Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız Sevgili Laflaycaz dinleyicileri Umulmadık bir ziyaretle Ve e, misafirimiz bir epey peşinde koştuk diyeceğim. Çünkü kendisi çok yoğundu. Bir takım en sonunda konuşacağımız konular üzerinde yoğundu. Kalktık Etil'e geldik. Her zaman biz misafir ediyoruz. Bu sefer biz misafir olduk Atilla ile geldik. Atilla nereye geldik? Ee, sevgili Nasu Maruki'ye geldik. Ee, biz kendisini ağırlamak istiyorduk ama bizim stüdyolarda. Ee, ama iyi ki sevgili Nasu bizi çağırmış çünkü muhteşem bir yerdeyiz. Bir müzeye geldik. Bir müzedeyiz. Beynimiz uçtu. Fotoğraflardan bir tanesinde görme şansınız olacak zorunda. <gülüyor> hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim buraya kadar zahmet ettiğiniz için. Gerçekten. Çok çok teşekkür evet. ederiz valla davet için. Çok iyi çok oldu. Çok keyifli bir program olacak bu akşam. Valla burası bir müze zaten. Böyle bir yandan konuşuyorum bir yandan etrafa bakınmaktan <gülüyor> şey ettim. Evet Şimdi... sesler böyle bir sağ sol olabilir. Çünkü kafalar sürekli oynuyor Ahmet'in söylediği gibi. Evet. Ee, nasıl yapalım Ahmet? Her zaman yaptığımız Tabii, gibi herhalde bir, bir konumuzun eğitimiyle başlayalım. Tamam. Bir eğitimden girelim. Evet. Nasıl? İstediğin sonra... yerden girebilirsin. Anaokulu, <gülüyor> lise... Valla ben ilk orta lise hepsini Şişteraki'de okudum. Ee, Şişlerki dom... o zaman neredeydi? Şey dedi. İlk okul akatlarda okudum, Akatlar. orta lisenin Nişantaşı'nda Nişanta. okudum. Ben tersini. Ben Sizin... de Şişlerki'yi. Yani ters... ben nişan taşında başladım ama ilk okudum Terakki'de sadece. Ha, tamam, ok. Ee, tabii çok iyi bir okuldu neticede. Ee, Bizi de çok güzel Atatürkçü yetiştirmişler. Ondan da çok müteşekkirim kendilerine. Bugünkü Türkiye'nin bu garip halinde. En azından neyi nasıl yorumlamamız gerektiğini zamanında e, işin özünü, kökünü, değerler kültürünü doğru öğretmişler bize. E, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum ondan sonra da. E, bir de Milli Güvenlik Akademisi'ni bitirdim 2003-2004'te. Dolayısıyla eğitim hayatım... E, nasıl şeyden sonra, şiştirak giden sonra Bilkent'e isteyerek mi, seçerek mi yani e, işletme? Önce ekonomi diye girdim sonra işletmeye geçtim. Hı hı. Bilkent Üniversitesi'nde. Ondan da inanılmaz memnunum. Yani Bilkent Üniversitesi gerçekten benim hayatıma inanılmaz çok, çok şey, şey kattı. Şişterki Lisesi de aynı şekilde. Yani ondan da memnunum ayrı. Ama Bilkent olayı değiştirdi. Çünkü Ankara o dönemlerde yani ben 87 girişliyim. Ankara çok eğitimli. işte Memur kenti, öğrenci kenti, asker kenti çok disiplinli, çok kurallı ben ilk gittiğimde çok etkilenmiştim, şaşırmıştım da. Yani insanlar kurallara gayet saygı duyuyorlar. Kırmızı ışıkta herkes duruyor bir kere. <gülüyor> yani o dönemde. Hep <gülüyor> ee, Türkiye gibi değil. Ee, yani İstanbul'un <gülüyor> keşi gibi değildi gerçekten. Ee, bir de Ankara'da tabii e, 20 yaşında ben Bilkent Üniversitesi'nde dağcılığa başladım. Aynı dönemde Mağara Araştırma Derneği mağaracılar, 36 topluluğuyla aleti dalışa, Boğaziçi Parapanik kulübüyle ile Yamaç Parayışı'na başladım ve çok çok yoğun bir ...dağ ve doğa sporları hayatım oldu. O ya bu zaten böyle üniversitede aldı götürdü. Üniversitede bak. aldı götürdü ve hakikaten içimdeki cevherleri keşfetme fırsatı buldum. Ve yolumu da ona göre çizdim. Ben lisede okurken babam her tabii sorumlu ebeveyn gibi benim geleceğimi düşünüyor. Bir kariyer planı düşünüyor benim için. Ve bir kargo şirketi kurdu. Babam sanayiciydi aslında. Hı hı. Eskiden araba çitası fabrikası vardı... O zamanlar paslanmaz çelikten de araba çıt ama sonradan bu kompozit malzemelere geçince o iş öldü. Ee, sonradan da işte kendini emekli etmişti ama e, ben lisedeyken bir uluslararası nakliye şirketi kargo şirketi kurdu kargo diye. Hatta ben de IATA'nın bu Uluslararası Hava Taşımacılık Birliği'nin hmm. e, işte yok tehlikeli maddeler, ajente, kargo, temel satış falan gibi kurslarına da gittim. Yani ben üniversiteye <gülüyor> girdiğimde kargocu olacağım diye girdim yani işletmeye gittim. yani kariyer. Mi? Geleceğim evet kariyer belliydi yani hem de çok da iyi bir kariyer çünkü. İşte ...87'den bahsediyoruz... ...85-86 o yılda... dünya tamamıyla taşıma üzerinde... Aynen. ...tabii tabii şimdi, de, şimdi geriye dönüp bir dö ...dönük bir dünya... ...gerçekten çok akıllı ve çok doğru bir yatırım yapmış... ...fakat ben işte üniversitede... ...bu 20 yaşında dağcılıkla tanışınca... ...bir kere çok inanılmaz keyif aldım... ...bana çok iyi geldi... ...çünkü ben işte çocukluğumdan itibaren... ...bu gördüğünüz bahçeli büyük evde yaşıyorum... E, ...doğduğumda babamın köpeği vardı... ...hep doğayla hayvanlarla iç içe bir hayat yaşadım... ...şu anda bile tavuğumuz, tavşanımız, hmm. kirpimiz... Ne bileyim işte Her kaplumbağamız, şey su kaplumbağamız falan bir dünya hayvan var. Ee, ben bahçeyi gezdim. Geldim <gülüyor> bahçe bir Bahçe şahane bahçe şahane. Nasıl uzatma kablosu alarken <gülüyor> evde bize. <gülüyor> <gülüyor> Doğada spor fikriyle ilk defa 20 yaşında üniversitede tanıştım. Ve denedim adımı yazdırdım ilk toplantıda bir işte darcı kulübü kuruluyor diye bir ilan astılar. Ben de çocukluğumla eğitimden çok ilgili olduğum için hayvanlar ve doğayla doğada spora ilgimi çekti. Adımı yazdırdım. İlk toplantıya katıldım. Çok güzel bir fotoğraf gösterisi yaptılar. Hmm. Rahmetli Recep Çatak. O zamanlar hmm. Türkiye'nin en iyi dağcılarından biriydi. Anadolu Dağcılar Birliği'nden eğitmen. E, okulda da bir yarı zamanlı öğretim görevlisi var Erten Ercan diye. Bu iki kafadar Bilkent'teki genç potansiyelin içindeki dağcılığı, potansiyeli potansiyelini genç içindeki ortaya çıkartmak için bir kulüp kuralım bakalım diyorlar. Bakalım ne olacak ee, ben de Bilkent Üniversitesi Dağcı Kulübü olarak kurulan... ...sonradan ben adını değiştirdim. Do, dost yaptım. sporları topluluğu yaptım. Ee, bir sene sonra başkanı oldum. Başladığım kulübün. Mezun olana kadar da başkanlığını sürdürdüm. Ben de Bilkent Dost'tan çıktım. Everest'e çıkan ikinci Türk ve tama, tamamlayan ilk Türk... ...Tunç Fındık da Bilkent doğa, sporları topluluğundan çıktı. Dolayısıyla çok iyi bir karar vermişler yani. Çocuklar yani şimdi dinleyicilere söyleyelim. <gülüyor> bir, hani, daha çıktık falan hani... Ulu <gülüyor> daha teleferikte çıkmıyorsunuz. Bahsettiğimiz dağa çıktık meselesi... çok böyle Tabii bunu konuyu sonra gireceğiz ama yani hani çıktık falan dediği be 8850 metre. Bir de o günlerde de. Yani ...Tabii. tabi o günün Türkiye'sinde Kesin. 8 binlik dağları hedefleyen dağcı yoktu. Ben de önce 8 binlik dağları hedefleyen dağcı yoktu. Şimdi elbiselere baktım burada müzede elbiseler var. Sonra konuşuruz bundan ama yani <gülüyor> bu elbiseyle bugün <gülüyor> sokakta donarsın ya. <gülüyor> ya bu bunu tabi e, bu Karl Lagerfeld'in aldığım dönemde bir İspanyol bir dağcıdan satın aldım bunu. Bu Tiyan Shan dağlarında. İkinciye İkinci İkinci satın hmm. aldım. Şu, o dönemler yok böyle bir şey. Tabii, malzeme de yok. Malzeme yok yani. E, bunu kullandım sonra bundan sonra birkaç tane daha kastü elbise eskittim hmm en önemli konu tabi kastüye elbise. Çünkü anormal soğuk. O soğuğa sadece bununla dayanabiliyorsun. Evet. Şimdi tabi çok daha ileri teknolojiler var. Hatta böyle bir küçük parantez açayım kastüye elbiseden. K2 dağıtırmanışım sırasında 0 k tabii dünyanın en zor en tehlikeli dağlarından biri ya. Çok ciddi alıyorum. Çok önemsiyorum. Çok özel bir şey. Hayatımdaki en büyük hedef belki de. Ona giderken böyle sıfır gittim. Yepyeni bir North Face kastüye elbise satın aldım. Bu <gülüyor> Diyamir diye bir İspanyol markası. O dönemler North Face'e erişim imkanım yoktu. Ee, en, en iyisi son nokta. Dünyanın en iyi kastü elbisesi. Eldivenler satın aldım. Fakat kaki tırmanışı sırasında aklimatizasyon tırmanışları sürecinde 3. kampa kadar çıkmıştık. 3. kampımızı kurduk. Hatta o sezon 3. kampa ilk elinde en dağcı benim. E, kur, koyduk malzemelerimizi. işte uyku tulumuzu. Castro elbisemizi filan tırmanış sırasında kullanacağım çünkü onu Zirve tabınında kullanacağım ama orada lazım o hı hı. aşırı soğuk aşırı efor gerektiren bir etap çok, çok da teknik ve e, kurduk çadırı buz vidasıyla sabitledim duvara sabitledim dibe sabitledim ya yani çok zımba gibi de sabitledim çadırı, çadırı. <gülüyor> çünkü kaykın hava koşulları anormal sert ve çok değişken indik aşağıya ana kampa işte dinleneceğiz sonra asıl zirve tabına gideceğiz e, bir takım bir şeylerden sonra aslında hadi onu da özetle geçeyim. Normalde yüksek irtifa tırmanışı şöyle yapılır bu iş. Zirveye ulaşma en yüksek şansı olan ekip, en güçlü ekip ilk gider. İlk giden ekip en güçlü ekiptir. İkinci ekip bir, bir, bir, işte B ekibi olarak gider. Üçüncü öyle gider ve bunlar böyle belli bir ritim içinde giderler. Çünkü en üst kampta çok az sayıda yer var. Yani çok az çadır kurabiliyorsun. Zirveden önceki son kampta, dördüncü kampta. Oraya da sonuçta ...bir ekip zirveden dönerken... ...onlar ertesi sabah orayı terk ederken... ...yine ekip gelir. Çünkü bu hava penceresi değil de... ...3-5 gün, bir hafta 10 gün maksimum yani... ...iyi hava yakalayabileceğim bir zaman. Dolayısıyla çok iyi bir planlamayla... ...yapman lazım. Neyse ben bizim... ...K2 ekibinin, bizim... k tırmanış ekibinin ki hepimiz... ...profesyoneliz. Şerpa yok. Oksijen yok. Kullanmıyoruz şerpa ve oksijen. İlk ekipte ben çıktım. 3 kişi güçlü bir ekibiz. Geldik bu tam çadırları... Ay gene bir şey atladım bir dakika bir, bir başa almam lazım çünkü <gülüyor> bu ikinci kez ekip değiştirdiğim zaman <gülüyor> ilk ekipte bizim e, bir neredeydi bakayım bir Kanadalı bir e, Amerikalı bir, bir de ben üç kişi e, ikinci kampa geldik ertesi gün üçüncü kampa çıkacağız oradan dördü gideceğiz ve dörtten de zirve onun zirve etabındayız yani e, bir belli bir süresi var onun. Birkaç gün bekledik kamp yerin şeyde. E... Üçte. İkiden üçe i̇ki çıkarttık. Iki de ikinci <gülüyor> kamptayız. Hava bir türlü düzelmedi. Birkaç gün çok kötü hava yaptı. Ve artık biz de hadi orada çadırın içinde çıkamıyoruz dışarıya yani. Bekliyoruz. Bir de oradaki yiyeceği tüketiyoruz sürekli. Oraya zaten binbir güçlükle taşınmışız bir taşınmış. oraya. E boşuna beklediğinde boşuna tüketiyorsun yani onu. Yakıtı tüketiyorsun. Dedik ineceğiz hava düzelmiyor bir türlü. İndik. Ertesi sabah hava açtı. açtı. Ertesi sabah. Bak ikinci kamptan geri indik. Ay, ay, ay. Bu sefer tabii ikinci ekibe geçti Hı. deneme sırası. Ben ikinci ekiple bir daha gittim hiç dinlenmeden. Oo. Çünkü KHK'ye öyle çok istemiştim ki hatta hep söylerim o güne kadar, 32 yaşında ben çıktım KHK'ye hayatımda hiçbir şeyi o güne de KHK'ye tırmanmaktan daha fazla istemedim. Ve e, ikinci ekiple ben bir daha gittim. Bu sefer bir e, ...nerediydi o adam ya? 14-18 de tamamladı. Ivan Valeo diye. Ekvatorlu muydu? Kolombiyalı mıydı? Öyle bir ülkedendi. Ufak tefek ama... ...çok iyi bir dağcında. <gülüyor> bir de İtalyan bir çocuk vardı. O biraz... ...garip bir şeydi. Neyse... Üçümüz, ...üçüncü kampa geldik. Üçüncü kamp yok. Uçmuş. <gülüyor> Çadırlar <bitmiş>. uçmuş. İki <gülüyor> çadır kurduk. Buz vidası bile yerinden uçmuş. Yani... Vay, vay, vay. Uğraştık, kazdık, ettik. Yok çadırlar yok. yok. Kastüye elbise yok. Kastüye eldiven yok. yok. Uyku hiçbir şey yok. Ama yani... o bahsettiğini aldıkların yok. Evet. O. Aa. Yani yani en iyi kastüye elbisesini sırf bu iş için satın aldım. Ve gitti. Ve yok. Ve ben üçüncü kamptayım. Ertesi sabah dörde gideceğiz. Güzelim. Gecesine zirveye gideceğiz. Ben üçüncü kez ekip değiştirdim. Ve benim iki ekip arkadaşım onların da malzemeleri gitti. O Ivanla Fabrizio. Onlar geri dönmeye karar verdiler. Yapacak hiçbir şey yok ki. Malzeme yok sonuçta. Ne yapacak bilirsin? Ben de orada bir Brezilyalı ve iki İtalyandan oluşan bir ekip vardı. Aynı gün onlar da oraya geldiler. Ben dedim ki ya dedim ben eee de, devam etmek istiyorum. Yani dönmek istemiyorum. E, be, beni dedim hani ekibinizi alın. Zaten aşağıda da çok iyi davranam onlarla. Uh -huh. Ben yükünüzü taşıyayım. İşte yiyecek içecek ortak olalım dedim. Tamam diyor. Dedi, Okey gel no problem. O arada da tam o gün yani bizim 3. kampa geldiğimiz gün ee, ...oraya ama biz tırmanışa geldik. Oraya ilk defa gelen bir Koreli ekip vardı çadırlarını, malzemelerini bırakmaya. Onlar malzemeleri bıraktılar indiler. Girdim bunların çadırına. Ne bulabilirim diye bana bir malzeme lazım sonuçta. Ben devam edebilmek için malzeme lazım Doğru. yani. Bir tane kastüyü anarak buldum. Ee, aldım onu bir de uyduruk bir eldiven buldum. O da böyle kastüyü hesapta ama benimkiyle kıyas kabul etmez. yani. Aldım telsiyede haber verdim bunlara Kore ekibine. Dedim ki bakın hal böyleyken böyle. ...benim işte malzeme uçtu gitti. Ben de buradan dönmek istemiyorum. Sizin çadırdan bir anorak bir eldiven ödünç aldım. Dönerken bırakacağım tekrar. Zaten sizi et onları etkilemiyor. Çünkü onlar da yeni geldiler. 5 Üç gün sonra bakayım. geri gelecekler yani. Bir kas eldiven <gülüyor> bir anorak... ...iki don <gülüyor> ve bir çorap aldım diye devam ediyorsun. <gülüyor> ee, ve ben kas elbisesiz çıktım Kaki Dağı'na. Wow. Yani hayatımın en zor ve en tehlikeli tırmanışını... ...kas elbisem olmadan yaptım. Gore-Tex pantolonla yaptım. Yani... Öyle bir ee, hikayeydi oldu, Güzel. Ya bir dakika, tam eğitim dediklereye geldik. Şimdi <gülüyor> biz parçaya gidelim, Şimdi, sonra geri döneceğiz aa, Bir şey söyleyeceğim. Ee, bu müze gibi olan yer, dedenin yaptığı bir e, evin. Bunu bir sonradan büyüttük, garajı büyüttük. büyüttük. Ha, garajı büyüttük. Hı -hı. Eskiden burada kümes falan vardı, Tabii bu kadar büyük garaj yoktu. Bu da arabalık garaj var. Kümesler ee, hala duruyor. Buraya. Çok güzel. O, Onları başka tarafa taşıdık. Hı hı. Eskiden tabii böyle değildi. Yani duvar yoktu zaten. Tel vardı, açık araziydi bütün buralar benim çocukluğumda. Ee, ama sonradan tabii buralar geliştikçe, geliştikçe herkes kendi sınırı belirlemek zorunda, zorunda kaldı. Yani korumak zorunda kaldı onun de kendini. Bir de bizim yan taraf basket sahası. Haber oradan top kaçardı. E, top kaçınca zili çalıyorlar. İkide bir de top veriyorsun dışarı güzel. çocuklara. O yüzden çok yükselttik iyice orayı. <gülüyor> o tarafını. Neyse daha top kaçıyor. Güzel, güzel. Bir parça arası, arası verelim, bir parça arası verelim parça arası da hani bazı konuklar geliyor biz parça arası için susturmaya çalışıyorduk falan fakat sevgili nasıl bu da bırak susturmayı böyle ağzımızdan suda kalacak <gülüyor> Su, aynen, aynen, evet, evet. peki bir parça arasına hemen girelim Gidelim. ilk parçamız aa, bir piyanisten geliyor evet Artiha aradan gelecek Ar 1971'de 71 doğumlu yani. Evet evet genç bir evet, sanatçı. Evet ve aynı zamanda composer bir adam. Müthiş. Ee, albümde e, 2023'te Atilla seçtiğim parçaların tamamı 2023. Evet, yeni parçalar. Ya tesadüfen evet. mi diye baktım herhalde diye bilerek. Evet, yeni şeylerden çıktı. seçelim evet. dedik evet. Ee, albüm Echo Canyon albümünden geliyor. Nedir gelecek? Spider's parça? Dance diyeceğiz parçadan sonra kaldığımız yerden, kaldığımız devam. yerden devam edeceğiz. Ama kadehlerde kırmızı var. Evet, acayip akşam... güzel hikayeler var. Şahane Vallahi... hikayeler, evet. Sihatenize iyi ki evet. getirmiştiniz, eli boş gelmemişsiniz. Evet. Sağlık olsun. Evet, evet, beraber. Hadi parça daha sonra birlikteyiz. Art, Hirahara. Spider's Dance. Sevgili lafliyacağız dinleyicilerim kaldığımız yerden devam ediyoruz çok keyifli bir sohbet çok keyifli bir program olacak bu akşam garantisini şimdiden veriyoruz ilk sorunun sonunda belli oldu bu nerede kaldığımızı hatırlamıyorum baba. <gülüyor> sevgili nasım maruki bu akşamki konumuz şimdi başta da söylediğimiz gibi ahmetin de söylediği gibi çok keyifli bir yerde kayıt yapıyoruz etilerde bir vaha gibi bir yerin içinde bir bir müze. Bu herhalde nasıl bunu sen organize ettin, sen geliştirdin. E tabii şimdi e içerik zaten senden o belli de. Tabii tabii tabii ya yani burada burada gördüğünüz her şey ya bana hediye edilen ya da benim bizzat kullandığım malzemeler. E, 700 küsur plaketim var. İşte adım geçen bütün gazeteler, dergiler, kitaplar, e, seminer afişlerim, posterler falan gibi bulabildiğim kadar tabii. Kaçırdıklarım var ama çok yoktur. Yani, çok süper süper. E, çok yoktur. Çok. Peki Onu... buraya yani burası nasıl oluştu? Ya burası yani bizim garajın değil üstü. Bütün bu de ev burası. nasıl oluştu ha, yani? Ev. Evin Daha hikayesi şöyle. 60 küsur yıl dedin çünkü. Tabii tabii. Benim büyük babam Garanti Bankası'nın kurucularından biri. Ee, garanti inşaatı kuruyorlar. Aynı zamanda büyük babam Cumhuriyet'in ilk, hem ilk bankacılarından hem ilk inşaat mühendislerinden. Hmm. Ee, Macaristan'da okumuş. Macaristan çok ileri o zamanlar hmm. inşaat mühendisliğinde. Ve bu evi bizzat kendi yapmış. Bizim bir, kocaman yani hakikaten bir evde yaşıyoruz. E, garanti mahallesini kurarken bu garanti inşaat büyük babam da onun müdürü e, bin konutluk bir altyapı kuruyorlar buraya i̇şte 1950'lerde Levent oluşuyor. Levent'ten itilere doğru, doğru itilere doğru geliyor. geliyor. İşte 60'ların başında e, bu coğrafya bu garanti mahallesi ...bölgesi oluşuyor. 60'ların sonunda uçak savar kuruluyor. Ve buradan aşağıya doğru, denize doğru... doğru ...şehir genişliyor neticede yani. köyden buraya doğru geliyor böyle. Devam ediyor yani yoluna. İşte 60'ların başı da... ...bu mahallenin kurulduğu. Babam da buraya yaparken kendi de bu evi yapıyor işte o yüzden de ben de doğduğumdan itibaren hem geniş alanlarda, bahçeli büyük bir evde, geniş bir evde yaşama fırsatı buldum. Bu tabii çok hakikaten insanın ruhunu da genişleten bir şey. Yani o özgürlük duygum büyük ihtimalle biraz ondan da kaynaklanıyor. Yani Hep açık alan insanıyım yani. Hep üstüm açık olsun istiyorum. O yüzden mesela ben bu işte dağcılık ve doğa sporları uğraştığım dönemde 24 yaşında ilk yüksek irtifa tırmanışımı yaptım. Tanrı Dağı'yla. ile. 32 yaşında da çıktım. 8 yıl 8 içinde yani. yüksek irtifa kafaya taktım ve 8 yıl içinde bu işin en son noktası kabul edilecek, edilebilecek daha şerpasız ve oksijen desteksi olarak çıktım ve dünyada hem Everest hem KKK 70. dağcı oldum geriye döndüm bir ara hesap yaptım o bir e, de sanki yazmışlar böyle şeylerde <gülüyor> yazılarda şöyle bir şey var hani ilk Müslüman <gülüyor> dağcı e, Everest'te yani Müslüman yürüyorsa e, dağcı Müslüman veya Hristiyan olması çok önemli hiç önemi yok benim e, için şöyle bir önemi var bak orada ne şunu de? söylemem lazım ben Everest'e tırmanan ilk Türk dağcıyım. Hı hı. Ama aynı zamanda dünyadaki ilk Müslüman dağcıyım da. Bunun şöyle bir önemi var. Dünyada bugün e, Müslüman insan sayısı o, yani o gün bir buçuk milyar falandı. E, bugün biraz daha fazla. E, yani Türk sayısı yani Türk, Türkiye Cumhuriyeti Türk'ü sayısı hı hı. diye baktığında işte ne bileyim 80 milyonuz. O günde atıyorum 60, 60 milyon. milyon ya yani 60 milyon içinde ilk olmakla ...bir evet. buçuk milyar içinde, içinde ilk olmanın ...bayağı fark, fark var. var ve dünyada dağcılık literatür de bu konuyu öyle... ...algıladı zaten. Hmm. Ben farkında değildim... ...Everest'e çıktığımda ilk Müslüman dağcı olduğumun. Çünkü İran ve Pakistan bizden çok daha ileridir. İran da neredeyse milispor gibidir. Pakistan'da dört tane sekizinden... ...yüksek dağ var. <gülüyor> Biri K2. Ya doğru. Yani, doğru. doğru. Yani çok zor dağlar var Pakistan'da. Tabii, ve adamlar K2'ye... ...çıkmışlar. Doğru. Everest'i denedikleri halde... ...Everest'e çıkan ilk Türk dağcı... ...ben yani, oldum. Ilk, i̇lk Müslüman dağcı pardon... İkinci İran ben 95'te çıktım. İran 98'de çıktı. Pakistan 2000'de çıktı. İlk Arap 2003'te çıktı Everest'te. 2003. O yüzden önemli ilk Müslüman olması Türk'ün. Doğru doğru. Diye. O bir anlamı varmış. Müze Müzeye müşteri geldi. Evet Mine'ne sağ, Mine, Mine, sağ, olsun, olsun. Olsun, evet, sağ olsun. olsun. Siz eli boş gelmeyince o da tabii eli boş ge gelemedi <gülüyor> sağ gitti. Sağ Peynir filan. Evet, evet, süper. Hiç evet. süper. Süper. İşte, işte, tabağı bence gerek olmadan hallederiz onu. Hallederiz hallederiz. Işte, Çat çatallar aynen. yeter. Aynen. Şimdi peki bir şey soracağım. Başta da eğitim kısmında da söyledin. 20 yaşı 20 yaş ha, geç bu, değil mi bu iş şey? için? Tamamlayayım mı? Tamam. tamam. Sürece unuttum ben. Kalıyor musun? Gidiyormuş. Tamam bizimle tamam. bizeyiz. Şu şeyi unuttumu hani zaman konusunu. Dedim ya 24-32 yaşım. 8 <gülüyor> sene. Geriye döndüm. Ben ne kadar zamanımı dağlarda geçirdim bu 8 yıl için? Dedi. Hesap yaptım. Çünkü her eksperisyonun süresi bellişti. Ne bileyim, Mart sonunda gidiyorsun, Haziran evet, ortasına evet. giriyorsun falan gibi. Ne çıktı biliyor musun? 8 yıllık hayatımın tam 2 yılını, en az 2x365 gününü bir uyku tolumunun içinde, bir çadırda, bazen Kar yani. Mars'a geçirmişim. 1 yılını, enteresim. en az 365 gününü 4000 metre irtifanın üzerinde geçirmişim. Yani size... Ee, Yoğunluk yani, şey buradan anlaşılıyor. Yani. Malcolm Gladwell'in diye bir evet, evet. kitabı var. Çizginin dışındakiler diye. <gülüyor> Ve orada şunu söylüyor çok özetle. Herhangi bir işte, herhangi bir konuda dünya çapında performans gösterebilmek için en saat. az 10 bin saat üzerinde evet. pratik yapman lazım. Bu da aşağı yukarı 10 yıla tekabül ediyor. Ben 8 yılda 15-16 bin saat dağcılık pratiği yaptım. yaptım. 10 yani yılda 10 bin saat ya, 8 evet, yılda 16 bin saat pratik İyice yaptım. İyice kompres ve onu evet. böyle O sayede işte, buralara geldim zaten. Ya, tabii, Çünkü tabii, çok sevdim, anlatamayacağım Aynen. kadar çok sevdim Aynen. yani. Ya, i̇şte tam da işlerden, onu soruyordum evet. Yani, yani hiçbir tanesi tesadüfen Olmaz oluyor. Tabii, abi, abi. Bir Olmaz şey yok. Oluyor abi. Abi. tabii. Bütün yok, tesadüfen tesadüfen yani. oluyor abi. Tesadüfen olmuyor. Bunu kafaya koyuyorsun, peşinde koşuyorsun, seviyorsun, bunu ne bununla kalkıyorsun. Dağcılıkla tanışmam tesadüfen oldu. Anladım. Panolarda bir el ilanı gördüm, dağcı kulübü kuruluyor. Okey, hadi ben de adım yazayım dedim. İlk toplantıya katıldım. Bir sene sonra da kulübün başkanı, başkanı oldum, adını değiştirdim. Hatta 22 yaşında Türkiye'nin ilk Doğa Sporları dergisini çıkarttım, Dost adıyla. Dost. Ay harika, Süper. E, yani Türkiye'de Dağcık dergisi, Marıcık dergisi falan vardı. Vardı da. Ama yani. Doğa Sporları'nı bir bütün olarak kapsayan dergi yoktu Türkiye'de. Bir üniversite kulübü dergisi olmakla birlikte. Hı. İlk Hı. Dergiydi çok yani. çok kıymetli, çok kıymetli. Peki şimdi şunu soracağım. Ya şu aileden girdik, nereye geldik? Evet. Yine? Dur, ben bir soru soracağım. Sonra aileye abi. geleceğiz, aileye geleceğiz çünkü bu da eğitimle ilgili. Şimdi 20 yaş geç değil mi bu işler için? Değil. Neden? Yani ne? 20 yaşında farkındalığa varmak geç değil mi? Değil. Neden? Çünkü dağcılık ve diğer doğa sporları birinci kural. Riskli ve tehlikeli sporlar. Hmm. Riskli hmm. ve tehlikeli işlerle uğraşabilmek için birazcık sağduyu lazım. Hmm. Akıl lazım, mantık lazım, düşünmek lazım, frontal lob lazım, muhakeme yeteneği lazım. Ee, bu da genç bireylerde daha, daha az. Bir de gençler Doğru. biliyorsun çok atılgandır. Yani hızlı bir mo motosiklet bir şey. araba verirsen altına kaza yapar. Yapabilir yani. O, o, hızlı arabalar ancak kontrolü insanlar sağlıklı kullanabilir. O da bir yaş olgunluğu istiyor. Yüksek irtifa dağcığı da riskli ve tehlikeli bir spor olduğu için... ...o riskleri doğru yönetebilmek, doğru inisiyatif alabilmek... ...kritik süreçlerde doğru karar verebilmek acayip önemli bir şey. Bir de şöyle bir konu daha var. yaş olarak bir olgunluğa gelmiş olmak Evet, değildir. evet. Bir de yüksek irtifa fizyolojisi tabii düşük hava basınışlı ve düşük oksijenli bir ortam. Yani kalp akciğer sistemine ve metabolizmana çok büyük baskı uygulayan bir ortam. Ve kalp akciğer sistemi insan anatomisinde... 30 yaşına kadar gelişiyor. Hmm. Dolayısıyla genç bireylerden yüksek irtifadaki toleransı daha düşük. Ben çok erken yaşlarda bu işleri yaptım. O da aslında bir enteresan. Yani biraz daha yaşı ileri... ...çünkü hem o uzun soluklu sese dayanabilmen lazım. Çünkü e, ala dağlara çıkmak gibi değil. İki ay dağdasın. <gülüyor> yani iki ay o psikolojinin sağlam olarak dayanması lazım o şartlara. Yani zevk alman lazım o işten en tabii, önce. Tabii. Bir de kafa olarak da kendini oraya gerçekten odaklayabilmen lazım. Genç bireylerde bu nispeten daha zor erişilebilir bir şey. Özellikle uzun soluklu streslerde. Odaklanmada zor oluyor. Genelde iyi yüksek ihtiva dağcıları belli bir yaşın üzerindeki insan insanlardır. Evet. Aynı ya evet. daha şimdi dönebiliriz evet. aile. Bu aile mev aile mevzunu sorduk en son. Yani baba, büyük baba, şimdi, dede falan böyle. Bizim bir... çünkü sen ...çok eski İstanbul'luysuz evet, diye biliyorsunuz. Evet, yani 200 küsur yıldır İstanbul'uyuz. 60 küsur yıldır Beşiktaşlıyız. Ee, yani benim ailem tabii... ...Kaptan Derya Ali Paşa var ya... ...Nasuzade şehit Kaptan Derya Ali Paşa. 2. Mahmut'un Kaptan Deryası. 2. Mahmut ilerici bir padişah. Ve e, Ali Paşa da... ...çok iyi bir e, Deniz Kuvvetleri Komutanı. Ondan önce Tershane Komutanı. Ve çok parlak bir kariyeri var. Hatta biz bilmiyorduk... E, ...bir tarih profesörü, Profesör Doktor... E, ...Zekeriya Kurşun nasıl nasılsa Ali Paşa diye e, mahir bir denizci diye bir kitap yazdı. Hmm. De, telefon etti bana bir gün işte e, Zekeriya Hoca dedi ben dedi böyle böyle bir kitap yazdım. Nasıl yani? Gerçek, gerçekten mi <gülüyor> filan diye ben ne diyeceğimi bilemedim yani. yani. E, babam bir 20 yıl 30 yıl önce filan eee Zekeriya Hoca ile çalışmış. Bizim eve davet etmiş. Evdeki bütün aileden kalan Osmanlıca belgeleri çevirtirmiş falan. Ciddi bir arşiv var bizde, hmm. çevir arşiv var elimizde. Ve e, Zekeray Kurşun da e, bu işten etkilenmiş ve hatta şey demiş önce, şu Mahrukuzade Eşref Bey, Büyük Babam onun kitabını yapmak lazım demiş. E, henüz işte onu yaparken yap, yap, yani asistanlarına falan yaptırmaya çalışıyor. Evet, şey, şey onun yerine bunu yapmış kendisi. E, bu Mahrukuzade evet. aman e, Kaptan Deraylıpaşa'nın evet. kitabını hazırlamış. Bizim, bizden de, bizim arşivden de faydalanmış ama asıl Osmanlı arşivlerini araştırmış yok. bizim hiç bilmediğimiz neler öğrendikmiş <gülüyor> mesela bir e, Osmanlı Rus Savaşı var böyle altı sene sürüyor e, ve o savaşı aslında yenişemiyoruz Bükreş Antlaşması ile sonuçlanıyor biraz Osmanlı aleyhine oluyor ama Karadeniz'e zafer kazanıyoruz Karadeniz'deki kaz zaferi kazanan benim büyük baba hiç bilmiyorduk bunu. Hiç. Kayıtlardan çıktı. Osmanlı'nın en büyük kalyonun komutanı. Kaptan derhal Ali Paşa ve kitaptan öğrendim ben de bunları. Sonuçta aile bir e, şehit oluyor tabii maalesef Ali Paşa 1822'de sakız isyanını bastırıyor. Bastırdıktan sonra maalesef e, Rum isyancılar küçük bir grup intikam almak için. Hani olay kaybediliyor artık isyan başarısızlığa vuruyor. Ama intikam almak için Osmanlı'nın sancak gemisini, amiral gemisini... Rum ateşiyle bu ateş kayıklarıyla hani siyah yelkenli hmm. siyah sandal içi barut patlayıcı, patlayıcı malzeme dolu gece Çövüyorlar. donanma içine sızıyorlar amiral gemisi yanında patlatıyorlar kaçıyorlar. Benim büyük baba da gemiyi kurtarmaya çalışırken Çoşken. bir şekilde şehit düşüyor işte orada. E, düşmesi aslında daha sonraki süreçlerde yapacağı çok şey var çünkü bu 1800'lerin başın 1820'lerde e, Rumlar e, aslında Osmanlı'nın içindeki 30 tebaadan biri. Bir imparatorlukta olay şöyle bakıyor, ya bu bir iç mesele diyor, bunu hallederiz diyor. Halbuki iç mesele değil. değil. Emperyalizm destekli bir iskâ, iş, şey bu, isyan bu. İsyan bu. Arkasında bu. İngilizler var, evet. Avrupa var, Batı medeniyeti var ve destekliler. Her şekilde destekliler. Bu bak bu film o günden bugüne hiç değişmedi. Her Aynı şeyin öyle. arkasında. Hep, yani İngilizler Değişim var. Niye de İngilizler diyorsun? var. Hep öyle. <gülüyor> Derler ya güneşin batmadı evet. <gülüyor> İmparator, i̇mparatorluk, imparatorluk diye. Doğru. Hakikaten. Her türlü pisliğin arkasında İngilizler mutlaka vardır. Mutlaka. Osmanlı'nın bile tren yollarını, Yemen'e giden tren yollarını bir gecede Araplara para vermişler. O Araplar da öyle tabii. sahtekardı. Patlattırıyorlar, öldürüyorlar herkesi. Kopar. Bir, bir, bir altın para karşılığında evet, bütün evet, evet. tren yolunu sökmüşler. Böyle, dünya düzeni bu maalesef. Neyse Ali Paşa ölmesi aslında daha devlete çok büyük hizmetleri olacak bir komutan. komutan. Maalesef olamıyor. Onun oğlu Mehmet Ali Bey. Bizim aile de tabii... En önemli özellik ailedeki herkes çok iyi eğitimli. Biliyorsunuz bütün işi değiştiren eğitim. Yani <gülüyor> hele hani bir ustada sormuşlar gerçekten bilgili kültür, kültürlü görgülü olmak için bir kişinin kaç üniversite bitirmesi gerekir diye. Yani? Üç nesil dört nesil önce. da demiş ki üç üniversite. Tabii. birini sen bitireceksin, birini babam bitirecek, birini, birini, birini büyük babam bitirecek. bitirecek. Tabii. Şimdi Mehmet Ali Bey'in şey Ali Paşa'nın oğlu Mehmet Ali Bey benim büyük babamın büyük babası. Ee, evde bir tane bir alet var şöyle bir kutu içinde. Bir de şöyle bir berat var. Patent. 1850'lerde <gülüyor> bir patent almış adam. İcat ettiği bir böyle açı ölçer falan gibi bir şey bu. Patenti de evde, alet de evde. Yani, çok çok iyi çok, ya. yani 1850 işte, yani 170 yıllık falan bir şey bu böyle. İnanılmaz. Onun oğlu, <gülüyor> Mahrukizade Eşref Cafer Bey Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş. E, Mülke'yi bitirmiş, Sorba Üniversitesi'ni bitirmiş. Altı dil öğrenmiş. İşte kör şey e, dilsiz alfabesi filan biliyor. E, böyle, e, hatta böyle gazetecilik yapmış, şair filan böyle bir sürü şeyler yapmış. O zaman, hatta belediye başkanlığı bile yapmış. Öyle bir şey de var. Beyoğlu Belediyesi bilmem kaçıncı daire diye geçiyor. Bir onun başkanlığı bile yapmış. Yani. O zaman mesela sahte diploma falan yok. Değil mi tabii ki? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yahu, sahte diploma işini çok seviyorum. E, yani, kolaya bir, kaçıyorlar. Bir, bir, bir buçuk porsiyon yemek bile bir tek dünyada Türkiye'de var. Emekten çala çala bir buçuk küçülünce Türkler bir buçu icat etmişler ama sahte diplomayı dünyada kimse <gülüyor> etmiyor yok etmiyor. Kimsenin aklına kimse... gelmemiş. Valla öyle. Onun oğlu işte bahsettiğim büyük babam e, Garanti Bankası kurucularından İl cumhuriyetin ilk evet. Bankacıları, evet. ilk inşaat Mühendislerinden biri. İşte onun oğlu benim babam Robert Kolej mezunu. E, ondan sonra İksal Ticari Ali İliner Akademisi'ni bitirmiş. Sanayici olmuş. İşte araba çıtaları falan yapmış. İşte oradan da ben geldim. Bizden sonra da Barlas Bilge artık hani bir jenerasyonda Devam gidiyor yani. Devam etti. Süper. Bundan sonra Süper. sağlam. Bir sağlam. parça arası verelim, verelim hemen. Verelim. Tom e, Tom Bruketten evet. geliyor. Evet. evet. Albüm Light Gidiyoruz. and Wood, evet. Dark and... String albümü 2023 gene. Evet parçanın ismi parça bana bıraktığı farkındayım. Öztürk'e Amterwig Revisited diyeceğiz. Ee, i̇lginç bir parça, keyifli bir parça. Parçadan sonra kaldığımız Tom yerden Bu parçanın duysa kendi de anlamayacak. <gülüyor> evet aynen aynen. <gülüyor> ...sevgili laflayacağız dinleyicileri... ...bizim stüdyolar... ...yanında palavra kaldı artık... ...Levent stüdyosu yok... Ee, ...Maslak yok... maslak falan ...Etiler yok. var... Etiler ...Garanti var. <gülüyor> sonra garanti mahalle stüdyosu süper var... ...süper keyifli mekan... ...teşekkür ederim... ...şimdi ev sahiplerimiz de çok şahane olunca... ...Sevgili tabii... Nasuh Mahruki... ...biz misafir edemedik o bizi misafir ediyor... ...bardaklar, bardaklar kırmızı... ...inanılmaz bir... ...ev böreği geldi... ...su böreği lezzetinde... Ee, Mine'den. Mine'den, yani, yani. Mine'den geldi. Mine'den geldi ve sahip. sıcak. Yani bu böyle şimdi Şimdi bunları bir kenara koyuyoruz. Şimdi sayacağım ben eğer eğer aklımda tutabilen olursa helal olsun diyeceğim. Dağcılık, mağara, dalış, motor sporları, yelken, ralli, bisiklet. Bisiklet. Bunlar Yamaç, barıştı. <gülüyor> Yamaç barıştı. <evet>. Yamaç <gülüyor> barıştı. Peki. Bütün bunların hepsi Nasıl bir araya geliyor? Yani bunlara nasıl yetişir insan? Nasıl yetişir insan? Ne nasıl Vallahi yetişir? İşte o üniversite. Bunlardan bir tanesini yakalayalım ikinci bir şey olarak. Hani dağcılıkla tekrar geleceğiz gideceğiz ama mesela iki tanesi çok farklı. Bir tanesi de dalış. Hmm. O yukarıdan aşağıya, yani. <gülüyor> aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı. Ya aslında şöyle bir şey bu. İyi bir matematikçi. Eğer matematik değil de fizik okusa iyi bir fizikçi olurdu. İyi hmm. bir tarihçi... Tarih değil de coğraf yoksa iyi bir coğrafyacı olurdu. Ya bu bir yetenek meselesi. Bu yeteneği nereye kullandığın önemli olan. Önemli olan insanın aslında mümkün olan en erken yaşta. Kendisiyle ilgili farkındalığını hep geliştirmeye çalışması, kendini tanımaya çalışması, kendi yeteneklerini, avantajlarını, dezavantajlarını, kuvvetli taraflarını, zayıf taraflarını kavramaya çalışması ve yaşam içerisindeki yolunu, hedeflerini ona göre belirlemesi. En önemli konu bu. Benim aslında e, üniversitede kargocu olacağım diye liseden çıkıp üniversiteye girdiğimde ama üniversitede bu sporlarla tanışıp ondan sonra kendimi bu sporlar sayesinde daha yakından tanıma fırsatı bulduğum andan itibaren aslında benim geleceğimin, benim hayalimdeki hayatın, benim için olması gerekenin ...bir ofis işi, masa başı işi... ...zaten öyle olmadığını başından itibaren biliyordum ama... ...hani babam tabi böyle bu kadar güzel bir... E, ...girişim, yatırım yaptıktan sonra... ...her şeyi hazırlamış yani geleceksin başına oturacaksın... ...o kadar yani. Zaten o, yürüyen bir mekanizma var işletmeyi yani. İşletmeyi de Burada, okudun. İşletmeyi de okudun falan her şey tamam ya yani, cuk oturuyor... ...her şey yerine. Ama... ...ben üniversitedeyken... E, ...birkaç tane çok kritik karar aldım hayatımla alakalı. Bunun sebebi şu... ...bir, bir kere bu bahsettiğim sporlar... ...riskli ve tehlikeli sporlar ya... Hı hı. Bu tür sporları yapabilmek için konfor alın dışına çıkman lazım. Yani hmm. oturduğun yerden ayrılacaksın, güvenlik çemberinin dışına çıkacaksın, bir araca bineceksin, bir kanyona, bir mağaraya, bir tepeye, bir kıyıya, bir koya, bir şeye gideceksin. Ve burada bir aktivite yapacaksın ve bu yaptığın aktivitede etrafında elektrik yok, su yok, işte apartman yok, ev yok, kulübe yok, hiçbir şey yok yani çadırın var, uyku turban var, sen varsın, yaptığın iş teknik bir işse... İpin var teknik malzemem var işte karabinan ne bileyim çek için sikken takozun bilmem ne bir şeylerim var. Yok dalış yapıyorsan tüpün var işte oksijenin var işte emniyet gözlük kemerin. Gözlük var palet var bilmem ne Palet gözlük işte BCC filan bir sürü şey var. İşte tırmanıyorsan emniyet kemerin var işte burada ne bileyim işte bir sürü teknik malzeme ipin şuyun buyun var kazman var var oğlu var yani bir sürü malzeme var bu işin içinde. Ve bu aktiviteye bir çıkıyorsun diyelim ki bir tırmanışlasın. Beş günlük bir tırmanış bu. Yanında tabii ki en az yedi günlük yiyecek ve yakıt var. Çünkü iş aksayabilir, uzayabilir, mahsur kalabilirsin. Ve o kadar bir tane sırt çantası. Bak şu sırt çantası hayatında sahip olduğun her şey bu. Bunun içinde o, o bir hafta boyunca. Ne bir çadırım bir tane, uyku tulumu bir tane, çantam bir tane, kaşığın bir tane, bardağın bir tane, işte tenceren bir tane, ya ten ten yakıtın bir tane, ocağın bir tane. Bunların hiçbir yedeği yok. Dolayısıyla bir kere bunlara çok iyi bakman lazım. Nasıl bir parantez açacak şimdi? Aç abi. Arkadaşlarla <gülüyor> üç günlük bir yere gidiyoruz. Bir böyle deniz kenarında bir yere gidiyoruz. Eşleri üç bir bavull bavulla geliyor böyle. <gülüyor> tabii. Bir bavulla geliyor. Diyorum ki yani bunu üç gün içinde hepsinin bunun içindekilerini kullanmana ve giymene imkan ihtimal yok. O da biliyor. Şey o da biliyor. Ama ya gerekirse. Tabii tabii. Evet ya gerekirse. <gülüyor> evet. Şu... Ama. Burada gördüğünüz inanın şu anda tabii bunu e, radyo programında tarif edebilirim ancak böyle minik e, Ki bu büyük bir çanta. Şey oh, evet. yani bu, bu, uçağın bu, üstüne konulabilecek bir sırt çantası. 90-100 litre bir çanta bu yani. Expandable bir çanta ve bu çanta özel bir çanta. Benim bu Everest tırmanışım için üretildi. Ha. Ben bu çantayı Linosport ürettiği çanta. Yerli malı bu, Türk malı. Aa ne güzel. Ve bu çantayı Everest'te test ettim. Birkaç şeyin daha değiştirdik sonra 7'si verdi devam ettim Hı. ve bu gerçekten çok optimum iyi bir çanta bu. Ha. Ee, neyse bu şimdi Diyorum ya her şeyden bir tane var evet, evet. Ve Böyle bir ortamda Bir sürü sorun çıkıyor Beklediğin beklemediğin Hı. kriz çıkıyor Problem çıkıyor birisinin Bir psikolojisi bozuluyor bir şeyi kırıyorsun Mesela bir şeyi unutuyorsun ya da biri unutuyor Ekipten Hepsini çözüyorsun ama Bütün sorunları tek tek Tek tek çözüyorsun ya da Alternatif planlar geliştiriyorsun B, B planı uyguluyorsun ya da doğaçlama Bir yöntemle çözüm buluyor. Başka çaren yok ki. Tabii. Ya evet. geri döneceksin. Yoksa aşağı. Yani bütün işi bırakacaksın. Ya, olmadı pardon deyip geri döneceksin. Böyle bir şey de yok. Dü dünyanın parasını harcamışsın. Zamanını harcamışsın. Hı. Oraya kadar gelmişsin. Efor harcamışsın. Bir aksilik çıkıyor. E çözmek zorundasın. Yani problem çözmeyi öğreniyorsun. E, Akut'un bak Türkiye'nin ilk arama kurtarma takımı Akut'un gönüllü hem dağda, doğada, depremde de her yerde çalışacak ilk ekibinin dağcılar arasından çıkması tesadüf değil. Dağcıların Karakteriyle alakalı Kalır bir şey. Bir şey kesin. Niye başka bir grup insan yapmadı bunu Türkiye'de bugüne dek? Niye evet. dağcılar yaptı? Tabii. Tamamen dağcıların yaşam biçimiyle, doğayla kurdukları ilişkiyle, Şimdi, kritik süreçlerde karar verme becerileriyle, riski yönetme kabiliyetleriyle, evet. inisiyatif almalarıyla, liderlik becerileriyle. Yani tamamen dağcılık sporu bize kazandırdıklarıyla. Bir ben bir tek dağcılıkla da uğraşmadım. İşte ne bileyim motosiklete etti, macıcıkta gelkendi, dalıştı, yamaç bir bir sürü başka başka işlerle uğraştığım için yeteneklerimi çok geliştirme fırsatı buldum, içimi kendi içimdeki cevherleri çok daha yakından tanıma fırsatı buldum. O yüzden ben her girdiğim mücadelede baştan neyi yapıp ne yapamayacağımı bilerek girerim. Karar verimlerim vereceğim zaman gözüm kestiği taktirde ki benim gözümün kestiği şeyler işte Türkiye'nin 8 8.000 tırmanışı yapmak, motosikletle buradan çıkıp Katmandı'ya gitmek, ee, ne bileyim işte Erjestan'dan mesela... yamaç paşta uçmak Yok. gibi. Aaaa. Mesela şu bugün mesela oturup ya neydi bu motosikletti izlemek isteyenler de İZ İS programlarında var. ben görebilirler. Yani bu sayede aslında ben kendimi çok yakından tanıdım. Ve üniversitedeyken birkaç tane kritik karar aldım. Bunlardan bir tanesi 22 yaşında falan karar verdim büyük ihtimalle. E, Türkiye'nin ilk 8 bin tırmanışı yapan darcı olmaya karar verdim. Çünkü uğraşıyorum böyle mesela. Türkiye'de ilk defa bir e, 91 yılında 23 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi. İlk kez Türkiye'de bir e, kaya tırmanışı deneme yarışması düzenledi. İlk defa bir, bir yani yarışma biz, bizzat herkes geliyor. İşte birebir aynı ortamda kendi performansını ortaya koyuyor. Çok iddialı isimler geldi Türkiye'nin dört bir tarafından. Böyle yedi derece tırmanıyoruz bilmem ne falan. Herkes gelmedi ama bütün Türkiye'yi kapsayan değil ama deneme yarışıydı. Yine de çok önemli isimler vardı. Açık ara farkla ben kazandım yarışı. Hmm. Kupası burada bir yerde hmm. şurada. E, 20, yine 91-23 yaşındayım. Ercestan'dan yamaç projütüyle uçtum. Türkiye'nin ilk yüksek yamaç paraşütü uçuşunu yaptım. Bir İsviçreli ve Alman parapançıyla birlikte. Ki daha henüz orta uçuşlarım yaparken öyle bir şey yaptım. Dolayısıyla hani böyle gerçekten iyiyim yani bu konularda. Ve kendime bakıyorum önüme hiç yapılmamış bir şey yapmak istiyorum. Yani daha önce Türkiye'de kimsenin yapmadığı, denemediği, başaramadığı bir şey istiyorum. Ne olabilir bu? Sekizmenlik dağlar. Ben öyle bir şey o zaman düşünmedim. Için. Ha, ha. O zaman için öyle. Ama mesela şu an için mesela <Gülüyor> kimsenin yapmadığı bir şey yapmak bugün deseler bana ne yaparsın. E, i̇şin zor. Yapılmayan çok az şey var çünkü. Evet, ben mesela şu anda milli eğitimi değiştiririm. Aa keşke. Tabii o okay. keyza zaten. Böyle bir gücüm var. Siyaseti değiştirsen zaten yani. olay değişir yani. Hiç durma yani. Cennet yani, olur burası. Evet. Şimdi oraya bir dokundum tekrar nasıl dönelim. Böyle bir böyle içimden böyle geliyor tutuyorum kendimi mesela. Yani bak bir tane kararım dediğim gibi üniversite öğrencisiyken karar verdim. İlk 8 yıllık tırmanışı yap. İkinci kararım ee, karadan bir doğu yolculuğu yapmaktı. Çünkü hmm. böyle o içine girdiğim gruplar mağara araştırma derneği filan işte 36 oldu. Buna acayip entelektüel çocuklar sporculukları ...kişilikleri, bilimsellikleri... ...analitikleri falan inanılmaz. Aralarındaki uyum, takım çalışması... ...liderlik falan çok çok iyiydi. Çok etkilendim. Ve ben de böyle 20 yaşında taze palize... ...bir delikanlı, bir İstanbul'dan bir kente inmişim aşağıya. Bir anda bu grupların içine girdim. O da büyük bir şans. İnan evet. Hayatımı değiştiren olay. Evet, evet, Hayatımı evet. değiştiren olay. O yüzden ben Ankara'yı çok severim. Yani Ankara gerçekten benim içimdeki... ...o öz cevherin ne olduğunu fark ettiğini farklı, sağlayan... Fark ...asıl unsur oldu. Tutum. Bu insanlar, bu kulüpler, bu ekiplerle birlikte... Onlarla yaptığımız sohbetlerde, tabii bunlar şiirle, tiyatroyla, felsefeyle, edebiyatla falan da ilgileniyorlar. Yok öyle tipler yani bunlar. beslenmeden <gülüyor> bütün olur mu? Bütün tabii, öyle, yani. öyleler yani. Çok çok iyilerdi Ankara'daki o bu, bu gençler. Benden 3-4 yaş büyükler yani, o kadar en aramız. Ama çok iyilerdi. Bana da çok iyi geldi o kültür, o disiplin. O yaptığımız sohbetlerde, tabii böyle çok derinlemesine, felsefe konuşuyoruz. Orhan Hançerlioğlu'nun Düşünce Tarihi kitabını iki kere okudum. O kitap zaten beni başka bir adam yaptı. O kitabı okuduktan sonra hayatla, varoluşla, işte düşünceyle, felsefeyle, metafizikle neredeyse bir, bir yani bütün demeyeyim ama birçok sorunun cevabını buldum ve kendi duygularımı çok daha doğru bir yere getirdim. Ben üniversitedeyken çok metafizik de okudum. Madame Blavatsky'ler falan böyle hani guruciev'ler falan okudum yani. Çok ağır bunlar tabii şeyler. Ama insan böyle gençken biraz gizem, mistik, bilinmeyen ben keşfedebilir miyim falan da giriyor yolu. O yolun bir gideceği yer yok. Hı. O yol çünkü duygusal bir yol. E, fiziksel bir yol değil. Yani adına söyleyeyim? Bilimsel ispatlı bir yol değil. Hı. İşte rüyanda gördüğün, kalben hissettiğin... Hı. ...duygularına aydınlık, öyle gelen, aydınlandığın... Falan, ...falan gibi falan şeyler şey. bunlar. Hı. Çok sübjektif yani. Sana evet. göre öyle, bana göre, bana göre öyle. Ama gençken buna takılıyorsun. Kapı ben de kapıldım. Dünyayı da okudum. Ama Orhan Hançerli düşünce tarihini bir okudum... ...olay değişti. Olay farklı bir olay. Olay yani. bir anda... ...çok sağlıklı bir zemine oturdu. Ve bütün o kafamdaki soru işaretleri şunlar buna ortadan kalktı. Çünkü ta animizmden yani avcı toplayıcı zamanlarındaki duygu düşünce dünyamızdan alıyor. Bugünün modern felsefesine kadar getiriyor ve akış için adım adım ve kronolojik olarak anlatıyor. Yani bugünkü düşünce 100 yıl önceki ya da 500 yıl önceki bir başka filozofun ya da bir başka düşünün fikrinin üstüne inşa edilen bir düşünce. Bir burada doğrusal bir akış var. Yani insanlığın da bir eğitimi var burada. Onu anlayınca metafiziği tamamen çıkarttım hayatımdan. İnanılmaz özgürleştim. Çünkü o yorucu bir yerde. Hep böyle mi, şöyle mi diye hep bir şüphe ve algı ile zanla hareket ediyorsun. Ki İngilizcede birçok sevdiğim laf vardır. Assumptions are always dangerous diye. Yani zanlar her tehlikedir. zaman, zaman tehlikelidir kendi. Metafiziğe girince zanla gidiyorsun. Yes. Halbuki doğada, evrimde, fizikte öyle bir, öyle şey, bir yok. şey yok. yok Mekanik, yok. fizik, Çok matematik gerçekler yok. var yani. Neyse, ne? Ama senin algın açıkmış demek ki. İşte o ekipler sayesinde Kesinlikle. açıldı gerçekten dediğim gibi. E, i̇kinci kararımda işte yapmak istediğim işte o ekiplerle sohbet ederken... ...bu 1970'lerin hippie jenerasyonu, Avrupa'da <gülüyor> böyle hani... Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkıyor. Aslında önce Beat Kuşağı'ya da çıkıyor. Kaliforniya'da, San Francisco'da Beatnik diyorlar. Jack Kerouac, hani On The Road, Gary Snyder falan böyle. Çok acayip isimler bunlar. Bunların böyle çok e, insan ruhunu özgürleştirici ve kendini daha böyle bir dünyanın çocuğu falan gibi gördüğü bir kültürleri de var böyle. hani Ve onun devamı Hippiler 1970'lerde. Hani savaşma, seviş, çiçek çocukları, özgürlük, barış, kardeşlik falan tadında. Ve bunların hayatındaki en büyük emelleri de ...karadan bir doğu yolculuğu yapmak. Hmm. Hermann Hesse'nin bir kitabı var... E, ...Doğuya yolculuk diye. E, kitapta şöyle anlatıyor... bir ...kadim bir cemiyetin üyesi bu... ...adını söylemiyor ama bu kadim cemiyetin üyelerinin... ...hepsinin yaşamlarının bir döneminde... ...gerçekleştirmek istedikleri... ...bir özel e, hayalleri... ...görevleri, hedefleri var... Doğuya bir yolculuk yapacaklar çünkü ışık doğudan yükselir bilgi felsefe doğuda ya batı dünyasına göre de kısmen bazen dolayısıyla doğuya gitmek istiyorlar ama biri hayalindeki bir el yazması kitabın peşine gidiyor biri bir prensesin peşine gidiyor biri bir bilginin peşine biri bir hocanın peşine gidiyor ama yok öyle bir şey zaten de bunlar yolculuk için gidiyorlar zaten böyle bir şey bu hippilerin de öyle bir dünyası var. Avrupa'dan renkli minibüslerle çıkıyorlar yola. Bütün Avrupa'yı geçiyorlar. İstanbul'da Sultanahmet'e geliyorlar. Evet. Pudding Shop diye bir yer var İstanbul'da. Bütün gezginlerin uğrak yeri. Yani Katmandu'daki Tamel gibi, Hindistan'daki Parganj gibi filan böyle. Dünyanın özel gezginlerin buluştuğu yerler bunlar. Birbirine notlar bırakıyorlar. Diyor ki böyle bir tanesi işte şey İngiliz bir çocuk atıyorum kız arkadaşına ya da işte bilmem Fransız bir arkadaşına diyor ki e, yedi ay sonra işte Hindistan'da Puşkar festivalinde olacağım ben. E, orada görüşürüz diyor. Yedi ay sonra Hindistan'da <gülüyor> bilmem <iyi>. nerede. Ama <gülüyor> festival zaten tarihi belli. Zaten herkes oraya gidiyor o tarihte. Orada buluyorsun. Sokakta görüyorsun yani bir şekilde <gülüyor> yani <gülüyor> birbirini. Mesela biz, e, bir Nejeşen de Katmandu'ya bir yolcu daha gitti. Bu hızlı gazeteci çizen. <gülüyor> o, e, ben de işte o dönemde Katmandu'ya gittim. Yani 97 yılı. Hindistan'da Necdet'e sokakta denk geldik. Hani ben de biliyorum onu Hindistan'da. <gülüyor> o da biliyor benim. Sokakta denk geldik da. yani o kadar ya yani Hindistan'da. Yani. Dolayısıyla gezginler birbirini buluyor, buluyor yoldan. Buluyor, değil mi? Ve işte o İstanbul Katmanlı. Cebime de onu koydum. Dedim ki yani ben İstanbul'dan Katmanlı'ya da motosikletle yolculuk yapacağım. Ha motosiklet edemedim. Çünkü üniversitede motosiklet kullanmıyorum. Karadan yolculuk yapacağım. Ama tren, otobüs, araba, şu neyse yapacağım diye kafaya taktım bunu. Üniversiteyi bitirdikten birkaç sene sonra bir üçüncü hayal daha koydum kendime. O da hayatımın ne şekilde devam edeceğini ve evrileceğini öngördüğüm için. Çünkü yaşam biçimi seçtim. Riskli, tehlikeli, doğada, gezgin, orada burada her yerde bir hayat. E bu hayatta evliliğe pek yer yok yani erken yaşta. O yüzden dedim ki 40 yaşından sonra evleneceğim, yurt dışında evleneceğim <gülüyor> ve bu konuyu kapattım. Bütün kız arkadaşlarıma da söyledim bunu. Ben 40 yaşından sonra evleneceğim. ...gürt evleneceğim diye. Hani hiç kimsenin... ...benle bir evlilik beklentisi içinde ilişkiyle girmesini... ...istemediğim için de kırktan önce... ...bunu yaptım. Ve üç hayalimle... ...gerçekleştirdim. Benim kafam bu kadar... ...çalışmıyor. Tebrik <gülüyor> ya. ederim ya. Ben yani üniversiteyi... ...bitirdim evlendim falan. İşte onun için... ...dağcı olman lazım. Ya Yanlış yere böyle... çıkmışız biz. Yani riskli ve... ...tehlikeli süreçlerle bilinçli bir şekilde... ...hemhal olmak lazım. Evet. Şimdi riskli derken ya daha ciddi bir ilişki yani, yani doğal çıktı her şey riskli ya da bir araç kullandığın benim her şeyden ben fazla. Ben, <gülüyor> benim riskimi acaba risk. Ben benim, benim riskimi demedim, onun için demedim. <gülüyor> Nasıl çünkü benim riskim senden fazla. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra hemen evlendim. Çok daha riskli bir hayat yaşadım. Hiç <gülüyor> lazım değil abi. Hiç lazım, hiç şey. lazım değil ya. Hiç tavsiye etmiyorum. <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> hiç mi gence. Evet, ha, evet. süper aşıksınızdır. Gözünüz başka bir şey görmüyordur. Karşılıklı. Okey, denemeye kesinlikle değer. O kaybedilecek bir şey değil. Her şeyin bir zamanı var ama. Ama evet erken evlilik riskli. Hı. Mükemmel de olabilir. Hı. Ama riskli. Evet, riskli. Şimdi Peki, bir parça arası gidiyoruz. verelim. Evet. Sonra bu motor hikayelerini dinleyelim. Dinleyeceğiz. Tamam, evet. Otomobil. E, e, müthiş. Joshua Redman ve e, Gabriel Kavas'dan geliyor. Bu da yeni bir albümden. Evet. E, Joshua e, Redman'ın son albümünden. Bu da Bilindik 2023, bir parça. E, evet. Where Are We albümünden geliyor. Evet. E, Joshua Redman parçası. The streets of Philadelphia, Philadelphia diyeceğiz. Mm -hmm. Hep birlikte Bak, dinleyelim. Senelim. Evet. Güzel. <Gülüyor> in a window and i didn't know my own faith oh don't leave me wasting away from the streets of Philadelphia I walked the I heard the voices of friends vanished and gone At night I could hear the blood in my veins, Just black and whispery as the rain on the streets of fair Evet, ...sevgili laflayacağız dinleyicilerim... ...keyifli sohbetimiz son hızıyla... ...devam ediyor bu akşamki konuğumuz... ...sevgili Nasuh Maruki... ...şimdi benim sabahtan beri aklımda... ...sormak istediğim bir soru var... ...gerçi birazcık... ...ipuçlarıyla verdim bu sorunun cevabını... ...ama şimdi... hani bir ...Karleopar'ı ünvanı var... ...işte 95'te Everest... ...ilk Türk dağcı, ilk Müslüman dağcı var... ...yedi zirveye tırmanabilen... ...en genç dağcı ünvanı var... ...şimdi... Bu işler kafayla mı oluyor? Daha, yani mutlaka kafayla oluyor. Artı bir çalışmayla, sporcu geçmişiyle bir fitlikle oluyor. Ama bunun dengesi nasıl? Yani kafaya, bahsettin kafaya koymuştun bunu. Hatta 20'li yaşlarda kafaya koymuştun dedim. Ama sadece kafaya koymak e, tabii ki yeterli değil. Ee, şimdi Çünkü bak... biraz önce senin sırt çantanı kaldırmaya çalıştık ama Ahmet'le <gülüyor> ikimiz, Ahmet ikimiz kaldıramadık. <gülüyor> Çantayı. Yok normal o kadar çanta taşımıyorum. antrenmanda o antrenman kadar ağır çantası. Yapıyorum. Yapıyordum tabii yani. Gençken. gençken. <gülüyor> Şimdi şöyle. Bütün iş aslında herkesin içinde kendine özgü kendi genetik kombinasyonundan getirdiği yani ana babası ve daha gerideki soylarından getirdiği ve içine doğduğu kültürün ve coğrafyanın ona bir şekilde enjekte ettiği yaşam biçimiyle alakalı bir takım özel yetkinlikler var. Yetenek tutku. iki tane parametre. İkisi de genetik havuzdan geliyor. İçeri doğduğumuz kültürle şekilleniyor. Yetenek, tutku. iki konu. Benim yaptığım şey hayatımda çok erken yaşlarda, yani üniversitede çok erken derken, yani yine 20'li yaşlarımın başında içimdeki yetenekleri ve içimdeki tutkuları, coşkulu tarafları keşfetme fırsatı hmm. yakaladım. Ve yaşam hedeflerimi, hayatta en yetenekli olduğum ve en tutkulu olduğum alanları üst üste çakıştırarak çakıştı. seçtim. Başarının sırrı bu. Hmm. Yaşam hedeflerin senin limitin dahilinde olacak ya da limitini biraz zorlayacak Hı -hı. şeyler olacak ve bu zaten o zorlamayı adım adım yaparak ilerletiyorsun süreci. Ama mutlaka yetenekli ve tutkulu olduğun alanlardan olacak. Dağcılık, mağacılık, yamaç paraşütü, işte biyelken, motosiklet, bisiklet bunlar benim hem yetenekli olduğum hem acayip tutkuyla sevdiğim Hı -hı. şeyler. Hı -hı. ...yaşam hedeflerinde bunlardan belirleyince... ...zaten içten yanmalı bir şey bu. Ay, Enerji içinden geliyor, geliyor, dışarıdan gelmiyor ki. Ya bunu para için yapmıyorsun ki. Ödül için, maaş için... ...alkış için yapmıyorsun ki. Onlar geliyorsa... ...geliyor zaten. Sen işini yapıyorsan onlar geliyor. Hayat sana veriyor onların Hı -hı. neticede. Önemli olan senin yaptığın şeyi... ...kendin için yapman. Bir, birisi de bir şey ispat etmek için değil. Aslında kendini tatmin etmen gereken şey... ...yani tatmin etmen gereken en önemli şey kendinsin. Ve kendini... ...mutlu etmek için... Gerçekten dünden daha iyi olman lazım. Hmm. Seni kandırabilirim bir şey sallayarak. Ya da seni de kandırabilirim bir şey bir şeymiş gibi göstererek. Kendimi kandıramam Nasıl? ki. Ben eğer dünden hmm. daha iyi olmazsam kendimi daha iyi hissedemem ki. Dolayısıyla, Dolayısıyla formül burada. Formül evet. kendini, kendin için yapıyorsun bütün bunları. Çok sevdiğim bir laf var. Kimi söylediğini hatırlamıyorum ama adam demiş ki. Daha iyi olmak için çaba göstermeyen iyi olarak da kalamaz. Mutlaka her gün gider. dünden doğru. daha iyi olmak için Mutlaka çalışacaksın. çalışacaksın. Yaşamda gerçek başarı o. Sürekli gelişim, sürekli ilerleme. Çünkü hayat sürekli ileriye gidiyor. E hayat sürekli ileriye gidiyorsa, evrim sürekli ileriye doğru gidiyorsa, zaman, doğa, tarih her şey ileriye gidiyorsa, e sen de ileri gideceksin. Durma Hayatını şansın ileriye şansın doğru geri ayarlayacaksın. Gerilemen demek. Duruyor olma bile gerilemen Tabii canım. Yani, yani yerinde sayan geride kalır yani. Doğru. O zaman kafada başlıyor, gerisi geliyor diyorsun. E, bir de şöyle bir laf var. Savaşçı ruh Savaşı vücuda ihtiyaçlıyor. Eğer sen bu işlere gireceksen, savaşacaksan, vücuduna da bakacaksın. bakacaksın. Vücudunu da o hale getireceksin. Başka yolu yok bu. Geliyor da zaten işte diyorum şu, gördün, an antrenman evet, çantamı aynen. gördünüz. Çok iyi bir spor salonum var evde. Yani başka türlü olmaz, olmaz. ki. Olmaz. Dünyanın en tehlikeli, en riskli dağlarına gidiyorsun Hı. diye. Orada böyle pardon yok ya, bir taksi çağırayım yok ya, Hı. şu dükkandan bir kola alayım yok, bir işte restorana gidi, öyle bir şey yok yani. Şu çanta. Her şeyin bu, bunun <gülüyor> bu, içinde. Minik, bütün hayatın o, orada. Yani. Onun her şeyi çözmen çözmesin. lazım, öğrenmen lazım ve ne insana yeteceğini, neyin işte bir risk gerçekleşirse biraz daha lazım olacağını optimize etmen lazım. Çünkü taşıyacağında bir limit var neticede yani burada 40 kilo taşıyamazsın. Nasıl hep taşırsın kafamda... da? Sadece çok kısa dönemde taşırsın. Kısa taşı dönem Kafamda böyle bir cevabını bilemediğim bir şey var. Bu sırt çantasının içine her şey sığıyor. Bir tek şey hariç oksijen. Ee, Oksijeni de içine koyuyorsun. şöyle. Orada denklem şöyle işliyor. Bu sırt çantası ana kamp Ta ana kamptan sonra ya da ana kampa giderken ya da senin bütün her şeyin bu. Ana kampa yerleştiğin zaman bir kampa yerleşiyorsun. Bir kısım malzemeyi bırakıyorsun. Zirve etabı, oksijeni kullandığın yer zirve etabı. Ha. Zirve etabında bu detaylar yok. Bu kadar malzeme taşımıyorsun. Anladım. Zirve etabında çantan belki 10 kilo. Onun içinde bir oksijen tübü koyuluyor. Koyuluyor. Peki bu bunu biraz hissettirelim ve biz de hissedelim evet. diye. Bu oksijen çekiyorsun. Ha, çok güzel. <Gülüyor> Şöyle. Eee Deniz seviyesi bir atmosfer hava basıncı ya, Evet. hani yüzde yirmi iki oksijen falan diyoruz ya. Evet. Hepimizin alıştığı ideal oksijen düzeyi bu. Evet, bu in, insanoğlu için, bizim için bu. İnsan oğlu e, 5.500 metre'nin üzerinde yerleşik yaşam kuramıyor. Yani dünya'nın hiçbir yerinde 5.500 metre ve üzerinde bir kasaba, köy falan yok, tapınak yok. yok. Sadece geçici gidip gelebiliyorsun oralara. Mesela 5.200 metrede tapınak var, ama altı binde yok. Yok mesela. Çünkü kalan orada duramıyorsun. İnsanoğlu kendi anatomisiyle 7500 metrenin üzerinde aklimatize olamıyor. Aklimatizasyon yüksek irtifadaki düşük hava basıncı ve düşük oksijenli ortam uyum sağlamak demek. Hmm. 7500'de uyum sağlayamıyorsun. Hmm. 7500'ün üzerinde geçirdiğin her zaman vücuttan tüketiyorsun. Hmm. Kendini yiyorsun hmm. yani. Hatta öyle bir şey oluyor ki bu böyle yani 8000 kalori harcıyorsun günde. Normalde 8000 kalori o, harcayamazsın 10 -10. normal evet. şartlarda. O kadar kalori yiyemiyorsun öyle bir şey yok. Yani dünyayı yesen yiyemezsin. Bilmesin. Dolayısıyla yağları tüketiyorsun. Hatta kas proteinine bile giriyor vücut bir yerden sonra. Kaslar da eriyor. Evet, yani evet. Mesela 8 bin dağlardan gelenler genelde böyle avurkar içeri çökmüş. çökmüş. Böyle bir sıskalaş bakarsın hakikaten zayıflamış. Bayağı zayıflamış yani. Yani. yani. Savaştan çıkmış gibi Hı. yani. Vücut tırpalanıyor çünkü Hı. çok. Dolayısıyla yüksek irtifadaki bu düşük hava basıncı düşük oksijen miktarı metabolizmayı çok zorluyor. Bunun çözümü tabii çok iyi antrenman yapacaksın. O düşük oksijenli ortama toleranslı bir bünyeye sahip olmak büyük avantaj. Bu antrenman düşük oksijenli yerde mi yapılan bir antrenman yoksa her yerde? Dağın antrenmanı dağda yapılır. Ha, bu işin kuralı bu. Anladım. Mesela şehirde maraton koş istersen. Hmm. Bir tırmanışta aynı performansı göstereceğin garantisi yok. Çünkü dağda Çevresel stres faktörleri var. Soğuk var. Evet. Hijyen var. Tuvalet bile bir mesele, beslenme mesele, uyku tutulumunda yatıyorsun. Ve yani günlerce yatıyorsun. Tabii, tabii, uyku tutulumunda yani Mutsuzsan çadırda uyku tutulumunda böyle küçük içinde bir yani. şey de yapamazsın. Tamam. Yani e, şehirdeki performansın dağdaki performansını tam olarak göstermez. Evet. Çünkü dağı sevmen lazım. Da orada olmayı sevmen lazım. Dedim ya ben hani 8 yıllık hayatımın 2 yılını uyku tutulumunda çadırda geçirdim. <gülüyor> Doğru. Bir kere bile ya ben burada ne yapıyorum demedim. Bu kadar şey gibi. Bir kere bile her anını en zor en tehlikeli zamanlarını bile Hı. büyük bir coşkuyla kucakladım. Ve hep ondan da ne öğrenebileceğime baktım. Hiç pişmanlık duymadım. Hiçbir şekilde ya niye buradayım ben ah filan demedim. Çünkü çok istediğim için. Hepsini önceden düşündüğüm, taşındığım, belirlediğim ben bunu istiyorum. Hedefim bu. Bunu yapmak istiyorum. Dediğim için hepsinin peşine düştüm. Yani ki benim 20 küsur arkadaşım dağlarda öldü. Bir kısmı gözümün önünde öldü. Hı. Ama bir kere bile ya ben ne yapıyorum Dağ burada demedim biliyorum. yani. Çünkü dağcılık biliyorum birinci kural. Riskli ve tehlikeli bir spor. Bilmiyorum. Bu sporu yaparken yaralanabilirsin sakatlanabilirsin, ölebilirsin bile. O yüzden birisi dağda öldüğü zaman böyle gök göktaşı düştü falan muamelesi yapmıyorsun. İnsanlar dağlarda ölebilir. Evet. Bu sporun dinamikleri bu. Ama tabii ki hiçbir dağcı dağa giderken ya ölürsem ya kalırsam diye gitmez. Ben bu işi en güvenli nasıl yaparım diye gider. Eğer iyi yetiştirdiyse kendisini bütün o çevresel değişikliklere göre onlara çok doğru yorumlar, çok doğru analizler yapar, çok doğru kararlar verir. Ve doğru insetif alıp doğru yere yönlendirir kendisini. Gitmesi gerekiyorsa doğru yeri seçer, durması beklemesi gerekiyorsa durur, geri dönmesi gerekiyorsa da geri döner. Çünkü illa dümdüz gideceksin diye bir kural da yok burada. Çünkü bitirmanın işte asıl belirleyici dağın nesnel koşulları dağın nesnel koşulları standart bir tırmanışa uygun olacak ki biz de işte o standartın içinde gideceğiz. Ha birer tabii ki herkesin biraz daha esnekliği var. Ben mesela riske girmeye çok müsait bir yapım var. Çocukluğumdan itibaren öyleydim. E, dağda da çok işime yaradı bu. Hem yeteneklerim yüksek. Kendimi de tanıyorum. Dolayısıyla biraz daha esnek davranıyorum. Biraz daha yüksek risk üstleniyorum. Hı, hı. Ama yine de sınırlarımı biliyorum. Biliyorsun. Bir yere Değil kadar mi? zorluyorum. O, o mesela, önemli. ben bu sporlarla ilk ilimlilerin başında o karlöprovinmanın peşinde koşarken tabii babam çok endişe ediyor. Şimdi ben Türkiye'den bir çıkıyorum, bir buçuk ay sonra benden haber alınıyor. Bak 24 yaşındayım daha, 25 yaşındayım. Çünkü internet yok, cep telefonu, uydu telefonu yok. yok öyle bir şey. Bir dağdayız, 7000'de bir yerdeyiz. İşte bir yerde iş bitiyor. iniyorum aşağıya, bir köy, kasaba. Bir faks buluyorum, bir telefon buluyorum. O gün 92-93'ten bahsediyorum. Yani. Canım, <gülüyor> Babama işte faks yolluyorum. İyi, şöyle oldu böyle diyor. Ama arası boşluk. Tabii. Ve hiç haber yok. Hatta o dönemlerde böyle arkadaşlarımla şöyle bir rutinimiz vardı. En yakın dostlarımla. Her yaz gidiyorum bir kere bir yere. Her yaz bir yedi binliğe gidiyorum. Üniversiteyi bitirir bitirmez. Ve bir rutinimiz oluştu. Ben bir giderken arkadaşlarım geliyorlar. Ben de kalıyorlar. Son akşam beraber geçiyoruz. Bütün gece beraberiz. İşte sabah beni havalimanına götürüyorlar. Ertesi gün. işte sonra iki ay sonra tekrar geri geliyorum. O geceyi de beraber geçiyoruz. Anlamış falan Şimdi giderken artık böyle bir iki üç. işte giderek tabii büyüyor. Ve ben Pobeda'ya gidiyorum artık. Yani çok ciddi bir şey bu Pobeda. Herkes biliyor. Dünyanın en kuzeyindeki yedi binlik. Korkuyorlar. ...yani gözlerinde görüyorum. Son gecemiz... ...ben sabah uçar bineceğim ya da öğlen uçar bineceğim... ...gideceğim. Bunlar da geri kalacak ve... ...son gecemiz ve endişe içindeler... ...ya, ya, ya zorlama bu kadar şunları... Bir falan için, diyorlar mı? böyle. Diyorlar ki ya... Onları diyorum ki her seferinde... ...çocuklar bir kere bana kendine dikkat edin... ...uyarılarına gerek yok. Ben profesyonel... ...sporcuyum. Her zaman kendime dikkat ederim. Kolay gelsin dileklere de gerek yok. İstiyorsa zor olsun. Ben zorluklara hazırlıklıyım. Dünyanın antrenmanını yaptım. Sorun değil. Başarı dileklere de gerek yok... Eğer hak ediyorsam başarı zaten gelecektir Gelir. kendisinden ve ben hak etmediğim hiç başarı istemem. diye ben onlara hep onu söyledim. Bu üç konuda bana bir şey söylemeyin. Ben senden bir tek şey istiyorum. Bana şans dileyin. Gerisi benim işim. Yani dağlarda, doğada benim çekindiğim tek konu objektif tehlikeler. Bu objektif tehlikeler az drama vardır. Yani böyle bir piyango gibi işleyen bir şey bu. Ya yani yukarıdan bir taş düşer, beklenmedik bir koşulda şuraya düşerse iyi dersin. Kafana düşerse evet. ölürsün. Yani böyle bir şey bu. Tabii bir tek bunlardan çekinirim. Şey o yüzden tabii. onlara hep onu derdim. Ya siz bana şans dileyin. Gerisi benim işim. Geri ben kalan. Mesela bu taş düşer deyince aklıma geldi. Taş düşebilir. Ayyek ayy, çıkabilir. Ayy, ayy, <gülüyor> <gülüyor> vahşi hayvanla hiç böyle temaslar. Abi en vahşi hayvan insan biliyorsun. Doğadaki bütün canlılarda İnsanlar bunu başka biliyor. bahşiş hayvan gördün mü diye soruyor. <gülüyor> Vallahi zamanında böyle bir ala dağlarda böyle bilmem 2 kilometre ötede dağda keçileri görüyorsun. Ama ha. hayatta yanına yaklaşma şansın yok Tabii yani. Şey. Onlar zaten senin kokunu sesini duyuyorlar. Vım diye Çünkü topukluyorlar diyor. tam aksi yönde. Evet. Çünkü onlar da biliyor ki bu işin en tehlikelisi insan. i̇nsan. Çünkü insan da ısırıyor. Evet. O oksijen konusu hemen tamamlayayım. Hah uzatıyorum. Ben de tabii böyle sazı elime alınca uzatıyorum biraz Çok keyif. Olsun. Biz sazdan hoşlanıyoruz. Oksijen şöyle işliyor. <gülüyor> Şimdi oksijen maskesi genelde 8 mm üzerinde kullanılıyor. Ağzı evet. burnu kapsayan tek bir maske takılıyor. Ve tüpten gelen bir hortumla birlikte saf oksijen basıyor onun içine. Tüpün içinde de kaç saatlik oksijen var? Hatta şurada bir tane oksijen tüpü var. Şeyde bir 8 mm kullanılan. Hı hı. E 12 saat yetiyor oksijen. Ve ortam daki hava ortamındaki havayla karışarak soluyorsun bunu. Ve avantajı şu. Bulunduğun irtifadan 1000 metre daha alçak irtifanın koşullarını yaratıyor, yaratıyor sana yaratıyor yapay sana. olarak maskenin içinde. Hmm. Bu inanılmaz bir avantaj. Çünkü 8000 küsürler ne kadar zor ve zahmetli ve tehlikeliyse 7000 küsürler de o kadar yapılabilir aslında onunla kıyasladığında. Ama bir riski var. Oksijenle tırmanışı sürdürüyorsan oksijenin tırmanışı sonuna kadar ...yetmesi ve geri dönüşte de bir miktar seninle... ...beraber olması lazım. çok önemli. Biterse... ...o bin metre farkı güm diye yiyorsun. E, güm diye yediğin zaman tamam. da... ...devam edemiyorsun Yemiyorsun artık. Tabi. Çünkü sen 8200'desin... ...kendini 7200'de zannediyorsun. Biliyorsun. Ama oksijen bitince bir anda... ...maske çıkıyor. Hop. 7200'de zannettiğin... ...ortamda 8200'de ya, bir şey çıkıyorsun. Dünyaya hoş geldin. Hareket etme kabiliyetin <gülüyor> <gülüyor> çok düşüyor. Hatta bununla ilgili... B burada, ...çok acayip. Burada ya. vücudun gösterdiği reaksiyon da... Şimdi nefes, nefes alıyorsun, nefes, Ay, nefes, yetmiyor, nefes, nefes, nefes yetmiyor, Nefes aldığın oksijen yetmiyor. Yürüyemiyorsun, yürüyemiyorsun, ilerleyemiyorsun, yavaş yavaşlıyorsun, duruyorsun, bırak tırmanmayı. E. Çok güzel. Misafir geldi, misafir geldi. Hoş geldiniz. Yani, hoş geldin. <gülüyor> Çocuklar nerede? Evdeler. Onlar da gelsinler. Yok, biri ders çalışıyor, öbürü de yaş günü var hafta. Sonra liste yapıyor. Aaaa. <gülüyor> <okay. gülüyor> çok iyi onlar. Mesela bu, bu şeyle alakalı anlatabileceğim şöyle bir hikayem var. <gülüyor> E, Lotse Dağı Dünyanın dördüncü yüksek dağı 8516 metre ve zor 8000'liklerden biri Ben de böyle Şimdi başlamışım şey yoluma e, Tanrı Dağı Türkiye'nin en kutsal dağı üniversiteyi bitirir bitirmez yani Diplomu cebime koydum 3 hafta sonra Tanrı Dağı'na gittim İşte 92 93'te Türkiye'nin en yüksek kış tırmanışı yaptım 92, 93 Şubat'ında 93 yazında Lenin Dağı'na tırmandım 94'te 3-7000'liye birden tırmandım Korzyanskaya Komünizm Pobeda Pobeda'ya solo tırmandım Türkiye'nin yüksek solo tırmanış oldu. Dünyadaki 7. solo yaptım bu. 8. solo yaptım Pavide falan. 95 Everest, 96 işte Camel Trophy Akut, 7 zirveler falan böyle. 97 buradan motosiklette katlandığı gittim kız arkadaşımla. İşte 98'e geldik. 30 yaşındayım. Benim hep şöyle bir anlayışım oldu hayatım boyunca. Platon'un çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki düşünmek ruhun kendisiyle konuşmasıdır. Bir dakika. Düşünmek bir ruhun kendisiyle da, konuşmasıdır. Çok güzel. Ben de böyle hani dedim ya işte 92'den 97'ye kadar gelmişim. Bomba bir kariyer. Her gittiğim yerden sonuç olarak geliyorum. Yani hiç bir şey boş yok durdum yani. boş yok yani. <gülüyor> Yine oturdum böyle kendime oğlum benim. Bak bu kadar bunlar bunlar bunlar. Ne istiyorsun şimdi dedim. Zor 8 minikleri istiyorum. Büyükleri istiyorum artık dedim. Ve onun üzerine 30 yaşında e, Lotse'ye giden bir ekip buldum. Lotse az insan gidiyor nispeten. E, <gülüyor> onun yeri nerede ta? Lotse güney zirvesi demek. Everest'in güneyindeki güney, zirve. Ha, ha, e, aralarında Lhotse. bağlantı da var. Ha, tamam. e, bir ekip oluşturduk 6 kişi gibi bir ekibiz. 6 profesyonel dağcıyız. Hepimiz Everest'e çıkmış durumdayız. Hepimizde birden fazla 8 var. Bomba gibi bir ekibiz yani. E, bir Amerikalı, bir Kanadalı, bir Latviyalı. 2 e, Şerpa, bir de ben. 6 kişiyiz toplam. Lotse'ye çıkacağız. Her şeyi hazırlamışız. 1,5 aydır dağdayız falan böyle çok. Bomba gibiyiz. Her şey yolunda. Ee, artık son etaplardayız. Yani son haftaya geldi yani. Zirve denemesi gideceğiz. İnşallah her şey yolunda gidecek. Kendimize de güveniyoruz. Ekip bomba gibi yani. Dediğim gibi altı profesyoneliz. Hepimiz Everest'e çıkmışız yani. Ondan sonra meteoroloji raporunu takip ediyoruz. Meteorolojiden birkaç tane meteorolojiden bir haber geldi. Şok. Ee, Bengal Körfezi'nde bir siklon oluşuyor. Ve bu siklonun kuzeye doğru çıkılacağı çıkacağı öngörülüyor ve tam bizim Planımızdaki Lotse'deki zirve tırmanışından döneceğimiz gün himayaları vuruyor. Doğru, yani iniş sırasında fırtına yakalanacağız. Dolayısıyla Yapamayız öyle bir, yapılamaz yani öyle bir tırmanış. Bir günde kaçırıyoruz tırmanış. Bir buçuk aydır dağdayız. Yani üçüncü kampa kadar sabit hatlar ya. döşenmesi, malzemelerin taşınması, <gülüyor> her şey hazır. Bir günde kaçırıyoruz. Uğraş. Olacak saçmalık değil yani. O, altı kişiyiz, oturduk, düşünüyoruz, taşıyoruz. Biraz da benim zorlamamla. Kamp atlayarak gidelim dedim. Ya yani bu işin ya iki seçeneğimiz var. Ya geri, ya geri dönüyoruz geri ya kamp atlayacağız. Ya şartları zorlayacağız. Şartları zorlamında tek bir seçeneğim var. İki günlük rotayı bir günde geçeceğim. Biraz düşünler taşındılar. Ağır ak, bir şey akıl ak, yani. Anormal of. ağır bir şey. Anormal ağır. Dinlenmeden devam ediyorsun. E, evet. Ve akıllarına yattı mı? Yani denemeye değer dedik neticede. Tamam mı? Başladık üçüncü kamptan. Tazirve'ye hmm. gitmeye 5 de oksijen kullandı. Şerpalar dahil. Ben oksijensiz bu işin altından kalkabileceğimi hissediyordum. Çünkü Everest'te 95'te 8600'e kadar oksijensiz çıktım. Son 250 metrede kullanmak zorunda kaldım. Ayak parmaklarımı ıslamadığım için. O da ilk 7000'imde parmaklarımı dondurdum. Tanrı dağıtırmanın ışığında. Kramponum kırıldı ve 1000 teknik metreyi tek, e, tek kramponla inmek zorunda kaldım. İnanılmaz hırpalandım. O sırada da parmaklarım dondu. Sakat değilim ama e, hassasiyeti... Azaldı. azaldı. Şeyler, o sinirler donup tekrar Tabii. açıldığı için. Aşırı soğuk ortama girdiğinde tekrar çabuk etkileniyor. Bütün profesyonel kariyerim boyunca ben parmaklarımla uğraşmak zorunda kaldım. İlk yedimlikteki o, o akıl almaz şey, krampon kırılmasından dolayı. Neyse. Dolayısıyla işte başladık üçten çıkmaya. Dedim 5 beş oksijenle çıkıyor, ben oksijensizim. İlk başta zaten ben bomba gibi gittim. Ortalara geldiğimizde böyle ben üçüncü sıradaydım. yukarılarda da filan. Oksijensiz olduğum halde. Ve böyle zirvenin bir 70 metre altına geldik. Oksijenleri bitti. 5'in oksijeni <gülüyor> bitti. bitti. Şerpalar dahil. Of. Ve bunlar böyle kendi aralarında otururlar, bir konuşurlar Ve dönmeye karar verdiler. Aa, Bak zirve görüyorum gözüküyor. şurada. 70 metre. 70 Aa. metre zirve yani. Ama çok ağır teknik bir etap. Evet, Acayip teknik bir etap yani. Öyle böyle değil yani. İp, iç, ip, ip, ip, Hiçbir şey de yok yanımızda artık. Çünkü Lotse'ye ilk çıkan ekip pisiz yani o sene. Ve... Bunlar bizi yönüyoruz dedi. Hatta Kanadalı telsizdi. O Kanadalı başka bir ekipten Yani biz birkaç ekip bir araya geldik Lotsya'ya. Çünkü herkes gitmiyor Lotsya'ya. Ee, ve dedi ki ana kampına ya dedi e, yani zirveyi öpebilirim ama geri dönmek zorundayız ve bu şartlar altında bu doğru bir karar. Ice Hockey ben memnunum falan bunu yapmamız lazım falan diye böyle kendi kampıyla konuştu. Ben dedim ya ben dedim şansımı deneyeceğim. Buraya kadar geldik. Buraya ben kadar ya. Ben yani. bu zirveyi öpeceğim. Aynen öyle ve 1998 yılının Dünyanın dördüncü sekta, 805 16 metrelik Lot Dağı'nın... ilk tırmanışını 18 Mayıs'ta ben yaptım tek başına. Sonra etabını. İkinci ve üçüncü tırmanışını benim ekibimdeki aynı dağcılar 7 gün ve 9 gün sonra bir daha geldiler, bir daha oksijenli olmak üzere ikinci üçüncü tırmanışını onlar yaptılar. 98'de. Dolayısıyla yani böyle oksijen öyle bir durumu var. Durumu var evet. İlginç, ilginç. Ama yine de bütün bu işlerin Tek olayı kalp akciğer sistemi Dayanıklılık i̇lginç. hız i̇lginç. En önemli konu süratli dağcı olmak Bak i̇lginç. ben bu kadar iş yaptım dağcılıkta Yapma, Başarmamın en önemli sebebi Çok hızlı bir dağcı olmam i̇lginç. Profesyonel dağcılık kariyerimde yüksek irtifada Benden daha hızlı 10 tane dağcılığa tanışmadım Ki benden hızlı dağcılıklarında Büyük çoğunluğu Rus milli takımı sporcuları Ya da i̇lginç. çok böyle çok as adamlardı i̇lginç. Çünkü hızlı olmak inanılmaz bir avantaj Hızlı çıkıyorsun, hızlı iniyorsun. Yüksek irtifadaki o düşük oksijen, düşük havasız ve çevresel stres faktörleri inanılmaz ağır olan koşullarla çok daha az maruz kalıyorsun. Vücudun çok daha sırpalanıyor. Dolayısıyla daha güvenli ve daha verimli bir şekilde bu işi atlatıyorsun ama yavaşsan o koşullarda saatlerce geçiriyorsun, çok uzun süre kalıyorsun. Oksijensizlik seni yıpralıyor, yorgunluk yıpralıyor. Zaten zor. her tarafı yani çok çok Çok zor, çok zor vallahi. Ellerine sağlık. Ya bir şey soracağım. Bunun milli takımı var mı peki? Var. Burada? Ee, şöyle, şimdi ben 92 yılında e, Yüksek irtifa Dağcılığı'nı 7 sene sonra Türkiye'de bir daha başlattım. Tamam. 24 yaşındayken. Ben başlattıktan sonra e, Türkiye Dağcılık Federasyonu milli takım seçmeleri yaptı. Yapmaya başladı. Hı hı. E, ben de girdim o milli takım elemelerine. Hepimiz girdik. Türkiye'nin bütün elit dağcıya çok. Hepimiz baba çocukları. Hepsini de tanıyorum yani bir şekilde. E, kendi testimi anlatıyorum. Bütün böyle Hacettepe Üniversitesi düzenledi bütün bu testleri. Oradaki o şey bir, e, bu işlerden uzman hekimler düzenledi. Bütün her tarafında duyar kadar ağzında maske var, koşuyorsun. Ben de böyle, kondisyonum çok iyi. Koşuyorum ve kalbim 205 250ün üstüne çıktı. Ben hala koşuyorum. <gülüyor> Doktor testi durdurdu. Neden durdurdun dedim, ben daha koşabilirdim dedi. Dedim, koşamaman lazım bu tempoda dedi. Hmm. Ya yani o, o şeyde milli takım seçmelerinde kalperçiler sistemine dayanıklı en iyi olan ben çıktım. Sonra şu anda milli takım... Hala seçiliyor milli takım Hala seçiliyor. Yapıyor, tabii tabii. Bunun bir de tabii bir antrenör olması lazım. E var. Antrenörün kuralları var zaten yani. Senden daha iyi bir antrenör olabilir mi oraya? Ha bak o başka bir tartışma konusu. Hı. Şimdi... ...iyi dağcı olmak, iyi eğitmen olmak... Lazım. ...anlamına gelmiyor. Hı. Eğitim başka bir şey. Sen de iyi eğitmenlikten ya, Uğraşsam var. yapardım Hı. ama bak ben 20'li yaşlarımda... ...bak e, bir 26 yaşındaydım... ...Akut Arama Kurtarma Derneği'ni kurmaya karar verdiğim için. İşte bize. onun için söyledim zaten. Ve, e, işte 96'da kurduk resmi olarak... Işte ...30 sene oldu. Gerçi... ...darbe yapıldı akuta falan bir sürü şey oldu ama... ...o dönemlerde ben bir düşündüm... ...tamam dağcılıkta zaten çok iyiyim... E, ...Arama Kurtarma'da da öyle... ...ama benim enerjimi dağcılığa değil... ...arama kurtarmaya vermem lazım. Çünkü dağcılık eğitimini benden başka yapacak çok insan, çok var, insan var... ...ama arama kurtarma Kurtarmayı... konusunda yapacak. Ekip yok Türkiye'de, Adam, biz kurmuşuz doğru, ve ben bütün doğru. zamanımı... akut aramaya, ara, vermeye, akut adamaya... ...bunun Türkiye için çok daha doğru bir seçenek olacağına... ...inandığım için karar verdim. Çok güzel bir karar. Müzikten sonra... Evet, Akut'la geri döneceğiz, evet. Atilla ben kaçırdım, kaçıncı parça? Ee, dördü çalacağız. Dördüncü. Brand, Brandon Sanders ve Jasmine Horn diyeceğiz yine sentimental mood, mood. albüm e, Compton's e, Firenest 2023. Evet o da yeni bir albüm. E, parçadan sonra kaldığımız yerden devam. Ama bu arada içerisi müzenin içerisi doldu çocuklar Doğru, geldi. Evet evet evet. Çocuklarla şimdi çocuklarla konuşacağız. Tamam. In a sentimental mood I can see the stars come through my room while you're loving attitude a tune it's like a flame a flame that lights the gloom on the wings of So strange and sweet, in this sentimental bliss, you make my paradise complete. Rose petals seem to fall. Like a dream, dream to call you mine My heart's a I think Since you make this night something so divine In a sense Sevgili laflı caz dinleyicileri. Aa Nasuh Mahruki bizi etilerdi misafir etti. Biz onu misafir edemedik. <gülüyor> <gülüyor> Fakat harika hikayeler var. Ya beynim uçtu hikayelerden. Şimdi bütün sevgili Mine de geldi buraya. Ve evlatlar burada iki tane. Pırlanta gibi evlat. Hmm, böyle ortalıkta biraz bir tane mesyo var. Evet, evet Bir 90 boyunda bir nösü var. 2 evet. <gülüyor> yaşındaymış nösü ama yani benden yeri duruyor. Ee, çok keyifli bir ortamda bir program yapıyoruz. Bu programın kayıt tarihi 9.5 2024'te kaydediyoruz. Yayın tarihi 23 Mayıs. 23 Mayıs. benim ikinci Everest'im dışı tarihim. Ben onu Doğru. bilmiyorum. Ha, şans. Evet. Biz doğum gününden iki sonra değil. iki gün evet. dedik ama evet. Bak, evet. bir, bir önemli bir tarih daha varmış, varmış demek ki. 21 Mayıs'ta 1968 Sevgili Nason'un doğum günü. Evet. Buradan... İyi doğdun. İyi doğdun. Çok Teşekkür ederim. <gülüyor> Süper. Teşekkür ederim. Harika. Şimdi... Hepimizin çok yakından bildiği ancak... Bazı Müslümanlar vardır böyle. Hani sıkışıp da ölmeye yakın Allah'a dua ederler. <gülüyor> Aynı namaza e, falan başlarlar. Namaza <gülüyor> falan başlarlar. Hayatımızdaki çok önemli bir e, kurtarma ekibi. Türkiye'nin ne zaman e, başı, sıkışsa, başı sıkışsa duacısı olduğu bir ekip. Akut. Akut'u Kur'an <gülüyor> sevgili ana fikriyle birlikte gelen nasıl mağruruki. Bu hikayesini dinleyelim. Sonra benim de yanlış bir takım bilgilerim olmasına rağmen hepimizin. onları tazeleyelim. ile de konuştuk o da doğru düzgün bilmiyormuş. Akut çok önemli bir ve hepimizin ihtiyacı olan ve herkesin hayranlıkla izlediği, herkesin bir ucundan belki tuttuğu bir yerken sonra nasıl bir yer oldu, olma yoluna girdi gibi bir soru var. Önce Akut'un fikri nereden geldi? Tamam öyle başlayalım. Ya bu dağcılık zaten öyle bir şey ki. Ben onu şu anda hissettim yani. Önce dağcı oldum markasından hepsine olabiliyorsun. Aa çok doğru bir saptama bu. Evet. Yani eğer sen hakikaten o devasa dağlarla, doğa şartlarıyla başa çıkabilecek bir irade, vücut, zihin geliştirebildiysen kendine, her şeyle başa geliyorsun, çıkarsın geliyorsun, zaten. Evet, evet, <gülüyor> evet, doğru. hissettim ya. Yani. Ee, akut şöyle tabii hani bir musibet bin neseatten iyidir derler ya. 94 Kasım ayında Bolkar dağlarında bir dağ kazası yaşandı. Ve Yıldız Teknik Üniversitesi Dağcık e, Kulübü'nden iki çocuk, çocuğun böyle 21 yaşında çocuklar bunlar, kayıp oldukları haberi geldi. Bolkar Dağları'nda tırmanıştan dönerlerken bir fırtına yakalanıyorlar. Grup dağılıyor, bir kısmı dönüyor, iki kişi dönemiyor. Tabii bu haber hemen yayıldı, böyle bir acil durum var. Dağdaki kazalara da çok çok süratli müdahale etmek lazım çünkü koşullar ortada. Yani eksi dereceler, kar, kış, soğuk, rüzgar, ıslak, şu bu, çok hızlı müdahale etmek lazım. Yani ölüm kalım meselesi dolayısıyla haberi duyar duymaz bu dönemlerde tabi Türkiye'de organize bir arama kurtarma takımı yok zaman zaman ama dağlarda doğada kaza olur kaza olduğu zaman da genellikle o kazayı yaşayan kulübün sporcularına destek olmak için kulübe destek olmak için işte kardeş kulüpler işte federasyon dağcıları filan böyle bir araya gelirler ve doğaçlama bir şekilde bölgeye gelenlerle gerekli arama ve kurtarma çalışması yapılırdı neticede herkes biliyor teknikleri. Nitekim bu olayda da e, haber yayılınca tabii Türkiye'nin dört bir tarafından, iki kayıp bir, bir, bir taraftan, Türkiye'nin dört bir tarafından yüz kadar dağcı bir araya geldi. Bu olay o güne dek Türkiye'de dağcıların en kalabalık olarak bir araya geldiği ve arama kurtarma çalışması yaptığı operasyon oldu. Hmm. İki grup halinde çalıştık. 14 gün 94, 94 Kasım. Evet. E, 14 gün çalıştık. Ben ilk haftada vardım. Sonra ikinci hafta başka bir ekip geldi. Aileler helikopter kiralamıştı. İşte biz helikopterle Bolkar Dağları zirvelerine bıraktıkları halde bulamadık çocukları. Helikopter desteğine rağmen bulamadık. Ve bu e, sonuçsuz kalan arama kurtarma çalışmasından sonra bir avuç dağcı arkadaşımla oturduk bir araya geldik. Ve bir takım öngörülerde bulunduk. E, bunlar, bunlardan bir tanesi <gülüyor> Türkiye'de artık 90'larla birlikte ki ben de tam o kuşakta çıktım ortaya. Dağ ve diğer doğa sporlarına ilgi gözde görülür şekilde artmıştı. Üniversite kulüpleri gibi böyle yapılardı. Üniversite kulüpleri çok kuvvetliydi o dönemlerde. Ya da özel dernekler gibi, kulüpler gibi. Ve haliyle ileride daha çok genç doğaya çıkacak. daha gidecek, mağaraya gidecek, kanyona gidecek, yamaç bölüşü yapacak, bunu yapacak, bunu yapacak. E haliyle kazalar da artacak, riskler de artacak. Yani ...bu trafiğe ne kadar çok araç çıkartırsan kaza işin olmaz. gücün o kadar ilerler. Hani o kadar verimliliğin artar, performansın artar, yapmadığın şeyler yapabilirsin ama kaza riski de artar. Dolayısıyla gelecekteki dağda ve doğada meydana gelebilecek olası daha kazalarına, doğa kazalarına karşı şimdiden örgütlenmek gerektiğini karar verdik. Bunun doğru olduğunu gördük. Şimdiden hazırlık yapmak lazım. Çünkü o gün geldiğinde hiçbir hazırlığı yoksa paldır küldür olaya girdiğinde bir sürü şey eksik kalıyor. Planlaması eksik, organizasyonu Bakın. eksik, lojistiği eksik. Ee, Dolayısıyla hani bunu organize bir şekilde yapmak lazım. Bir de bu operasyon bize şunu gösterdi. iyi dağcı olmakla iyi arama kurtarma olmak aynı şey değilmiş. <gülüyor> arama kurtarma da başka, başka bir mantık ölçü. çalışıyor. Başka öncelikler var. Başka bir şekilde bakman lazım konuya. Ee, bize tabii ders oldu bu. Ve o dönemlerde de tabii Türkiye'nin en yetkin dağcıları biziz. Ben o operasyondan hemen önce Karl Leopold'u ünvanını almıştım. O 5-7 binliği tamamlamıştım. Yani o yaz 3-7 birden çıktım zaten. Sonra bu operasyon oldu. Eee... <gülüyor> Bir de 95 yılında şimdi dağda ve doğada meydana gelecek kazalar için şimdiden örgütlenmek gerektiğine karar verdik. E bunu kim yapacak? Biz yapacağız. Çünkü en yetkini biziz o dönemlerde. Bu işi yapabilecek insanlar biziz. Tamam okey dedik bunu koyduk cebe. Peki bir kendine gönüllü bir misyon seçtin ya da herhangi bir hedef seçtin ne yapacaksın? İlk yapacağın iş bir durum tespiti yapmak lazım. Yani mevcut durum ne? Eksik ne? Fazla ne? Biz ne yapabiliriz? Nereden destek alabiliriz? Hani o, o, bir önce bir fotoğrafı çekmek lazım. Bize 95 yılında konunun içine girdik. Bir durum tespiti yapmaya çalıştık. Oturduk bir araştırma yaptık. Türkiye'de kim bakıyor bu işlere? Yani dağda, doğada, denizde, kanyonda, işte arazide, şehirde, kasabada, köyde Acil durumunda ne oluyor bu işler? Türkiye'de çok karmaşık bir yapı varmış. Dört bacaklı bir yapı. Silvi Soma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, eee Denizcilik Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı. Dört yapının arasında paylaştırılmış bir güç ve yetki sorumluluk yapısı var ama doğada kimse yok. Güya jandarma var, jandarma. Genel komutan da teknik bilgisi yok. Dolayısıyla daha da doğada bu iş sahipsiz. Tabii konunun içine girince başka şeyler de fark ettik Türkiye hakkında. Türkiye'de birkaç yılda bir belli bölgelerde çok ciddi yıkımlara yol açan seller yaşanıyormuş. 10-20 yılda bir kitlesel afete dönüşen depremler yaşanıyormuş Türkiye'de. Biz bunu 95 yılında fark ettik. Türkiye'nin geri kalanı 17 Ağustos 99 sabaha fark etti. Bizim bu böyle bir 3-4 yıl önceden bu işin farkına varmış olmamız bize çok ciddi bir ön alıcı, hani proaktif hamle yapma fırsatı verdi. Evet. Ve biz 14 Mart 1996 yılında Akut ve Kurtarma Derneği'ni resmi olarak kurduğumuzda misyon cümlesi şöyleydi. Davet eder doğa sporlarında meydana gelebilecek kazalarda ve depremsel gibi doğal afetlerde can kaybını en aza indirmek ve bu konular hakkında toplum bilinçlendirmek. İki tane temel görev seçtik. Birincisi doğrudan operasyonel, yani acil durum ya da kaza ihbarı geldiği andan itibaren müdahale çok olmak. süretli bir şekilde yetkin ve donanımlı full kitiyle birlikte müdahale edecek e, gönüllü çalışan ama profesyonel zihniyetle iş yapan ekipler olmak. Bir de bu konu hakkında toplum işlendirmek, eğitmek yani insanları, Hı. farkındalık yaratmak. E, bu iki tane konuyu seçtik ve işte o günden bugüne de böyle devam ettik yolumuza. Tabi çok olağanüstü bir performans gösterdi Akut yani bir hepiniz biliyorsunuz yani evet, Türkiye'nin en güvenilir kurumu yani. seçildi tabi 99'da. Olağanüstü bir boşluk İnanılmaz. doldurduk. Çünkü o gün Kızılay yine yoktu. Ya Akut olmasa 99 <gülüyor> depremde bilmiyorum ne olurdu herhalde. Evet, yani çünkü biz o depremde 220 kişi kurtardık ama asıl o süreçte bütün insani tabii yardım sürecini de biz yönettik. Tabii. Tabii. Çünkü Kızılay dediğim gibi yine yoktu ortada. Ve insanlar da vatandaşla bu durumunu gördü. Bizi de gördü. Bir avuç böyle kızlı erkekli. Kırmızı üniformalarıyla. Hepsi böyle yani çok çok çağdaş, çok eğitimli, çok akıllı insanlar. <gülüyor> Ve e, bunlar böyle toplumun gerçekten dikkatini çekti. Böyle bir performans. Ve o dönemde insanlar insani yardım malzemeleri lojistikleri bile Kızılay'a vermek istemediler. Normalde insani yardım Kızılay'ın üzerinden yürüyor. Hı hı. Ama o dönemde hayır biz bunu Kızılay'a vermeyeceğiz bu malı, Akut'a vereceğiz dediler. Biz. Tırlar, kamyonlar önünde Akut yazarak geldi bölgeye. Gölcüye gelen gemileri bile biz karşıladık. Çünkü herkes dedi ki biz bu malzemeyi Akut'a teslim edeceğiz. Ki Akut dediğinde daha işte 3 evet. sene önce kurulmuş bir sene kurulmuş. Üniversite öğrencileri daha şey kurulmuş. Bir şey. Hiç fark etmiyor. İnsanlar şunu hissediyor orada. Bir takım insanlar burada gönüllülüyor gönlünü ve yüreğini bu işe koyarak yapıyorlar ve bunların bir altyapısı var ve işi biliyorlar. Ve işi e, son son değiştiriyorlar. Son, son yani. depremde de benzer şeyler olmadı mı? Son depremde facia oldu. <gülüyor> Alçıgat tarafta facia oldu yani. Şey bugün ticaret haline gelmiş. Çadır satan bir kızılar, kızılar. var. Ve evet, bunun yanlış olduğunu bile kızılar. savunmuyorlar ya. Yani. Kabul etmiyorlar Hı, yani tabii, hala. Tabii, tabii. O çadır satan adamı da onurlandırarak yolladılar, yolladılar yani. Yolladılar yerine de bir menzilci bir kadını getirdiler. Hayır, dur yanlış söylemiş olabilirim. Afat mıydı yoksa? Ay, karıştırmış olabilirim. Afat galiba evet ama fark etmez aynı zihniyet yani. Evet aynı zihniyet evet. yani. Aynı. Tarikatlar ele geçirmiş yani bütün. Hele menzil falan. Bunlar ele geçirmişler Türkiye'nin. Hatta 6 Şubat'ta bir sürü tekbirciler çıktı. Takip ettiniz mi onu? Böyle menzil tarikatından bunlar... Hı. Enkazdan birisini çıkartıyorlar, kim çıkartıyorsa itfaiye dayı çıkartıyorsa bunlar bir geliyorlar bir bodyguard gibi tipler, hmm, kıyafetler pırlaklı, evet, evet, evet. bir dakika bizi çıkaracağız biz dışarıya alalım, diye, diye. kameraların önünde Allah berabere diye bağıra bağıra çıkartar, yabancı kurtarma ekipleri erken gittiler bu yüzden, çünkü ne yapıyor hmm. bunlar diyorlar yani burası enkaz kardeş adam ölümden dönüyor, dönüyor 5 gündür doğru. enkaz altında, şokun dibinde, sen adama adamın tepesinde bağ şov bağırıp show yapıyorsun diyorsun. yani böyle korkunç bir şeye döndü bu iş yani Türkiye'de. Evet, Aa, peki sonra, ha, şey, sonra Afat... e, şimdi Akut tabi kendi konusunda çok olağanüstü performans gösterdi, hatta bu, ya, bugünkü rakamı herhalde 4000 operasyonu vardır, benim zamanımda 3000 civarıydı, e, herhalde en az 4000 kişi kurtarmıştır, çok detaylı takip etmediğim için net söyleyemiyorum. E herhalde bir 3000 bin tane de hayvan kurtarmıştır. Rakamlar doğru olmayabilir ama 3 aşağı 5, 5 yukarı doğrudur. Öyle. Tabii olağanüstü rakamlar bunlar. Yani bu rakamları böyle yurt dışında falan bile bulamazsınız. Tabii, yani tabii, böyle, tabii. Bir, böyle bir tabii şey. Değilim. Bir kere hem orada bu kadar kaza olmaz. Bir yani, de o var tabii. Yani evet. Bu kadar Aynen. ihtiyaç olmaz. Evet. Ee, hem de yani hani Türkiye'deki her yere yetiştiğimiz için çok uzun yıllar bir tek neredeyse bir, bir tek bizdik. Yani Esas bu yetkinlikte tabii sonra 99'da bile bir süre ekip kurulmaya başlandı ama. Hani 35-36 ekibi olan yani. akuttu yani. Doğru. Ama sonra maalesef işin içine büyük güçler karıştı. Evet. Ben tabii bir taraftan Akut da parlamaya başlayınca Akut zaten işte, çok büyük parladı, parladı, da, parladı da yok o zaman değil. Şimdi ben sözcü'de yazıyorum. E muhalifim çünkü ülkemi seviyorum. İnsanlarımı seviyorum. Doğamı, coğrafyamı, her şeyimi seviyorum ve Hiçbir şeyine zarar görmesini istemiyorum yani bir gerçek vatan sevgisi evlat sevgisi gibi bir şeydir. Nasıl bir insan orduya yaramazlık da yapsa, bunu da kırsa, bunu da yalanla da söylese, suç değişse evlat sevgisi evlat bir azalma Olmaz ki evlat evlattır yani. Sonuna kadar koruyacaksın, savunacaksın, doğru yola getirmeye çalışacaksın. E, vatan sevgisi de öyle bir şey olmalı. Yani her şart altında seveceksin. İyisini kötüsünü, zenginliğini yoksulluğunu, hırlısını hırsızını her şey bizim sonuçta O adam edeceğiz hepsini beraber yani. Hep başka yolu yok. Ne at atabilirsin ne satabilirsin. Hiçbirimizin buradan başka yere gidecek niyeti yok. Nereye gideceğiz ya? Başka birimiz var bizim gidecek yok. yani. ...bu milletle beraber yapacağız ne yapacaksak. Dolayısıyla onlarla birlikte onları işte... ...doğru yola çekmek lazım. İşte eğitimli olması... ...bilinçli olması, işte bu tarikatlara, yobazlara... ...bilmemlere, işte din istismarcılarına... ...Kur'an ile Allah'ı ile altatanlara... ...kapılmamasını filan sağlamak. Çağdaşlaşmak lazım, medenileşmek lazım, lazım yani. İşte Atatürk koymuş zaten bütün ilkeleri... ...devrimleri zamanında, neredenlere geldiğini biliyor yani. yeter bu. yani. on dinlesek evet. yeter, evet. Şimdi ben de tabii ülkenin... ...iktidarla beraber ya 2002, yıl, 2002 yılında... ...böyle daha dün kurulmuş bir siyasi parti olan AKP'nin güm diye %34 oyalı, %66 sandalyeyle bütün meclis yolunu elde ettikten sonraki fütursuzca laiklik düşmanı, Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı hamlelerinden dolayı tabi çok rahatsızım yani. Çünkü ülke hakikaten korkunç bir yere doğru savruluyor. Şimdilerde daha iyi görüyoruz. 2002'de bunu kimse görmüyordu. 2007'ye evet. kadar kimse görmüyordu. Öyle belli bir, bir insan şey yoktu destekledi mi herkes, yani. herkes, herkes yani. herkes, herkes. Yani. Benim gibi insanlar da destekledi. Dünya, tabi, tabi Aman çünkü. dünyanın, Türkiye'nin şeyleri ticaret, şeyleri, ekonomisi, ekonomisi bozulmasın, bozulması, evet. ticareti yerinden oynamasın diye yakın çevremizden hem de ne yakın, yakın çevremizden. çevremizden var yani. Yani. Bak, orada evet. şöyle bir korkunç bir Sıkıntı oldu, korkunç bir şey yaşadık. Şimdi aslında bütün etrafımızda gördüğümüz her şey, bütün bu ekonomik, politik, işte gördüğünüz mücadelenin ana ekseni sınıf mücadelesi. Sınıf mücadelesi yani biz şimdi nasıl bir sınıfız? Eğitimli, çağdaş, laik Atatürkçü, işte Cumhuriyet'in kazanımlarını benimsemiş, bunları koruma konusunda kararlı olan bir layık ve çağdaş bir sınıfını, aydın sınıfını temsil ediyoruz bu ülkenin Doğru. E bir de tabii ki böyle yobazlar, dinciler, bağnazlar falan var. Hani bunlar da kendilerine benzetmeye çalışıyorlar e, Türkiye'yi. Burada bir mücadele var aslında. Ki bu normal, demokratik bir mücadele bu. Tabii ki onlar da kendi doğrularını savunacaklar. Tabii. Sorun yok bunda. Demokrasi böyle işliyor. Yeter ki hani hukuka aykırı hareket etme. Ad Adaleti eğip Hani Sınırlar içerisinde. Yani demokratik, yani Sonuçta demokrasi istişare kültürü ve müzakere kültürüdür. İkna kültürüdür. İkna edeceğiz birbirimizi. 600 milletvekili niye 600 milletvekili? ...tartışacaklar. İşte mücadele edecekler. Onu söyleyecek, buyu söyleyecek. En doğru, ortak akılla... ...üst doğruyu bulacaklar hep beraber. Olması ama, gereken. Ama bunlar böyle yapmıyorlar Tabii ki. ideali bu. Bunlar evet. devlet aygıtını, yönetmeyi erkini ele geçirdikleri andan itibaren... ...her şeyi dönüştürdüler. Her şeyi değiştirdiler. Yani orduyu değiştirdi adamlar. Yani koskoca Türk ordusu bugün 20 sene önceki Türk ordusu değil. Koskoca Türk ordusu. Aynı anda iki cephede savaşabilecek ve iki savaşı da iki ayrı ülkeye karşı kazanabilecek bir ordu bu yani. Böyle bir ordu çok az dünyada. Üç tane belki çıkar. Dolayısıyla şimdi biz böyle bir yerden, şimdi öyle bir yere geldik ki sınırlarımızı bile koruyamıyoruz. Ülkede 13 milyon sığınmacı var. Ve bunların büyük çoğunluğu İslamcı, genç, bekar, erkek ve hepsi asker. Savaşçı. Bunlar silah yedimler. eğitimi çok bilen çok çok olan insanlar anladım. ve... ...bizim hayalimizde görmediğimiz... ...şartlarda yaşayarak buraya gelen insanlar. Dolayısıyla burası onlar için... ...Paris, New York. Bizim Doğru, yaşadığımız yer. Yani. Doğru. Ve görüyoruz işte ülkeden, ülkenin nereye... ...savrulduğunu. Ben de buna itiraz ediyorum. Kardeşim yanlış diyorum. İşte Sözcüde yazıyorum gümbür gümbür. İşte televizyona çıkıyorum, radyoda çıkıyorum. Her yerde kendi sosyal medyamda yazıyorum. Muhalefim yani. Yan söylüyorum. Yanlışa yanlış diyorum. Fakat şimdi işte görüyorsunuz yaşadığım ortamı yerimi. Maaşlı bir yerde çalışmıyorum. Ben kendi işimi yaptım. İşte profesyonel dağcıydım. Yazarım, fotoğrafçıyım. Motivasyon konuşmacısıyım. İşte şirketlere verdiğim konuşmalarla filan e, hayatımı sürdürüyorum. Dolayısıyla işten atacakları bir durum yok. Hani bunlar böyle <gülüyor> televizyonda seyredip şu çıkar onu oradan. Şu, al onu, onu al onu. At oradan <gülüyor> filan gibi bir, çok alışıkları için. Evet. Benim üzerimde öyle bir egemenlik alanları yok. Çünkü benim patronum yok. Hiç olmadı yani. Yani dolayısıyla ne yaptılar bunlar? Beni kıstıramadıkları için Akut'u kıstırdılar. Biz de diktidar. Ve Akut'un operasyonlarını engellediler. İşte hatta genel merkezimizi geri aldılar. İstanbul defterdarına suç işlettiler. Ben eğer Akut'tan isfa etmek zorunda kalmasaydım yönetim kulu başkanlığından. Bunların hepsinin hesabını Akut başkanıyken sorardım. Ama şimdi tabi oradan ayrılmak zorunda kalınca maalesef takibini yapamadım. E, bizzat Bülent Ecevit'in bize verdiği. 17 Ağustos depremindeki gösterdiğimiz yararlıklar nedeniyle daha doğrusu Adana-Ceyhan depremindeki e, genel merkezimizi ve bizzat gelip açılışını yaptı. Bülent Ecevit. Açılışlara gitmezdi. Bize geldi. Hmm. Esentepe'deki yer merkezimize. Bu bahsettiğim işte o beni istifaya zorlamaya çalıştıkları süreçte defterdara yanlış iş yaptırarak Maliye Bakanlığında Maliye Bakanlığından da mahkemeye yalan bilgi vererek e, irtifak hakkını kurmaları gerekirken kurmadılar. Ve geri aldılar genel merkezimizi. Ve, ve şey Akut Derneği'ne bir mektup geldi. İstanbul Valiliği'nden. E, İrtifak hakkı için gerek, gerekli kuruluş işlemlerini zamanında yetiştiremediğiniz için 15 gün içinde terk edin dediler. Wow. 15 gün içinde terk edin dedikleri yerin 14 yıldır kirasını ödüyoruz. Orada yaşıyoruz yani kiracıyız. <gülüyor> İrtifak hakkı işlemleri olsun diye uğraşıyoruz. Ama onu bize ya, yani... Vermemek için tabii, tabii. öyle adice işler yaptılar ki. Mesela bizden Maliye Bakanlığı bir belge istiyor. Yolluyoruz cevabı 7 ay sonra geliyor. Başka belge istiyor 11 ay sonra geliyor cevabı. Süreci o kadar uzattılar ki. Peki. Ama biz kira kontratıyla devam ediyoruz. Sorun değil uzatıyoruz ama bunda sınırı var. O sınırdan önce yetiştirdik. Bizzat ben verdim İstanbul defterdarına. İstanbul defterdarıyla iki bölge müdürü arasında, Şişli Emlak Müdürü bir de bilmem ne müdürü. 15 dakika önünde tartıştılar. Bak ben gittim. Akut'un rahmetli saymanı Şevket Keresteci. Bir de bizim o binaya da sponsorluk da buldum ben. Harabe bir yer bulmuştuk. 8 katlı bina yapma izni var. Sponsorunu bile bulmuştum. Onun mimarıyla gittim. Gittik Akut olarak. Teslim ediyorum evrakları ve 49 yılın ritfak hakkını alacağız. Orası bizim 49 yılına. Paha biçilemez bir yer. Esentepe'de 400 metrekare. Defterdarla iki bölge müdürü... 15 dakika tartıştılar. Bölge müdürleri diyor ki efendim yasa değişti. Eskiden Ankara'dan veriliyordu irtifak hakları. Artık bölgeden veriliyor. Evraklar tamam. Buradan onaylayacağız. Bitecek bu iş. Hayır Ankara yollayacağız dedi defterdar. Gençten de biri. O, dediğim gibi öbürü diyor ki efendim diyor yasa değişti. Ben bundan dolayı mahkemeye çıktım diyor. İfade verdim diyor yani. Şimdi Ankara'yı ya yollamamamız lazım. Bunu burada halledeceğiz. Hazır zaten her şey diyor. Hayır Ankara'yı yollayacağız dedi defterdar. Hı hı. Ve defterdar'ın dediği oldu. 15 gün sonra da İstanbul valinden çünkü Maliye Bakanlığı valiye yolluyor. Valilik bize yoluyor. 15 gün içinde boşaltın tek şey. Aldım mektubu. Çok az ben öyle şey yaşadım hayatımda. Şoklardayım. O kadar şoklardım ki hiç ihtimal vermiyorum böyle bir yola gireceklerine. Çünkü bu yol çok yanlış bir yol. Bir yasa dışı yani. Belli yasa dışı her şey. Vay anasına dedim ya. Bir düşündüm böyle. Bir beş dakika ne yapmam lazım diye. Sonra sosyal medyaya bir çıktım. Aziz ve Yüce Türk milletinden yardım çağrımızdır diye. Bunlar böyle böyle mahkemeye yalan söyleyip defterlere bunu yapıp bizim işte genel merkezimizi Başbakan Ecele Timber genel merkezimizi sahte belgeyle elimizden çalıyorlar falan diye böyle bir girdim sosyal medyada bunlara. Çıkın diyorlar ya gazetecilere beyanat verdim. Tomalarla bile çıkartamazlar dedim. Hele bir gelsinler. 50 bin kişiye giriyorum buraya dedim. Yani burası bizim anamızın ak sütü gibi yerler. Sıkıyorsa gelsinler dedim bizi buradan çıkartmaya. Ortalığı birbirine de katarım dedim. Neyse. Ondan sonra tabi çıkartmadılar ayrı mesele ama bu Cumhurbaşkanından yapılan bir operasyon o zamanlar Kültür Sanat Genel Koordinatörü Orhan Karakurt diye bir tip vardı sonradan müşavir oldu filan sosyal medyasında yazdı eğer Nasuh istifa etmezse yönetim kurulu başkanlığından genel merkezini geri almak hayal olur diye bu kadar da fütursuzlar yani hani bunun bir suç olduğunu bile öngöremiyor devren değişecek bunların hesabını vereceğini bile düşünmüyor yani bunlar. Akut bu tamam. yüzden bu hale geldi, geldi. Şöyle geldi aslında. Şimdi bunlar bugün uğraşmaya başlamadılar biz de. Yıllardır uğraşıyorlar. Evet. Yıllardır yani. Benim her bunların hoşlanmadığı yaz, yazdığım şeye karşı sosyal medyada ya da Sözcük Hastası'nda ya mahkemeye veriyorlar ya işte Akut'un bir operasyon ekibine gidiyorlar ya siz, siz bundan sonra operasyona çıkmayacaksınız bilmem ne yapacağız Sizin başkanınız öyle konuşuyor için bunlar başınıza geliyor. Başkanı susturun rahat, kurtulun bunlardan filan diye. Çünkü Hı. beni durduramadıkları için Akut'u dövüp bana karşı Sen, kışkırtmaya evet, çalıştılar. Evet dövün. Ve biz bunca sene çok iyi direndik. Daha önce mesela iki kere basın açıklaması yaptık. Bir akuta yapılan saldırılara benim söylemlerimden sonra. Dedi ki yönetim kurdu ya kardeşim bir dakika nasıl Mahrik de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi anayasadan aldığı hakla özgürce fikirlerini ifade etme hakkına sahiptir. Yanlış bir şey söylediğini düşünüyorsanız gidin onunla uğraşın. Niye akuta geliyorsunuz ki kardeşim? Yani nasıl akuta adına mı konuşuyor burada yani? Üçüncü seferde bu basın açıklamasını içerideki işbirlikçiler yaptırmadı. Ve ya sen artık onursal başkan olsan daha iyi olur. Hatta ondan önce bana sözcü yazma. Sen sözcü yazıyorsun diye bunlar başımıza geliyor. Kardeşim sözcüyle bu aynı şey mi? Alakası yok bunların ya, yani. Bambaşka şeyler. yani. Ayrıca ben bu akuta atamayla mı geldim? Ben kurucularından biriyim kardeşim evet. buranın. Yirmi küsür yıl ben yönettim zaten burayı. Ne değişti ki yani? Hükümet sizi çok gagalıyor diye niye teslim oluyorsunuz ki? Evet. Bir dirsek göstersen zaten gidecek yani. Beraber dirsek göstersen. Doğru. Zaten gitti daha önce de. Evet. Ama bu sefer çok kararlı geldiler. Hatta şimdi bu bahsettiğim olay 2016 yılının 15 Temmuz'dan 2 ay sonra bu arada. Yani en güçlü zamanları önlerine geleni biçiyorlar yani. Böyle bin kişiyi şey almışlar. E, takibe almışlar. Bilmem kaç bin kişiyi tutuklamışlar gözaltına almışlar. Falan. Öyle bir noktada girdiler bana da. Ondan böyle Ağustos ayında falan 1-2 ay önce böyle bana arkadaşlarımdan birkaç yerden farklı kaynaktan geldi. Oğlum bütün Ankara senin tutuklanacağını konuşuyor. Sen farkında mısın Ankara'da olan şeylerin senin hakkında diyorlar. Ben de Allah Allah kim, nasıl tutuklayacaklarmış Niye Neden tutuklayacaklar oğlum? Sebepler. Ben ne yaptım ki yani beni tutuklayacaklar? Böyle bir şey mi olabilir yani? Allah filan diye. Ve hakikaten adamlar bir operasyon planlamışlar. Ve bu operasyonda da e, beni Cumhurbaşkanı hakaret ettim ve tehdit ettim yalanıyla 5 yıl hapise yargılamaya kalktılar. E, FETÖ'cü bir savcı marifetiyle. Murat İnam adamın adı da. Ve içeri girdi. FETÖ'cülükten içeri girdi. Benden bir hafta sonra Cumhuriyet'in 10 yöneticileri tutuklattı. Yani gazeteci Musa Kart köşe yazarları, yöneticiler var ya 10 kişi yattı Cumhuriyet'ten içeride. Epey de yattılar yani. Ondan bir hafta önce beni tutuklamaya kalktı bu adam. Fakat tabii kamuoyu bir ayağa kalktı o süreçte. E, tutuklayamadılar neticede tutuk yargılandım işte şey adli kontrol şartı falan filan öyle bir şey sonra da beraat ettim bitti evet. gitti ama o dönemde akuta işkence yaptılar bizim altı tane ekip liderini çağırıp Trabzon Rize Bursa Bingöl hatırla Eskişehir galiba bir, bir iki tane daha ve bir vali bir belediye başkanı bir bilmem afat ifade müdürü filan öyle tipler bunlar ve dediler ki sizin başkan bütün sınırları aştı bundan sonra sizle çalışmayacağız kendize yeni yerleşke bulun. Operasyonu çıkartmayacağız sizi falan filan böyle. Bütün bunlar başkanınız yüzünden oluyor. Peki bir şey soracağım. Akut'un böyle bir bağımsız şeyi var zaten. Bütün bunlardan. Yani valiye mi bağımlı Akut? Gidip e, bir işte dernekler Müdürlüğü'ne bağlı. Dernekler yani. Müdürlüğü valiye oradan İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Anladım. Peki güzel bir konuya geçelim bu zaman. Senin bir de inanılmaz fotoğrafçılık tarafı Bence fotoğrafı bir sonraki soruya Bayağı bırakalım. Çünkü bakalım. evet yarım saate gidiyoruz bu soruda. Hadi ya. Evet <gülüyor> evet aynen. Tamam. Bir parçaya gidelim bir soluk alalım. Ah, okay. The Sprinner diyelim. The, evet. Ee, Mammal ee, gelecek. İngiliz gruptan. Evet. Norwichli İngiliz grup. Evet. Albüm Gift from the Tree. 2023. 2023 evet. Eee MemoLens'ten evet. spinner diyoruz sonra ama kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah başım döndü. Kadroyu bile yazmıştım buraya. Ama okuyamayacağım. Boşver kadroyu parçaya gidelim biz. Hadi gidelim. <gülüyor> Sevgi laflayacağız dinleyicilerim. Hararetli sohbetimiz devam ediyor. Şimdi ben biraz önce Ahmet'in söylediği gibi çok ilginç bir yerden bu akşamki programı gerçekleştiriyoruz. Daha doğrusu kaydı gerçekleştiriyoruz. Burası şahane bir ya müze hakikaten müze. Kişisel müze. Kişisel müze. Peki şimdi bir ilk şunu soracağım. Burası... Burayla mı kalacak yoksa bu daha genişleyecek mi burası veyahut da herkesin görebileceği bir e, formata gelecek mi? O, ya o ileriki konu ama şu anda benim tek derdim bunları ko koruma altına almaktı. Çünkü Hı. bunlar yıllarca evde kutularda kolilerde orada burada durdu. Ev büyük olduğu için hep saklayabildim yani biz yan gelmedi bir şey ama bazıları kırıldı falan ama. Yani saklayabildim ama tabi bunları bir gösterebilmek de, sergileyebilmek de önemli olan. Hmm. Burası bizim eski bir depoydu, garajın üstünde. Evin eski eşyaları, babanın eski fabrikadan kalanlar falan bir sürü şey vardı burada. Bir de ailenin de başka yerlerden de hani fazlalar buraya geliyor. Ev büyük olduğu için bize Ev, toplanıyor aburuyor, çok toplanıyor, şey. Evet. Dolayısıyla hani ben burayı gözüme dikmiştim zaten. Buraya bir yani başka değer mi? Yapacağım? Buraya evet, lazım. Doğru. Buraya boşaltmak lazım. Neyse becerdik de boşaltmayı. Bizim Filike'de bir yazımız var. Oraya yolladık bir takım şeyleri. Dolayısıyla çok nefis bir alan çıktı. Burası 106 metrekare. O inanılmaz yani. bir yer yani. Ve tek salon yani, 106 metrekare bir yer muhteşem, yani. Muhteşem muhteşem. Evet. evet o çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ee, bir de şimdi ikinci soracağım. Bu hemen e, şu anda siz bir dinleyiciler göremiyorsunuz ama ben Nasu'nun kitapları gözümün önünde. Ha, nerede arkanda o? evet şahane bir sandık içinde o onun da bir mutlaka o bir hikayesi var. müthiş hikayesi tamam. var. Sandıktan girelim kitaplardan çıkalım tamam. o zaman. O sandık Mustafa Kemal Paşa'nın zaferi kazandıktan sonra Cumhuriyeti kurma süreci ve arkasındaki devrimler sürecinde hani söylediği var ya asıl şimdi gerçek mücadele başlıyor. Aydınlanma mücadelesi, çağdaşlaştırma mücadelesi. Bu da bir savaş. Cehalete ve bağnazlığa Esas. karşı verilen bir savaş. <gülüyor> Ve Atatürk işte yurt gezilerine çıkıyor trenle, bütün Türkiyeye geziyor, dertleri dinliyor, anlamaya, sorunları anlamaya çalışıyor, onlara çözümler üretmeye çalışıyor ekipleriyle beraber. Ve, o, ve bütün bu yolculuklarına giderken kitaplarıyla gidiyor tabii ki. Çünkü inanılmaz kitap okuyan bir adam hepimiz biliyoruz yani. Dünyada onun kadar kitap okuyan Bilmiyorum. lider yok. E, dolayısıyla şey, yolculuklarına giderken kitaplarını Kurtuluş Savaşı'ndaki, Milli Mücadeledeki tıpkı o savaşa giderkenki e, mühimmatlarını taşıdıkları mermi sandıklarıyla Milli taşıtıyor. Taşıyor. ...bu o mermi sandıkları... 1930'larda kullanılan mermi Oo, sandıklarından biri bu. Muhteşem. Yani, a, yani Atatürk kullanmamıştır ama... Aa, o, ...aynı ama sandıklardan aynı sandık, biri yani. Evet. O sandıklardan biri şahane, bu. Şahane, şahane. Senin kitaplar süper. Ben gibi. de kitapları... Şey evet, oraya koydum. çok. Hep aklımda vardı, Atatürk'ün mermi sandığına koymam lazım Hı. bu kitapları bu müzede diye. Kolay değil tabii bulması. Buldum Hı. bir yerden, bir arkadaşım şey şeyinden cuk oturdu yani. Şahane, Kaç şahane. Kaç kitap var içinde? Ben yedi tane kitap yazdım. Yedi kitap. Ama birkaç tane ortak kitap, kitabımız var bizim ikinci Everest tırmanış kitabını başka birisi yazdı. Ee, i̇şte Ali Paşa'yla alakalı bir kitap var. Babamın bir mad mad Cumhuriyet Madalyonları ile ilgili bir kitabı var filan böyle. Biraz bahsedelim kitaplardan şimdi. Bir Dağcının Vallahi... Güncesi Everest'te ilk Türk. benim ilk, ilk kitabım Türk. 24 yaşında yazdığım Bir Dağcının güncesi. güncesi. O ilk Tanrı Dağı. Türklerin en kusal dağı. Tanrı Dağına yaptığım tırmanıştaki tuttuğum günlük o. Ee, aslında şöyle bir hikaye oldu. Daha doğa sporlarına başladım da 20 yaşında. ...bir taraftan kendimi teknik olarak, fizik olarak geliştirmeye çalışıyorum ama... ...bir yandan da böyle hani çok güzel yerlere gidiyorum. Işık Dağı'na gidiyoruz, Hılgaz Dağı'na gidiyoruz, yayla evlerinde kalıyoruz. Böyle bir metre kar... ...bizden başka hiç kimse yok. Evet. İki kişiyiz. Yani resmen kalp atışımın sesini duyduğumu biliyorum yani. O doğadaki kar sessizliği içerisinde. Ee, işte yayla evleri var, kapısını açıyoruz açık zaten giriyoruz içine. Sağdan sola odun topluyoruz. Orada bir şömine var. Yakıyoruz. Bir ocağımızı açıyoruz. Yemeğimizi yapıyoruz. Kulübede fıstık gibi çadırda kurmuyorsun... Hı. Nefis, Hı. sıcacık bir yer. Çıkarken temizliyorsun, kapatıyorsun, dönüyorsun yerine evine. Böyle anlatıyorum yurtta okulda, sınıfta arkadaşlarım ama eksik kalıyor. Göstermek lazım. 21 yaşında ilk fotoğraf makinemi... satın aldım ve fotoğrafçılığa başladım. E, 24 yaşında Tanrı Dağı'na giderken ilk defa yük, böyle yüksek bir dağ tırmanışına gidiyorum. E, yurt dışına yurtdışında bitirmalış için çıkıyorum. Ruslarla çıkacağım. E, bir kelime Rusça bilmiyorum. Adamlar bir kelime İngilizce, İngilizce bilmiyor, bilmiyor böyle öyle bir dönemdeyiz. Günlük tuttum. Her gün yaşadıklarımı kendime ya ve ben de sonra paylaşırım Olursun. arzusuyla kendim için yazdım aslında bunu ve yazarlık girdi hayatıma 24 yaşında. İşte 27 yaşında Everest'e ilk türkü yazdım. Nasıl Şeyi anlatsana bir ya. Böyle ben de, ben de böyle detaylara bayılırım mesela. <gülüyor> Ruslarla birliktesiniz. Adamlar İngilizce bilmiyor. Sen Rusça bilmiyorsun. Falan. Türkçe bilmiyorlar. Bir yemek yapıyor. Süper şey anlaştık. Yapılıyor. Nasıl oluyor bunun keyfi? Yani? Nasıl oluyor? Yani kimsenin olmadığı ve çıtın ya. çıkmadığı bir yer yani. Adamlar şimdi tabii şimdi 89 yılında Berlin duvarı yıkıldı. Evet. 91'in sonunda da Sovyetler Birliği dağıldı. 92'de ben ilk girenlerdenim eski Rusya topraklarına. Ha. Dolayısıyla çok ucuz her şey. Hatta onun hikayesi de şöyle. Şimdi ben de böyle dedim ya 22-23 yaşında Türkiye'nin ilk 8 binlik yapan dağcı olmaya karar verdim diye. Karar verdim de nasıl oluyor bu iş? Nereden Nereye hiçbir şey bilmiyorum. Türkiye'de kimse bilmiyor ki yani. nereden Ben nereden bileyim yani? Bilen yok. Bilmiyorum. Ben sadece kararı verdim bilmiyorum. yani. Soralım <gülüyor> durumu yok. Şimdi yana yakala böyle bir yol arıyorum. Bir fırsat arıyorum. Ulan nereden ben İnternet başlayacağım bu işe diye. İnternet yok. Soracağım adam yok. Hiçbir uluslararası network'üm yok. Hiç yani bilgiler üniversitesi, işletme fakültesi öğrencisi bir, bir tipim yani bitirdim üniversiteyi. <gülüyor> Sadece hayallerim var. Amcalardan Google yok. <gülüyor> Hiç. Hazreti Google da yok. <gülüyor> Hazreti Google yok. <gülüyor> ve böyle... Ben yerde gökte fırsat ararken... ...kapıdan içeri fırsat girdi ve merhaba dedi. Bizim okula gelen bir Rus misafir matematik profesörü... ...Dimitri Korotkin adı. Ee, okula Bilkent'e gelmiş, o da dağcı. Ben de işte okuldaki dağcı kulübünün başkanıyım. Ee, toplantıya geldi adam. Her hafta toplantı yapıyoruz, yüzlerce öğrenci yetiştirdik falan. Laf lafı açtı, sohbet ettik. Çok güzel, harika, çok da iyi anlaştım adamla. O da Leningrad Üniversitesi Dağcılık Kulübü Club Bars'ın üyesi. Club Bars tabii ileri bir dağcılık kulübü. Yani, üniversite kulübü dağcısı, dağcılığı kulübü ama yani bayağı performanslı tipler. Laf lafı açtı ve şunu anladım. 92 yazında tam benim mezun olacağım sene Leningrad Üniversitesi Dağcılık Kulübü Club Bars Önce Kırgızistan'da Terskeloto diye bir bölgede ileri bir e, tırmanış eğitim kampı yapacakmış, kendi öğrencilerine beş tane tırmanış yapacaklar, bir beş binlik, iki dört binlik, iki üç binlik. Oradan da Tian Shan dağlarına geçecekler, Tanrı dağına Kantengri'ye çıkacaklar. İnanılmaz, iki aylık program, üniversite programı ha. Çok üniversite iyi, kulübü programı iyi, süper. yani. <gülüyor> Benim tepem kulaklar dikildi. Dedim ki Dimitri, ya biz katılabilir miyiz Türkiye'den böyle bir faaliyete? Yani biz de katılın. Türkiye'den eminim çok daha acı ister evet, ya. Tanrı da ya. Türkiye'nin en kutsal daha başka bir şey mi var yani? Dur bir sorayım dedi. İşte konuştuk Club Bars yetkilileriyle. Birkaç gün sonra buluştuk. Bir, o, üniversitede yine. Evet dedi katılabilirsiniz adam başı 500 dolar. <gülüyor> 500 dolar para bile değildi böyle bir şey için. Şimdi helikopter falan var yani. <gülüyor> Şimdi dedim ya <gülüyor> 89 Berlin numara 91 söyletler. Profesör maaşı 25 dolar. O, o yıllarda. Ayrı, ayrı, ayrı. Dolar bir para yani orada. Tabii, kapalı, tabii, çok tabii. kapalı bir ekonomi olduğu için. Tabii. Ama daha yeni açılıyor. Dolayısıyla çok bedava. Ben hemen Türkiye'deki bütün elit dağcı arkadaşlarımla paylaştım. Arkadaşlar dedi bakın böyle bir fırsat çıktı. Bir daha ka Kaçmaz yok, yani. E, 500 kişi vardır orada toplamışsınız. <gülüyor> 8 kişi ilgilenir. <gülüyor> <gülüyor> Ama o oçağa binme tarihi yaklaştıkça onun o su çıktı, bunun bu su çıktı. çıktı. Ben o oçağa tek başına bindim. Aa, <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> o karar ...hayatımı değiştirdi. değiştirdi ha? O tek tek... ...50 kiloluk iki tane sırt çantası ile bindim. İçine doldurdum ne bulabildiysem... ...çikolata, vitamin bilmem ne... ...ıvır kıvır... <gülüyor> ...bilmiyorum ki ben de 7000'de ne olacağını... <gülüyor> ...soğuk, yani. tek bildiğim çok soğuk. Oksijen az. Böyle böyle bir gittim... ...indim havalimanına, şey, Almatay'a... ...buluşamadım adamlarla... ...bir gün sonra geldiler... ...kimseyle anlaşamıyorum, arıyorum telefonu... ...bir tane telefon var elimde... ...niyet Valere diyor, Valera ile buluşacağım... ...niyet Valere diyor karısı... ...hiçbir şey söyleyemiyor bana <gülüyor> Niyet beleri ne diye yok. Belere yok. yok. Peki yok. nerede o niyet beleri diyor. Böyle <gülüyor> havalimanında böyle bekliyor hiçbir yere gidemiyorum da ya. Nereye gideyim? Türk konsolosluğuna mı gitsem acaba filan diye düşünüyorum böyle. Ne yapacağım şaşırmış durumdayım. Neyse ertesi sabah buluşuk adamla. Ertesi gün ya yani geldi. <gülüyor> Bir gün randevuyu kaçırmış beni karşılamaya gelen. Başladık. İşte önce Ters Keylato'da Kırgızistan'da o işleri yaptık. Oradan Tianşan'a geçtik. Şimdi orada tabii ee, yabancılar başka parayla biniyor. Ben Rus gibi davrandım evet. orada. Ama uçağa binerken binemedim çünkü kimlik göstermek gerekiyor. Ve bizim ekip de beraber bilmem kaç gün otobüs yolculuğuyla gittiler mecburen. Beni de bırakamıyorlar. Evet. Uçağa binemedik çünkü çok para vermemiz lazım. Evet. Onlara 3 kuruş ama yabancıya öyle. Ee, diğer yerlerde pasaport kullan Ben de onlar gibi geziyorum. Rus gibi geziyorum aralarında. Evet. Ama uçak deyince olay değişiyor. Şey. Kimlik lazım. Evet. Neyse. Ee, işte öyle başladım. Yüksek irtifada Ağcılığına. Ondan sonra e, işte Ruslarla böyle o Karlı Operi diye bir ünvan olduğunu fark ettim ilk 2000 niktirmanlı şımda Tanrıdan da Karlı Operesini iyi barsin, no öyle filan acayip karizmatik yani. Yıkılıyor karizmadan yani <gülüyor> ve hatırlıyorum kendimi bir süre oturdum kendimi tarttım. Bu hedef nasıl bir hedef olur filan diye çok karizmatik çünkü. Sonra dedim ki, oğlum sen bundan daha zorları ne hedefliyorsun? Eğer o daha zorlarını yapabilecek ayarda bir sporcuysa bunu zaten yapabilmen lazım. O zaman önce bunu hedefleyeceğiz dedim. Okey dedim. Karl olacağım. Ondan sonra işte hemen zaten Türkiye Dağcık o bahsettiğim milli takım seçmelerini başlattı. İkinci 7.000'liğime Lenin Dağ ile milli takımın başında gittim. Hatta acayip bir performans gösterdim orada. Tian Shan, Tanrı Dağ, piramit şeklinde bir dağ. Yani teknik tırmanış. Süratli olmanın avantajı o kadar da büyük değil. Ama Lenin daha upuzun düz ayak bir sırt tırmanışı. Süratli olmak çok farkı getiriyor. Ve Lenin'de e, son kamptan 5950 metre 734 metre zirve 5950'den bir çıktık. Biz dört kişiyiz. 18 kişilik bir Rus takım var birkaç ekip. Ben önden ve böyle hani dizime kadar değil ama dizimin yarısına kadar batan bir karda bata çıka. Bütün izi ben açtım. Zirveye kadar bütün izi ben açtım. ...benim açtığım izden arkamdan yetişemediler. açmak çok zor bir iştir. Bat açıka, bat Ama açık izde çok daha Abi rahat açık edersin. Açık izde ezilmiş yere tabii. basıyorsun. Çünkü. Açık izde e ezilmiş yani. yere basıyorsun. Ben Lenin'de tırmanışında anladım... ...bu spordaki gerçek yerimi ve... ...çok daha ileri yerlere ulaşabileceği... Hmm. ...çünkü bu iş sürat işi. Hızlı bir dağcıysan... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...teknik bilgi becerinde varsa... ...oluyor. Mesela bak Lenin'e öyle çıktım... ...federasyonla çıktım, para ödemedim... Tanrıdağ'a 500 dolar ödedim. Kozyeski ve Komünizm'e 3. ve 4. yedi binliklerime 2 bin dolar filan ödedim. Oradan Tian Shan'a geldim. ikinci kez geldim. Lenin'den sonra da gittim Tian Shan'a. Ama olmadı orada. Çıkamadım. Çok kötü bir hava vardı. Ekip son son etabı geçemedik. Ana kamp herkesi geri indirdi. Çünkü Ruslar öyle bir disiplini tutuyorlar ki her şeyi. Her dağcı hakkında, öğrenci hakkında bir dosya var. Katıldığı faaliyetler, dereceleri, kabiliyeti ...bundan sonra hangi seviyeleri... ...orada işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye derecelendirmeleri var... ...AB falan diye... ...hangi seviyede tırmanışa gidebilir... ...çünkü böyle seviye atlayıp da gidemiyorsunuz... ...seviye inanılmaz mekanik ve... ...planlı, organize, sistemli bir yapıları vardı... Hani benim kart hamili yakınımdır Öyle bir dünyaya... <gülüyor> i̇nanılmaz profesyonel... ...çünkü çok riskli ve tehlikeli bir şey... Tabi. ...bir de adamlar zaten üst düzeyde riskle çalışıyorlar... Şeyler. ...bir taraftan da... Hı. ...ve böyle işte neyse... Son 3-4'ü de öyle yaptım. Pobeda'ya tekrar gittim. Ama 2-7 binlikten geldim. Süper aktif ettim. Zaten hızlı bir dağcım. Bir de 2-7 binlikten gelmişim. Pobeda'da geldim orada Tian Shan'a. Arkadaşlarım var. Bir sürü insan tanıyorum. Bir ekip buldum. Fakat ekiple başladık tırmanış ama aramızda, tempomuza inanılmaz fark var. E malzemeleri de bölüşüyoruz. Yani çadırın polleri bende, kuvaşı onda. İşte tencere onda, yakıt bende. E biz hepimiz bir yere gelmeden hiçbir no, bir şey, şey, yaramıyor. Şey, şey yaramıyor. Bir saçma bir durum. E ben önden gidiyorum, bunları bekliyorum, üşüyorum. Bunlar bana yetişecek <gülüyor> diye böyle hırpalanıyor filan. Bir saçma bir durum oldu. Biz yolun başında dedik ayrılmamız lazım. Yani sen kendi tempona git. Yukarıda bir ekip daha var. Bizden bir gün önce çıkan onlara yetişmeye. Hmm. O zaman dedim ben onlara yetişmeye çalışayım bari. Bastım yukarıya. Buldum o grubu, Tom's grubu, Sibiryalı. Çadırını. Çadırda kimse yok. Bayanısında herifler yok ortada. Yani bir 5-6 kişi olması lazım Nasıl? yani. Kimse yok. Ben girdim çadıra. Tek başımayım. Hiç kimse yok. Bir günlük rota var zirveye. Son kamptayım yani. Geçen sene de oraya kadar geldim ama ana kamp oradan hepimizi geri çekti. Deneyemedim yok. yani o. Bir, e, bu bahsettiğim yer 6.980 metre. Popeda Dağı'nın önden baktığımızdaki sağdaki sırt hattının en tepesi. Oradan sonra 4 kilometre bir dümdüz travers var. 7000 metre 4 kilometre bir travers var. Her tarafı açık yani. Korkunç fırtına yani. Sonra bir 400 metre bir teknik tırmanış var. O 7, şey, 7000'deki 4 kilometre traverse giremeden geri döndüm 93'te. 94'te geldim, çadıra buldum tam oradayım. Yani basacağım gideceğim ertesi gün ama adamlar yok. Kimse. Ekip yok yani. <gülüyor> Ay, i̇yi haber değil tabii ekibi evet, tabii. Sabaha karşı bunlar böyle 7-8 gibi buz gibi donmuşlar. Bir karmarsa kalmışlar. Aralarından birileri çok hırpalanmış. Hı. Çadıra kadar gelememişler. O şey sırt hattının üstüne kalmışlar. Kalmış, kalmış. O 4 km'lik sırt hattında yani. kalmışlar. Neyse bunlar sağ salim geldiler. Anormal hırpalanmışlar. Orada da böyle dişleri altın olan bir Sergey diye bir dağcı var. Ona da baktı ve Ben konuştum bayağı ona. Dedi ki sen buraya çok hızlı gelmişsin. Bence dedi sen buradan basket hava iyi dedi. Malzemeni bana bırak. Biz çadırla toplayacağız, gideceğiz. Senin sırt çantanı gömeceğim bir yere, senin bulacağın şekilde. Sen al yanında çok hafif malzeme basket dedi çok hızlı iyisin, iyisin buraya kadar iyi gelmişsin dedi beni bir gaza getirdi. Tam da bana <gülüyor> lazım olan şey. şey onu duymaya ihtiyacım <gülüyor> var yani benim de. Sergi hani... dişleri bana ver devam ediyorum altınları alayım. <gülüyor> sonra ile tanıştım ta 8 <gülüyor> miniklerde bir yerde. Ondan sonra e, hakikaten ben bir girdim o rotaya ama anormal hızlıyım yani çok süper aklimatizeyim motivasyonum çok iyi hava da iyi Allah'tan. Böyle bir baştırdım. tek başına Tek başına. Yani. Tabii, tabii tek. Bak, bak. So, Sola çıktım sol pobedaya. Evet. Ve pobedanın dünyadaki sekizinci sola tırmanışını yaptım. Türkiye'nin de en yüksek sola tırmanışını yaptım. Ondan sonra dönerken tabii işler değişti. Çünkü giderken arkamdan yediğim fırtınayı, rüzgarı arkamdan i̇şte gelince ben... o kadar etkiliyorum. Yüzümden yedim. Ve o kadar beyaz ki ortalık bak. Anlatamayacağım kadar bir beyaz parlaklık var. Yüzümde güneş gözlüğü var. Hiçbir şey göremiyorum. Beyazlıkla hiçbir şey göremiyorum. Öyle bir an, anlara geldim ki dönüş sırasında ama bu. Hı <Gülüyor> hı. Yani i̇zleri izleri bulmam lazım. O sırtı attın çok geniş bir sırt hattı sonuçta. Yanlış yere gidersen uçarsın bir tarafa. Görmüyorum izleri. Parmaklarımla böyle krampon izlerini ellerimle arayarak buldum. O kadar beyazdı yani evet. yerde böyle. Hani, cık, gözümü çıkartıyorum bakıyorum böyle bir izi bulmam lazım çünkü gidebilmek için çünkü. Neyse. Yar e, geldim başabşabeleye zirveden. Var var var. Her gidişle çantamı aldım. Şey ya, yaşam ben makai bir ayrı bir şey anlıyorum. Oh, tabii. Ve ondan sonra işte. E, i̇nişe geçtim. O bizim şey sergeleri yakaladım. Tom Segi'yi yakaladım. E, işte 13 saat falan hiç durmadan indim. Hiç durmadan. Yani o şeyden ama bir kampta kaldım. Yani zirveden dönüp son kampta kaldım. Kaldım ondan Ertesi sonra. sabah 13 saatte tek seferde evet. indim rotayı. Yani batonları öyle bir yapıştı. Ellerimi açamadım indiğimde aşağıya. Çünkü sürekli evet. tutmak zorundayım. Dandan da crampon'u bir yanda dengeliyorsun batonla. Hakikaten ellerim ağrıdı yani. 13 saatte de Gece ya. yattım. İmmeden düz tutsan 13 saat tutamaz. Acayip yorgunum <gülüyor> ve uyumak istiyorum. Abi sabah 8'de uyandırdılar beni. Çünkü Türk tacının popedeye solo çıkışı efsane olmuş bütün şeyde. Ee, Güney İnelçek Buzun'daki kamplarda. Çok, çok az bu 8 kere olmuş yani dünyada. 7 kere olmuş ben 8. yapmışım yani. Böyle herkes tebrik ediyor ya ben o kadar yorgun Uyumak istiyorum ama kalktım mecburen yani. Herkesin tebriklerini kabul ettim evet. bilmem ne. Sonra bana uzun uzun anlattırdılar. Ben de şey ya dedim ki ya işte 4 saat 10 dakikada buradan buraya gittim. O traversi geçtim. İşte bilmem şu kadar da buraya geçtim. Sen bir yazsana bakayım şunu bana dedi. Bir tane Borotkin diye 6 kere Popeda'ya çıkmış bir dağcı var. 7. de öldü sonraki yıllarda. Ay, Allah rahmet eylesin. Yazdım. Evet, Allah rahmet eylesin. Hepsi birbirine gösterdiler. Bak böyle geçti işte obelisk'e bu kadar zamanda çıkmış. Traversi bu kadar zamanda geçti. Böyle birbirine gösterdiler. Aşağıdan dürbünlerle de görüyorlar zaten. Neyse ondan sonra bitti iş Carlo para oldu. Yani Acayip istediğim bir hedefe ulaşmış durumdayım. Artık döneceğim eve, işte, helikoptere bineceğim. Kar karaya geleceğim. Oradan da işte otobüs, uçak falan fıstık. Parayı ödeyeceğim. Hani tırmanış yaptım. Bir borcum var adamların. Yedim içtim. 15 gündür oradayım yani. Bunun yok, bir parası pardon, var. Para istemiyoruz mu? İstemediler evet, abi. Senin bize borcun yok dediler. Vay, vay, İnanamıyorum var, yani. Var. Ve benden alacakları bin dolara ihtiyaçları var. var. Evet. Hayır dedi. Çünkü adamlar sporda başarıyı onurlandırıyor. Evet. Performansı ödüllendiriyor. Evet. Evet. Aşırıda öyle işte Ya evet. böyle şimdi böyle o kadar bu işlerden şey oluyorum ki duygulanıyorum ki bizde olsa ne olur biliyor musun? Abi sen erken geldin sen ne yapayım? <gülüyor> ekstra. <abi." Tabii, gülüyor> ekstra. Tabii tabii iki bin abi. Sen bin yerine bize bin beş yüz vereceksin erken geldin abi çünkü. Bak senin için yapıyoruz bunda. Böyle laflar var <gülüyor> abi, abi yani senin için diye bir cümle var Türkiye'de başlarken. İşte ondan sonra tabi... Bu tabi... <gülüyor> Fakat bir şey söyleyeyim mi? Bu çok enteresan işte. Spor ahlakı böyle, yaşam ahlakı evet. böyle. Vatanın yönetim ahlakı böyle. Öyle, Öyle yani şey olursa cennet olur. Evet, işte. Öyle evet. olursa cennet, cennet olur. olur. Tabii. Tabii, Çünkü tabii. o zaman ehliyet, liyakat, nitelik kazanır. E, yani. Yani hem şericilik, yandaşlık, Lık nepotizm falan, onlar olmaz. Performans adamlar o para onlar için iyi bir para. Hayır dediler ya. Can. Vazgeçtiler yani. <gülüyor> o paradan vazgeçti adamlar. <gülüyor> Gerçekten şaşırdım yani. bu. Evet. Gerçekten. Hmm. Ve bu olay, bu karlópary olduktan sonra şimdi ben aslında 20 23 yaşına Bir şey Bireyim. soracağım. Yürüyüşün değişti mi karlópary? <gülüyor> Bence kesin değişti. <gülüyor> kesin. Çok havalı bir şey ya. <gülüyor> karlópary yani, abi. Yani. Bak abi Daha karizmatik bir hayvan var mı dünyada yani? Yok yani. vallahi. Ya ben karlópary değilim ama bir tane <gülüyor> leopar ceketim var. Onu giyince çok yürüyüş değişiyor. Havan değişiyor. <gülüyor> evet. <Biliyorsun> bak ben <gülüyor> bu 5-7 24 ayda tamamladım. Benden sonra ikinci Türk Dağcı 25 sene sonra çıktı. 2019 yılında çıktı. Var, var, var. 25 sene boyunca bir tek bende bir, bir tek Türkiye'de Karlo Operu'nun. Yani. Neyse zaman, dur, bir emeğiniz, şeyden sağlık sağlık sanırım şey izin ver. Tabii, abi, buyur, ben, Şimdi ben üniversitedeyken Türkiye'nin ilk 8 binlik yapan Dağcı olacağım dedim ya. Evet. 14 tane 8 binlik daha var. En kolayına gideceğim zaten. En kolayına razıyım yani. Ama Karlo Operu'nun beni bile şaşırtan bir performansla ulaşınca, ulaşınca ilk 8 binlik denememde Everest'e gitmek gibi bir fırsat çıkmıştı karşıma. O da şöyle oldu bu e, Pamir Dağları'ndaki tırmanış sırasında bir İngiliz ekiple tanıştım. Onlar da e, Kojoneskaya ve Komünizm'e bir sonra ertesi sene 95 yılında Everest'e gitmek üzere hazırla antrenman için gelmişler. Ve bu sefer ilk defa Tibet'ten gidecekler. Ve Tibet rotası ilk kez 95 yılında ticari ekspedisyonları açıldı. Ondan önce 1953'ten 94'e kadar hep Güney'den, Nepal'den güneyden. tırmanılıyordu. İlk defa Kuzey'den rota açacaklar. Yeni bir rota. O, o da yani yapılabilir biraz daha teknik. Ee, ben de böyle hani bunlara dedim ki şey hani dedim ya size Platon'un ruhun düşünmek evet. ruhun kendisiyle konuşmasıdır diye aynı şeydi. Bunlara şunu dedim. Ben dedim buradan ikinci kez Popede'ye gideceğim. Geçen sene denedim. Ana kamp izi, ekip e, ana kamp izin vermedi geri dön. Deneyemeden döndüm yani. Şimdi buradan gideceğim. Eğer çıkarsam, Karl Popper olursam Everest'e gidebilecek hale geldiğime ikna olacağım ve seneye sizle geleceğim dedim. Eğer çıkamazsam yani 4-7 binlikte kalırsam başka 8 bini yani Mantığım nasıl çalıştığını göstermek için söylüyorum bunu. Hakikaten Evres'e çıkamasaydım, şey karlöpor olamasaydım Evres'e Evres e gitmeyecektim. gitmeyecektim. Başka 8 arayacaktım. karayacaktım. Henüz Everest'e hazır değilsin oğlum diyecektim. Ama solo çıkınca tabii olay evet, değişti. O, başka bir şey. Başka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Evet şahane. Evet. Peki bir parçaya gidiyor muyuz? Bir parçaya gidelim. gidelim. Nefes alsın. Ben, evet. ben bile nefes alma ihtiyacını seviyorum. Oksijen daraldı, maskele Esperanza Spalding. Diyeceğiz, evet. Ee, yine zor isimli bir parça. Ee, Nao, Ao Marco Temporal diyeceğiz ee, ama keyifli bir parça. İsmi ee, korkutmasın sizi. İsmi korkutmasın. Esperal'da, Esperanza 5 ee, adet Grammy ödül almış en iyi caz vokal dağında. Bu albümde 2023'ten. Aa, esas basçı biliyorsun. Bas gitar çalıyor, evet. şarkıcı, söz yazarı, besteci ve 1984 doğumlu. Genç bir sanatçı. Aa, yani. Çıtır. Geç. Evet, Hakikaten gencecik. Yani esperanza derken böyle çıtır çıtır ses geliyor arkasından. <gülüyor> e, Hep birlikte dinliyoruz. A bela deixa o que ela ...sevgili laflayacağız dinleyicileri... ...8.850 metreye çıktık indik... ...Himalayaları... ...şey yaptık... ...arşınladık... ...arşınladık... <gülüyor> ...böyle gelgeç anı yaptık... ...fakat bu... ...Himalayaların... ...bir özelliği daha var... ...böyle herkesin dağa çıkıp indiği falan filan ama... ...pek şahit olmadığı bir olayı daha var... ...burada bir... ...nikah var... Aa, e, evet... Himalaya krallıklarında, Bhutan'da. Evet. Butan'da. Dedim yani ben e, üniversitede değil ama üniversiteyi bitirdikten bir, birkaç sene içinde yani. Burada sıra dışı şeyleri ben de çok severim. <gülüyor> çok güzel bunun hikayesini de alacağız şimdi tamam. e, Yani o, üniversiteyi bitirdikten sonra aldığım bir karar bu. Üçüncü kritik kararım yaşamımla alakalı. 40 yaşından sonra evleneceğim, yurt dışında evleneceğim dedim ya. O da işte e, 2009 yılında 41 yaşında e, Nepal, Bhutan, Sikkim, üç tane Himalaya krallığı var. O bölgede. Bu krallıkları motosikletle gezeceğiz. Bhutan'da da evleneceğiz gibi bir plan bu. Tabii Bhutan biraz enteresan bir ülke. Yani ben yüzün üzerinde ülke gördüm. Çok zor girmesi çıkması falan. O açıdan. Yani mi? izin alması bir, hmm. bir şey, bir prosedür ve biraz pahalı. Ee, o zamanlar günde en az 220 dolar harcamalı bir programa dahil olabiliyordunuz. Ama böyle günde 1000 dolarlık oteller de var. Yani. Aman Kora otelleri var. Dünyanın en pahalı otel İki tane var Bhutan'da. Öyle bir yer. Yani Bhutan biz Nepal'in düştüğü hataya düşmeyeceğiz. Bize hmm. zengin turist gelsin diyen Kafasında. bir kafada bir ülke. Çok çok da güzel, enteresan bir ülke. Çünkü herkes geleneksel kıyafetiyle geziyor sokakta. Hmm. Yani gezerken Orta Çağ'dasın. Süper. Ya öyle bir coğrafi. <gülüyor> Zaten işlemeli olmayan, renkli olmayan, süslemeli olmayan bir bina yok. yok. Bir tek yapı yok. Her yer rengarenk ve çok güzel. Herkes İngilizce konuşuyor. Kaç metrede bu ülke? Ee, bu ülke tabii Himalyalı'nın eteklerinde hmm. bir yer. Dolayısıyla bir, belli bir yüksekliği kapsayan bir ülke ama %70'i orman. orman. Yani gene 2003 binler falan, falan yani. Da. Ve yasa, yasasında var. Bu krallığının en az %75'i %70'i orman olarak korunacak diye. Yasa, yasaları öyle yani. Bak Üzürüm. şunu garanti veriyorum. Bu dedi ya herkes e, orta çağ gibi dolaşıyor orada. Bu CHP'li e, belediyeler değişmeseydi biz de orta çağdaki gibi <gülüyor> dolaşıyorduk. E oraya kimsenin, doğru gidiyorduk valla. Kimsenin ne kıyafet alacak parası vardı. Ne yemek yiyecek restoranı vardı. Evet. Valla. Orta çağ iyi dedin. Orta, ilk çağda. <gülüyor> ve başlıyor. Hepsi İngilizce konuşuyor. Evet. Acayip saygılılar Bunlar... ve gururlular. Biz böyle bir gün şöyle bir şey geldi başımıza. Beş tane motosikletiz. Acayip havalıyız. Bu tanıda motosikletle gidiyoruz böyle. Yani havamızdan geçilmiyor. Kolay mı? Karla para geldi. Çok mutluyuz falan böyle. <gülüyor> bir yere girdik. Bir kafeterya gibi bir yere. Bir yolun ortasında bulduk. Ya dağın başında bir küçücük saçma, bir tezgahta adam incik boncuk satıyor... ...İngilizce konuşuyor çatır çatır. Düşün ya yani. Öyle bir yer yani. Evet, sağ olun. Ve Butan Kralı Oxford mezunu. parlamenter demokrasiye geçirdi ülkeyi. Ve ülkenin felsefesi şu... ...bizim için önemli olan gayri safi milli hasta değil... Gayri safi milli mutluluk no. endeksi koydu. Yani dünya literatürüne mutluluk endeksi evet. diye bir şey getirdi adamlar yani. Evet. Öyle bir hikaye. Çok ilginç bir hikaye. Evet. Neyse bu bahsettiğim evet. işte dağın başı geçidin bir yerindeki bir kafeteryaya girdik. Dediğim gibi havalıyız. Bizim ilerden de bir tersi çıkardı sigarasını bir şeyini içiyor. Abi kadın bir geldi böyle oradaki şey. Dağın başı yani. Kapıda görmüyor musun dedi kocaman şeyi. Kapıda da nal gibi sigara içilmez yazıyor. Aa, kovdular bizi. <gülüyor> Bak biz böyle havamızdan geçinmiyor diyoruz çok ya. Bir anda kuyruğu sıkıştı. <gülüyor> sigara içiyorlar, içiyorlar. Ben hayatımda sigara içmedim de. Bunlar sigara içiyor diye kadın bizi çok kovaladı. Kovaladı. <gülüyor> çok iyi. Biz böyle kös kös süklü bir, ulan ne oluyor falan deyip çıktık dışarıya. Ya, abi ne oldu şimdi biz <gülüyor> <gülüyor> Ne çok olduğumuzu iyi, şaşırdık ya. Yani. Müşteriyiz kardeşim yani söndürürüz sigarayı yeriz içeriz paramızı veririz. Aynen veririz Veriz, tabii. Yok, o, abi, o da yok. Kovaladık bakalım. Güzel. Güzel. Güzel. Burada İstanbul'da... Fosur fosur millet. Restoranlar var. <gülüyor> kül tabakları böyle. Hmm, alüminyum kağıttan yapımı kül da dağıldı. <gülüyor> restoranlar var. Denetleme geliyor diyorlar. Hop alüminyum Hemen yok ediliyor. Tabii, tabii. Kendi, <gülüyor> kendimize, kendi kendimize yalan söylemeyi ne kadar çok seviyoruz. Yani. İşte Önce kendimizi aldatıyoruz. İlkesiz olunca maalesef tabii. arkadan başka sorunlar çıkıyor. Tabii. tabii. tabii. Yani değerleri korumazsan çok doğru. her tür riske açık hale geliyorsun. Çok doğru. Evet, hani anayasaya bir kere delmekle bir şey olmaz dendi ya. ya işte de oradan buraya geliyor yani. Evet. Oradan Aynen. buraya geldik. Yani tabii. ya anayasa hiç kere delmemek lazım. Yani bir kere delince de delersin çünkü ikincide geldi üçüncü de delersin yani. Yol olur yol açmayacaksın. Doğru. Evet. Ben hep şunu söylerdim. Gecenin saat beşinde dört yol ağzına geldin. Kırmızı ışık var ve kimse yok. Geçersen bir kere geçersin. Bundan sonra hep geçersin. Evet. Sevgili nasu. Şimdi dedin ya bir ara fotoğraf makinemi aldım. Şu bu ilgili bir cümle söyleyeceğim ya. Ha onu ona söyle bir, ondan onu sonra fotoğraf çekelim onu. Yok şimdi ha. söyle. Şimdi söyleyeyim siz o zaman. Tabii bakalım. tabii. Ee, bu bu krallığı konusu tabii şöyle enteresan bir konu oldu bizim evliliğimiz. Ben aslında hani yurtdışı derken Nepal'i falan düşünüyordum. Kolay çünkü Nepal çok rahat kaç kere gittim ve çok da basit Nepal'deki her şey. Ee, ...Nepali Fahri Başkonsolosu var... ...Profesör Günseli Malkoç. Ona söyledim bunu. Bunu nasıl organize ederiz diye. O da dedi ki... Ya ...Nepal çok kolay. İstersen Butan Krallığı'nı deneyelim dedi. Şimdi Butan tabii... ...hayal ötesi bir şey. Hmm. Gerçekten hayal ötesi bir şey. Dedim süper olur. Neyse onun bağlantıları çok kuvvetli. Ee, konuştu, etti falan. Halledeceğiz gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle. Hani yüzde yüz değil ama halledeceğiz gibi... ...bir noktaya geldi iş. Ee, Butan Krallığı'nda mekanizma şöyle işliyor. Işte, en tepedeki kral kraldan sonra ikinci en güçlü adam çiftçi asist dedikleri. Adalet bakanı ve daha üstü bir pozisyonda bir konumdaki bir adam bu. <gülüyor> Günsel Hanım'ın da bu vatandaşla arası iyi. Onayımızı da bu verdi. Ve biz Bhutan krallığında resmi olarak evlenen dünyadaki ilk yabancı çift olduk Mine ile. Aa, evet, bizden harika. önce hiç kimse Bhutan krallığında resmen evlenmemiş. Bizim cüzdanımız... hep var yani. E, i̇nanılmaz var <gülüyor> benim hayatımda. Evlilik cüzdanımıza Bhutan krallığı yazıyor. Evlendiğimiz yerde. Ya. Boomtang'da evlendik. Yani. Ya şimdi mesela o zaman benim de bir yer aramam lazım Atilla. Böyle bir bilginiz varsa bana söyleyin yani daha. Sen de ikinci olabilirsin butanda bak. Butan Nefes, değil. Abi. Nefesin yeterse. De başkaları olmuş mu muhtemelen? Olmuş ha, muhtemelen? Olmuş tamam, oraya nefesim yetmez şimdi de. <gülüyor> bana bir yer bulursanız, <gülüyor> kimsenin evlenmediği bugüne kadar, hani bir deneme yapayım yorum. <gülüyor> <Bulursun. gülüyor> ya ben. Sen nasıl? karar verdi. Ee, nasıl? Ee, şey ben de fotoğrafçılık yapıyorum. Ay çok çekiyoruz. güzel bir şey fotoğraf çekmek. Evet. Ee, ve işte sabahın mesela gün doğumunu çekeceğiz diye taha Bulgaristan sınırına kadar yok Yunanistan sınırına kadar oradaki göllere gideriz. Gece yaralarından yola çıkarız. Üç kare fotoğraf çekeceğiz diye. Eskiden analogla çekiyordum ee, Tabii 36 kare. Tabii 36 kare. <gülüyor> Ay ne zordu ya ben Everest'te sekiz metre hep 36 karelerle gittim. Şimdi dijital dünya bin tane çek. Bir ama, seferde. ama ne kadar muhteşem bir şey biliyor musun? 36 taneyi Düşünerek, düşünerek. tabii, tabi. olarak. Ve ben Velvia kullanırdım. O hmm. Fuji'nin bir Fuji. Velvia diye 50 asa bir filmi vardı. Evet, evet, e, evet. inanılmazdı. İnanılmazdı. Yani en iyisi oydu yani. Hani evet. Normal hani Harcalen baktığında. Hani Haselblat falan Mami'ye gidersen ayrı dünya olurdu. ama 6'lı evet. falan onlar ayrı da. Ama o böyle 35 milimetreye baktığında Velvia, Fuji Velvia Olağanüstü sonuç verirdi yani. Olağanüstü. Hep onlarla çektim bu burada O da sponsorumdu. Burada <gülüyor> var, <burada. gülüyor> Me Mehmet Karan biliyorsun. Yani evet. evet, evet geldi, tabii, tabii, tabii. <gülüyor> burada onlarca fotoğraf var. Yüzlerce demeyeyim. Yüzlercesi stokta vardı da şu anda basılmış onlarca var. Aa, normal şartlarda çıkıp fotoğraf yani doğa koşullarında sabahın soğuğunda karda elin ayağın donar, nefesin donar. Buralarda bu fotoğrafları çekmek. Çok zor olduğunu ben farkındayım. Ben hem fotoğraf makinesi hem video kamera taşıdım her yerde. Yani Everest'in zirvesine, k zirvesine her yere ikisini birden taşıdım. Ya, kulağını kaşıyamazsın diye fotoğraf makinesini deklanşörüne bastım. Ama şimdi o, dedim ya ben hani üniversitede 20 yaşında başladım. 21 yaşında fotoğraf makinesi evet. aldım. Çünkü anlatıyorum insanlara anlatamıyorum ki. Yani canlandıramıyorlar Görsel gözlerim şey önünde. Lazım. Görsel bir şey lazım. O yüzden fotoğraf, video bu tür işlerde paha biçilemez derecede önemli. Yaptığımız iş ne kadar önemliyse onu gerçekten yansıtmak, göstermek, paylaşmak en az o kadar önemli. Tabii. Aksi takdirde kimse bilmez ki. Kimsenin haberi olmaz. Yani kar, kar, karına, eşine, dostuna, anana, babana, ailene anlatırsın. O kadar. Ama eğer gerçekten değerli ve iyi bir iş yaptıysan onu mutlaka ambalajlayıp, paketleyip, bir girişi gelişmesi sonucu olup, bir anlamını koyup, bir sunum haline getirmen lazım. Anlatman lazım ki başkaları da ilham alsın. Ya ben de başkalarından ilham aldım. E ...bizden de başkaları ilham alsın ve bu iş bir bayrak yarışı bu sonuçta. Yani önemli olan hep ileriye doğru götürmek. Her şeyi her ne yapıyorsan bir, bir şey koymak üstüne. Artı artı artı artı ile gitmek. Sonuçta bugün ben buraya kadar getirdim. E benden sonra başkaları götürdü. Ondan sonra da başkaları götürecek. Yani bu hep böyle olacak bir şey. O yüzden dökümantasyon çok önemli. Kayıt tutmak çok önemli. Belge çok önemli. Bak afetlerde de bu belge kayıt işi çok önemli. Evet, sen, ve, ve biz bunu 99 depreminde bile süper yönettik yani. Ondan evvel 95'te fark ederek bu takım şeyleri hazırlıkları Aksiyonlar yaparak 99'a hazırlıklı ki. girdik diyorsun. Ama afet diyorsun. bölgesinde bir kere bambaşka dertlerim var. Bambaşka önceliklerim var. Bambaşka aciliyetlerim var. Kimsenin aklına gelmiyor bir kalemde defter tutup. Ya biz hangi saatte hangi enkazdan hangi adresten kimi çıkarttık? Bunun adı ne? Ka ya Kaç yaşında? Kimliği ne? Filan. Biz hepsinin kayıtlarını tuttuk kurtardıklarımızın. Kayıt tutmak işi, afetlerde dünyanın en önemli işi. Ambulansa verdin bir çocuğu, plakası ne? Şoförün adı ne? Telefonu ne? Hangi hastaneye gidiyor? Tutmazsan bu kaydı bir daha bulamazsın ki. Çünkü o yani sıfır zamanda bir iş. O anda oluyor, yaşanıyor. Tabii, Adamı tabii, tabii. Acil Saniye durum her taraf. Içinde. Yangın yeri zaten. Oradan koş, oradan koş. Bu yaralı, bu bilmem ne, bu şu şu. Baldır kültür iş yapıyorsun. Mutlaka kayıt tutman lazım. Kayıt tutmazsan bir daha doğru veriye ulaşamazsın. Doğru veri o andaki veri. Biz mesela işte 17 Ağustos'ta 220 kişi kurtardık. Ben Gölcük'teki ekibin başındaydım. Biz 43 kişi kurtardık Gölcük'te. İşte Değirmen Dere, Adapazarı falan böyle değişik yer Sakarya orada burada yayıldı bütün ekipler. Ondan sonra Değirmen bir araya geldik. O bütün insani yardım kampımız Değirmen Dere'deydi. Ama o aradaki her şeyin kaydını tuttuk. Kayıt tutmak Çok acayip önemli. Önemli. Çok önemli. 6 Şubat'ta bir dünya kayıtsız iş yapıldı yani. Kimse tutamadı hesabını. Sayı o yüzden belli, kaç kişi şey öldüğünü bilmiyoruz. Sayı bile belli değil. Maalesef ma maşallah hükümet daha her konuda bize yalan söylediği için TÜİK konusunda, enflasyon konusunda, <gülüyor> işte ne bileyim ekonomi konusunda, borç konusunda, kaç kişi öldü konusunda hepsinde manipülasyon yaptığı için güvenemiyorsun ki. Şimdi e, veri yoksa yani doğru bilgi yoksa doğru karar da yok. Doğru yorum da yok. Çok sevdiğim bir lafta var bak yine kimin söylediğini hatırlamıyorum ama diyor ki adam. Eğer sen de Veriye dayanmadan konuşuyorsan sadece fikri olan bir başkasısın. Hmm. Veriye doğru, dayalı konuşmak doğru, lazım. Tabii, tabii, doğru, Veri yoksa doğru, yorum şey yok. yok. Sonuç yok. Yani var da duygularına göre var. Tabii, tabii. Yani Halb doların ne olacağını yani. anlamak için gözlerimin içine bakın diye bir şey yok. Tabii. Bugün Nasıl mesela ne, yapay zekadan ha, niye çok korkuyoruz biz? Çünkü yapay zeka big data'yı yorumlayabiliyor. Evet. Veri yorumluyor. Dayanıyor. Ve hiç kimsenin Bir yorumlayamayacağı şey. kadar yani sen ben hepimizin geçmişinde hayalinde okuduğunda aklına kalacak şu, şu kadar veri var. E, yapay zeka öyle değil ki. Yapay zeka sürekli öğreniyor. Öğrendiği hiçbir şey unutmuyor. Dolayısıyla sürekli büyüye büyüye gidiyor ve sürekli daha çok veriyle hesap yapıyor. Ne kadar çok veriyle hesap yaparsan o, o kadar doğru sonuç çıkartıyorsun. çıkartıyorsun. Evet. Evet. Peki fotoğrafçılık çok da güzel fotoğraflar var. Ya ben fotoğrafçılıktan Anlatamayacağım kadar büyük zevk kaldım. Çünkü hani yaşamak bir yapmak bir değerse paylaşmak sürecin tamamlayıcısı. O yüzden paylaşman lazım. Paylaşmanın en güzel araçlarından biri anlatmak, göstermek, fotoğraf veya bir videoyla yani onu yaşadığını olduğu haliyle aktarmaya çalışmak yani görseliyle anlatmaya çalışmak, fotoğraf ve video ile ben çok, çok bir sürü belgeseller yaptım, bir sürü fotoğraf sergileri yaptım, fotoğraf kitapları yaptım. Yani paylaşmayı çok seviyorum. Yani çünkü evet. ben de başkalarından ilham alarak bu yolda kendi tarzımı belirledim ve kendi yolumu çizdim ve devam ettim. Bunu mutlaka bir çok ilham Birçok insan da benden olacaktır. ilham alıyor ve buna ve o kadar çok insan çıkıyor ki karşıma. O kadar çok çıkıyor ki anlatamam yani. Evet. Ya ben sizin sayenizde başladım buraya çok teşekkür ederim. İşte sizin o yaptıklarınız beni de motive etti. Ben de işte o yola girdim kendi resme tırmanmaya gittim falan. E anlatamayacağım kadar çok çıkıyor ve yüreğimin yağları eriyor evet, yani. Mutluluk verici Vallahi şey yüreğimin yağları eriyor yani. O zaman şimdi bizim de bir yüreğimizin yağları ya erisin evet. mi Atilla? Erisin. Ee, ama Arabayı, nasıl eyleyecek? Peki binin arabaya. Ah. Şimdi bir parça vereceğiz size. Bu yedi tane parçayı biz seçti. Aa, pardon altı parçayı biz seçtik. Yedinci parça bu parça. Bunu evet da ya, seçti. Böyle volümü açın. Camı da açın rüzgarın hisse. İki camı da açın. Sağ camı evet, şimdi, Üstü açık arabayla daha iyi gider. Şare, şare. Ve böyle <gülüyor> 100 kilometre süratle... Tatlı tatlı Şu süzülün tatlı, değil, tatlı değil mi? Tatlı tatlı Ne geliyor? Gary Moore Still Got The Blues. Gelsin o zaman rüzgarla birlikte.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 Still got the blue ...ve sevgili laflayacağız dinleyicilerim... ...şahane bir program oldu... ...dolu dolu bir program oldu... ...tabii konuk nasıl maruki olunca... ...başka bir şey de... <gülüyor> ...beklenemezdi değil mi Ahmet? Vallahi uçtuk yani biz de... Uçtuk evet yani biz de... ...maske taktım nefes alayım <gülüyor> ...biz de Everest'e Everest çıkmış Aynı kadar olduk de. yani... Evet. ...teşekkür ederim... ...şimdi... ...tabii bizim klasik format 8 soru... ...ama yine tekrar edeceğim... Konuk nasıl olunca sekiz soruya sığmak biraz zor oldu. Dolayısıyla bu soruda bizim klasik bir gençlere mesajı Ahmet'e bırakacağım. Ama ben oraya geçmeden önce bir de bu belediye başkanlığı hmm, aday... Öyle bir macera evet, da var hayatımızda. Öyle hayatımız bir macera da. var evet Biraz onu dinleyelim. Valla şöyle Beşiktaş maalesef kötü yönetiliyor ve son zamanlarda da hep dışarıdan getirilen insanlarla yönetiliyor. Yani bu yerel yönetim denilen şey mutlaka ve mutlaka yerel halktan insanlar tarafından yönetilmeli. Çünkü yerel dediğin işte sokağın, mahallen, çevren, bütün çocukluğunun, gençliğinin, ilk aşklarının, ilk kavgalarının, ilk maceranın geçtiği yer. Kendini buldun, kendini tanıdığın, hayatın anlamını yakalamaya çalıştığın, ilk heyecanlarını yaşadığın yer. Dolayısıyla oraya karşı ayrı bir yakınlık, bir duygu bir aidiyet hissediyorsun. Dolayısıyla seviyorsun ve onun daha iyi olmasını istiyorsun. Ona karşı özel bir zafiyetin var diyeyim. Doğru, hani bunu ama kötü anlamda doğru. söylemiyorum. Doğru, doğru. Yani, doğru, doğru. yani doğru. kalbin, karnın çok yumuşak ona karşı. Üzülüyorsun bir şey kötü olduğu zaman. Çünkü her şeyin orada yaşamışsın ve daha iyi olmasını istiyorsun. Hele büyük baba, baba, sen ve çocukların doğru. aynı yerde yaşıyorsun 4 yani. Doğru. 4 jenerasyondur şu evde yaşıyoruz. Ve ben Beşiktaş'a Gerçekten çok seviyorum. Çünkü ben tamamen Beşiktaş'ın sosyo-kültürel yapısıyla şekillendirildim. Yaşamım, karakterim, kişiliğim, her şeyim. Doğru. İşte doğma büyüme Şişler Kilisesi mezunuyum. Yüzme İçsas Kulübü'nde 4 yıl yüzdüm. Ortaköy. Yani tamamen bu sokaklarda, buralarda işte... İşte armutlu, rumeli, sarı, yes. bebek, bilmem ne böyle köpeklerle yürüyüşe çıkardık. Ya yani burada masla yürüdüğümüzü biliyorum köpeklerle arazide. O, o zamanlar şey tabii tabii. bir şey yok yani. O Arazi zaman Buralar dutluktu derler dutluk, diyorlar. Tabii öyle. dutluk, çamlık. Evet. Yani dolayısıyla e, yerel yönetim yerel halktan seçilen liderler eliyle yönetilmeli. Ancak onlar e, evi gibi ailesi gibi vatanı gibi yurdu gibi sahiplenir. E, dışarıdan adam getirdiğin zaman bunu iş gibi yapar. Hiçbir bağı yok buraya karşı. Hiçbir öz, özdeşliği yok. Hiçbir duygus, duygusallığı yok. Hiçbir şey yaşamamış ki burada. Yani burası onun İlkisi için. de yani. yani Erzurum'dan bir farkı yok. Ne bileyim işte Tokat'tan bir farkı yok. Ne bileyim Bakırköy'den bir farkı yok. Beyoğlu'ndan bir farkı yok. Herhangi bir ilçe işte. Seni ilgilendirmiyor. Sana bir kattığı bir şey yok. Verdiği bir şey yok. Seni yetişirmesine bir etkisi İlçisi yok. Bir, bir bağı yok yani. Yerel yönetim böyle olmaz. Yerel yönetim oranın çocuklarıyla seçilmeli. Oranın çocuklarına teslim edilmeli. Ama maalesef. Ee, işte Cumhuriyet Halk Partisi son dönemlerde Beşiktaş'a hep dışarıdan aday getiriyor. Bir gün Beşiktaş'ta yaşamamış adamı getiriyor buraya. Belediye başkanı yapıyor. Olur mu öyle saçma şey? Yani CHP 2019 yerel seçimlerinde bana pardon 2014 yerel seçimlerinde bana Kadıköy Belediye Başkanı teklif etti. Gecenin bir köründe Umut Orhan aradı. Kabul etmedim. Dedim bir dakika ya. Ben Kadıköy'ü değilim kardeşim. Ben hayatımda Kadıköy'de bir gün yaşamadım. Kadıköy'i bilmiyorum ki tanımıyorum ki sorunlarını bilmiyorum ki. Sizin kadar biliyorum. Evet gittim. Çok severim. Harikadır. Tabii, ama çarşısı, bilmem şey yani. nesi, kafesi, restoranı süperdir. Evet, okey. Ama ben Kadıköy'lü değilim kardeşim. Kadıköy, Kadıköy'lü yönetmeli. Kadıköy'e karşı aidiyet duygusu hisseden insan. Orada olan yönetmeli. Geçmişinde de orada yaşamalı. Belediye başkanlığı sürecinde de orada yaşamalı. En önemlisi, Belediye başkanlığı bittiğinde de orada yaşamaya devam, devam etmeli. Edebilmeli. Çünkü kötü bir Belediye başkanıysa otobüste, metroda, markette, pazarda, tabii, tabii. göz göze geleceksin. Sana lanet okuyacaklar. Gerçekler. Suratına söyleyecekler. Ya da ...başkan seni çok özlüyoruz... ...harikaydın diyecekler. Ama sen oraya... ...iş gibi gelip, işin bitince çıkıp gidersen... ...ne olacak o? Nasıl bir temas... ...kurulacak halkla? Olmaz. Zıfır. ya Yanlış yani. CHP'nin bu konudaki tutumu... ...yanlış. Ben de... ...artık yeter diyenlerdenim... ...bu süreçte. Çünkü... Kötü, gerçekten kötü Beşiktaş. Sürekli devasa bir imar rantı var. O devasa imar rantının peşinde herkes. Habire imar planları değişikliği yapılıyor. İşte üç katlı yere bilmem kaç kat izin veriliyor. O, o kat kat kattan çıkan e, imarın peşinde düşülüyor. Ve bu Beşiktaş'ın yerli halkını Beşiktaş'ta tutunamaz hale evet, getiriyor. Tabii. Fiyatlar artıyor. Sosyoekonomik yapı değişiyor. E, o değişince yerli halk burada tamam Beşiktaş zengin, eğitimli, pahalı da... Ya yani insanlar burada büyük babası burada oturur için oturuyor. oturuyor. Yani kendisi parasını verip satın almamış ki. Evet. Babadan dededen kalan evinde oturuyor. Evet doğru. Sen şimdi buradaki sosyoekonomik yapıyı bir anda değiştirirsen evet. yani polis okulu, 4 katlı villalar var Levent'te. E 4 katı olan yere sen 54 kata izin verirsen ha. oradaki yaratılacak rantla ve oraya gelecek yeni ekonomik dünya ile birlikte yerli halk tutunamaz ki orada. Polis yani yani. okulu bir de arkası ne oldu? ...işte o bilmem kaç kata izin evet, verdiler. Ve yapılıyor şu anda. Tabii, tabii. Ve kaç kere durduruldu, kaç kere mahkeme kararıyla evet. durduruldu... ...en sonunda Beşiktaş Beydiyesi'den onayı aldılar. Ya ben Levent okudum. Levent Etiler Lisesi'nde okuyorsunuz. Etiler Lisesi, Etiler lisesi oldu. Ha. Eskiden o zaman isimli. Levent Lisesi'ydi. Evet, Levent, <gülüyor> Levent Lisesi'nde okudum. Sonra da Etiler Lisesi oldu. Ben okuduğum zaman orada... Ak Merkez'in orası yeşil alandı. Motosiklete binerdik, skutur kiralardı. Şabın Usta Şabın vardı. Şabın kiralardı Usta, abi, skotörü. tur atardık tabii, yani. Tabii, tabii. <gülüyor> evet, evet, evet, Şabın Usta vardı. Orası da okulun futbol sahasıydı. E, ne oldu? Ak Merkezi oldu. Hayır. Tabii bu bir oradaki yaşamları törpülemeye başlayınca oradaki insanların popülasyonu da değişmeye, kültürü de değişmeye, bağları da kopmaya başlıyor. Başka bir şey olmuyor. Aynen işte. öyle. Bütün başka sorun bu. Kimliğini kaybediyoruz. Bütün sorun bu. Aynen öyle. Ben de buna itiraz ediyorum. Tabii. Bak Beşiktaş niye Beşiktaş? Bir. Kültür. Çarşı. İki. Doğa. Dört Üç. Tarih. Dört. Insan. i̇nsan. Yani burasını Beşiktaş yapan Beşiktaş'ın insanı nasıl hani İstikrar Caddesi'ne çıkılırken eskiden herkes takım, şey, elbise. takım elbisesi, <gülüyor> kıyafeti şık falan ya. kadınlar Çekizli süper şık, şapka bilmem ne falan böyle çıkarlardı. ...insan değerli olan burada... ...e sen şimdi Beşiktaş'ın 100 yıllık... ...200 yıllık halkını buradan... ...postalamaya kalkarsan... ...kim gelecek? Arap mı gelecek? Ukraynalı mı gelecek? Rus mu gelecek yani? Kim gelecek yani buraya? İngiliz mi gelecek ya? Yani o zaman burası Beşiktaş mı olacak? Türkiye'nin bir numaralı eğitimde... ...ekonomide, kültür, sanatta... ...ilçesi mi olacak o zaman? O geldiği zaman... ...o değiştiği zaman. Bu ...sen yerli halkı postaladığında... ...başka bir şey olacak bu. Ben de buna itiraz ediyorum. Bunun için zaten girdim. Aday adayı oldum önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi mevcut adayla devam etmeye karar verdi. 5 senecidir başheylilerden gezdirdik adayla devam etmeye karar verdi. Bence Beşiktaş halkına karşı yapılan bir haksızlık bu. Yani sonuçta her taş yerinde vardır kardeşim. Çok kıymetliyse kendi yerinde çalışsın o da yani. Kendi yerinde de belediye başkanı e, adayı ki, olsun. Tabii ki, doğru. Niye buraya geliyor? E, aynen. Sonra bana şey diye eleştiriyorlar. Kardeşim sen bir gün Beşiktaş'ta şey pardon, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç afiş astın mı? Bayrak diktin mi? Kardeşim ben Türk bayrağını dünya neyse zirvesine diktim. <gülüyor> yani ben Akutun kurucularından biriyim. Yani benim yaptığım hizmetler Türkiye çapını bırak, dünya çapında Tabii hizmetler. Yani. Bana CHP hizmet ettin mi etmedin mi diye hesap soramazsın. Yani yerel yönetimde adam yetiştirmişsin. Yerel yönetimde senin ilçe başkanlığında, il başkanlığında yetiştirdiğin... Yerel yönetimi yanlış söyledim, geri alıyorum onu. Senin ilçe başkanlığında, il başkanlığında yetiştirdiğin kişi siyasete yetiştiriyorsun onu. Onu milletvekili yapacaksın. Onu Ankara'ya yollayacaksın. Yerel yönetime değil. Orada yetiştirdiğin adam çok kıymetliyse orada kullan o zaman yerel yönetimde. Madem, madem öyle. Değerli bir şey milletvekili yap. Niye Beşiktaş gibi Türkiye'nin bir numara içerisine bir gün Beşiktaş'ta yaşamamış adamı dayatıyorsun? Doğru. Doğru. Bu haksızlık kardeşim. İtiraz ediyorum. Bir daha yapsınlar bir daha itiraz edeceğim. Yani beş sene sonra bir daha karşılarına dikileceğim eğer yaparlarsa tekrar. O yüzden yani ben ona itiraz için çıktım ortaya. Çok da güzel bir oy aldım aslına bakarsanız. Yani %14 bir oy Çok aldık. Şey bir oy Ki yani, Bir tane sahte aday çıkarttılar. %18 diye. Evet, bir o he, şey diyor, bir, bir, bir diyor. tane tavşan aday çıkarttılar. Ben hep 8 <gülüyor> aday zannediyorum. Son birkaç gün kadar 9 adaya çıktı. Kim abi 9. aday öyle bir şey de yok ortada. Kerem Keremoğlu diye birisi. Daha Şubat 2024 yılında Twitter hesabı açmış. Sadece 8 takipçisi var. Hiçbir paylaşım yok. 8 <gülüyor> takipçili sahte bir adayla bu şeyde de oy puslasında da maalesef Yüksek Seçim Kurulu yaptığı çok büyük bir haksızlık var Mesela seçme seçilme hakkı ve eşitlik anlamında üst tarafta parti logosu alt tarafta mühür basma yeri bütün şey böyle ince uzun bir şerit bu ama bağımsız adaylar iki tane bağımsız aday, üst üste alt alta koyuluyor üstte benim ismi altta bu Ölbür keremin ismi e bana basacak olan alta bastı yüzde iki nokta üç 2.3 alması yani mümkün değil yani onun için. Öyle birisi yok ki <gülüyor> öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok zaten. Dolayısıyla %18 bir şey ben çok burada kemiksiz aslında. aldım yani evet. kemiksiz. Bir de oy bölüyor yalanıyla maalesef birçok insanı da kandırdılar o süreçte. Yani burada daha fazla oy alabilirdik ama kazanamazmış orası kesin. Yani ben bu seçimi hiçbir şart altında kazanamazmışım. Yani çok ciddi bir oy. Peki o zaman... Şimdi biz bütün programları yaparken sevgili Nasu diyoruz ki gençlere ya size bir şeyler söyleyecek her gece. Hmm, ne güzel. Ne güzel. Değil. Vallahi o kadar çok şey şey şey şey söyledin ki zaten. <gülüyor> Daha bunun üstüne ne söyleyeceksin evet. bilemiyorum ama bir iki kelam alalım. Söyleyebilirim, şöyle söyleyebilirim. Ben aslında tam olarak gençler için 7. kitabımı onlara yazdım. Kendi evrilisini tırmanın. İşte bunu ben de alır okurum. Ben bunu size imzalarım şimdi. Ee, çünkü hepimiz... ...kendimize özgü birer bireyiz. Hepimiz farklı genetik kombinasyonlardan... ...geliyoruz. Farklı çevrelerin içine... ...doğuyoruz. Farklı deneyimlerle... ...şekilleniyoruz, gelişiyoruz ve... ...farklı kişiliklerimiz, farklı karakterlerimiz var. Hepimizin içinde... ...kendi geleceğimizle alakalı... ...farklı gerçeklikler var. Önemli olan bunu keşfetmek. Hepimizin içinde bizim onu ve onları keşfetmemizi bekleyen yetenekler var. Kuvvetli taraflar var, avantajlar var. Bir de tabii zayıf noktalar var. Küçük işte az olan taraflar var, eksiklikler ve dezavantajlar var. Önemli olan kişinin sürekli kendiyle ilgili farkındalığını ve hayatla olan bitenle ilgili farkındalığını hep üst düzeyde tutması ve kendi hayatını kısa, orta, uzun vadeli, Yaşam hedefleriyle ne şekilde yönlendirebileceğini, içinde bulunduğu mevcut şartlar çerçevesinde doğru kararlar alarak yönlendirmesi. Yani ben üniversitede işte hep bu kararlarımı aldım. Çünkü öyle bir yola girdim. İşte bu doğa sporları sayesinde kendimi çok daha yakından tanıma fırsatım oldu. Kuvvetli taraflarımı, zayıf taraflarımı, yaşamdan ne beklediğimi, nasıl anılmak istediğimi, günün sonunda ne olmak istediğimi, mezarıma ne yazılması istediğimi falan gibi böyle. Hani bütün bu konuları düşünüp ona göre bir yol haritası belirledim kendime. Ama bunu yapabilme şansım tamamen bu risk ve tehlikeli sporlar sayesinde oldu. Çünkü bunları yaparken dediğim gibi güvenlik alın dışına çıkıyorsun. Bir sürü sıkıntıyla karşılaşıyorsun. Sıkıntıları çözmeye çalışıyorsun. Daha önce hiç kullanmadığın yetenekler ortaya çıkıyor. E çıkınca da o yetenek artık seninle. Bir daha gitmiyor. Yani bir kere çıktı mı seninle? Ama hiç çıkmazsa bir daha yok. Yok ya yani hiç çıkmazsa yok. Ya o şart çık ortaya çıkarsa o yetenek ortaya çıkıyor. Yani kul sıkışmazsa Hızır yetişmez derler ya. Sıkışınca çıkıyor o yetenek içinden. Evde otururken çıkmaz, televizyonu zaplarken çıkmaz, sohbet ederken çıkmaz, bire içerken çıkmaz. Krizde çıkar, stres altında çıkar, baskı altında çıkar, acil durumda çıkar. E oralarla hiç karşılaşmazsan ne yapacağını, ne yapamayacağını asla bilemezsin. Ne kadar çok karşılaşırsan karşındaki benzer veya benzemeyen yeni durumlara karşı en azından nasıl pozisyon alabileceğini, ne kadarını yönlendirebileceğini, ne kadarını atlatabileceğini, ne kadarını göğüsleyebileceğini, ne kadarını savuşturabileceğini ...hissedebilir ve onu doğru yönlendirir... ...daha doğruya yakın karar alabilirsin... ...biraz önce dedik ya... ...veri yoksa sen de bir fikri olan bir başkasısın evet, yani. Kendi hayatında ilgili de veriye ihtiyacın var. E bu veri de kitapta okuyarak olmuyor. Anan baban söyleyince de olmuyor. Rüyanda da olmuyor. Birebir senin bu vücudunla... ...bu aklın duygularınla yaşadığınla oluyor. Çok güzel. Süper. Harika. Harika. Son Onun parçağı. için gidin... Yaşayın, deneyimleyin, deneyimleyin, yapmadığınızı yapın, denemediğiniz deneyin, yemediğinizi yiyin, içmediğinizi için, görmediğinizi görmediğiniz, görün, gitmenize girin. Yapın bunları yani. Melih söylüyor bunu. Bu arada Melih Arat'ın kitaplarından boğalındı. Evet, evet. Ertelemeyin yani. Ertelemeyin, doğru. Seyahat edin. Seyahat Bak, edin. Hiçbir şey, seyahat edin. Evet. Bak, hiçbir şey yapamıyorsanız seyahat evet. edin. Bak hiçbir şey yapamıyorsan seyahat edin. Farklı, farklı kültüre git, kültür, farklı coğrafyaya git. Farklı insanlarla ye. konuş, parklı parklı yemek parklı yemek ye. Ye. farklı yemek ye. O zaman da insanın farkındalığı çok gelişiyor. Doğru. Çok güzel. Vallahi, ağzına sağlık Teşekkür seyir, teşekkürler. Yani. teşekkürler şahane teşekkürler. bir program oldu Nasıl? ne mutlu bana abiler bu program için dinleyicilerden şikayet gelmesin uykusuz kaldık uyuyamadık çok uzun sürdü diye ama bu program başka türlü olmaz, <gülüyor> <da> <gülüyor> olmaz. Son parçayı kimden geliyor Atilla? Son parçayı evet hep yaptığımız gibi konuklu programlarda yaptığımız gibi yerli bir gruptan gelecek. Pesüs grubundan çok da bilinmeyen bir grup ama hoş bir parça. Ben denk gelince kesin bu programda çalalım dedim. <gülüyor> Eşik e, isimli parça. E, Kıvılcım konje trompette, Özgün Tuncer saksafon, Necmi Taşkıran davul... Ve Yiğit Tornacı da piyanoda e, böyle genç bir genç ekipten bir gelecek. Bir ben şey ettim Pesüs nedir diye girdim baktım. İçinde yağ yakılan toprak Kandil. Pesüs deniyor. Vay. Evet. Okey. Yeni bir şey öğrendim. Evet. güzel. Pesüs Edip Cansever'in bir şiirinin de adı aynı zamanda. Aynı anlamda mı kullanmış? Aynı anlamda aynı. kullanmış? İçinde yağ yakılan toprak kandil. Bu albüm Balkonda deniz. Deniz güzel. 2023 senesinde. Evet, o da yeni yani. bir. 2023. Taze, taze. Evet, evet. <gülüyor> Fırından çıkmış taze. Ağaçlar öyle evet evet. Peki, eşik diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sevgilin ben teşekkür nasıl. ederim çok vallahi çok çok teşekkürler. Sana ayrı teşekkür, Mineye ayrı teşekkür. Çok teşekkürler... <gülüyor> Buraya kadar zahmet ettiniz ama iyi ki ettiniz. Gerçekten çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. ederim. Program oldu. Burada çok Ağzına, güzel şeyler var. ...kayıda geçecek, geçmesini istediğimiz. <gülüyor> Yarın yani. öbürsü gün herkesin tekrar tekrar dönüp dinlemesini istediğiniz şeyler var. Teşekkür ederim Teşekkürler. Haftaya görüşmek Haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar olsun. Hoşçakalın. Keyifli bir, müzikli bir hafta olsun. Sev. Ben Atilla Yiğit'in ne yapacağız? Joy Jazz'da laflayacağız.